Ölümcül Hastalık Umutsuzluk Sorin Kinkegaard Giriş Bu hastalık hiçbir şekilde ölümcül değildir. Ve buna rağmen Lazarus öldü. Ama müritler sonrasını yanlış anlamışlardır. Dostumuz Lazarus uyumuştur. Onu uykusundan uyandırmaya gidiyorum. İsa onlara hiçbir kuşkuya meydan vermeden Lazarus öldü demiştir. O halde Lazarus ölmüştür ve bu ölümü de hiçbir şekilde ölümcül bir hastalıktan olmamıştır. Öldüğü bir gerçektir ama bununla birlikte hiçbir zaman ölümcül hasta olmamıştır. Kuşkusuz İsa burada çevresindekilere yani Lazarus'u ölülerin arasında uyandıran bu mucizeye inanabilen insanlara Tanrı'nın büyüklüğünü gösterecek bu mucizeyi düşünüyordu. Öyle ki bu hastalık yalnızca ölümcül olmayıp Tanrı'nın oğlunun bununla yüceltilmesi için Tanrı adına bu hastalığı önceden görmüştür. Ama İsa, Lazarus'u uyandırmamış olsaydı bile bu hastalığın ölümün bile ölümcül olmadığı daha az doğru olmayacaktı. İsa mezara Lazarus kalk ve çık diye bağırarak yaklaştığı andan itibaren bu hastalığın hiçbir şekilde ölümcül olmadığından eminiz. Ama bu sözcükler olmadan, dirilme ve yaşam olan O, sadece mezara yaklaşmakla bu hastalığın hiçbir şekilde ölümcül olmadığını belirtmiyor mu? Ve İsa'nın varlığı ile birlikte bu açık bir gerçek değil mi? Lazarus için sonunda tamamen ölmek üzere dirilmenin ne yararı vardır? Ona, inanan her insan için dirilme ve yaşam olan kişinin varlığı olmadan ne yarar vardır? Hayır, bu hastalığın hiçbir şekilde ölümcül olmaması Lazarus'un dirilmesinden değil, onun var olmasındandır, onun aracılığındandır. Çünkü insanların dilinde ölüm, her şeyin sonudur ve söylendiği gibi yaşam sürdüğü sürece umut vardır. Ama Hristiyan için ölüm hiçbir şekilde ne her şeyin sonudur ne de sonsuz yaşam olan tek gerçeğin içinde yitmiş basit bir öyküdür. Ve ölüm, sağlıkla ve güçle taşmış olsa da yaşamın bizim için sağladığından sonsuzca daha fazla umut içerir. Böylece Hristiyan için ölüm bile ölümcül hastalık değildir ve geçici acılar da ölümcül hastalık değildir. Acılar, hastalıklar, sefalet, sıkıntı, düşmanlıklar, ruhum ve bedenin işkenceleri, üzüntüler ve yas. Ve insanlara, en azından acı çekenlere, ne kadar ağır, ne kadar sert gelirse gelsin, ne kadar ölüm en kötüsü değil, dedirtirse dedirtsin, bir hastalık olmasa bile, hastalıklara benzeyen tüm bu yazgıda Hristiyan için ölümcül hastalık olan hiçbir şey yoktur. Hristiyanlığın, Hristiyana ölüm dahil dünyadaki her şey üzerine düşünmeyi öğrettiği yüce biçim budur. Bu, hemen hemen, sanki onun genelde mutsuzluk olarak değerlendirilen şeyin, genelde kötülüklerin en kötüsü olarak adlandırılan şeyin üstünde olmaktan gurur duyması gerektiğidir. Ama buna karşın Hristiyanlık, insanın insan olarak varlığını unuttuğu bir umutsuzluğu keşfetmiştir. Ve bu ölümcül hastalıktır. Doğal insan tüm korkunçluğu boşuna sayıp döker ve boşuna yok etmeye çalışır. Hristiyan ise bilançoya aldırmaz. Doğal insanın Hristiyan'a olan bu uzaklığı, çocuğun yetişkine olan uzaklığı gibidir. Çocuğun korktuğu bir şey, yetişkin için korkulacak bir şey değildir. Çocuk korkunç olanı bilmez, insan ise bilir ve ondan korkar. Çocukluğun eksikliği, öncelikle korkunç olanı bilmemektir ve ikinci olarak Bilgisizliği nedeniyle korkulmayacak şeyden titremektir. Aynı durum doğa insanı için de vardır. Gerçekten korkunçluğun oluşturduğu yeri bilmemektedir ki bu her şeye karşın onu ürkmekten alıkoymaz. Ama korkunç olmayan bir şeyden korkar. Aynı şekilde kutsallıkla ilişki içinde Pagan sadece gerçek Tanrı'yı bilmemekle kalmaz, aynı zamanda Tanrı olarak bir puta tapar. Hristiyan ölümcül hastalığı bilen tek kişidir. Hristiyanlıktan doğa insanının bilmediği, korkunçtan bir derece daha fazla olan korku ile birlikte olan bir cesareti alır. Kuşkusuz cesaret her zaman sahip olduğumuz bir şeydir. ve Büyük bir tehlikenin korkusu bize, daha küçük bir tehlikeyi karşılama cesareti verir. Ve tek bir tehlikenin sonsuz korkusu bizde, tüm diğer tehlikelerin yok olmasını sağlar. Ama Hristiyan korkunç dersi, ölümcül hastalık, tanımayı öğrenmiş olmaktır. Birinci kitap, umutsuzluk ölümcül bir hastalıktır. Tin'in ve ben'in hastalığı olarak ele alınan umutsuzluk böylece üç farklı görünüm sunabilir. Biri, beni olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi ki gerçek bir umutsuz değildir. Kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi ve kendisi olmak isteyen umutsuz kişi. İnsan tin'dir ama tin nedir? Tin bendir ama ben nedir? Ben kendine bağlı olan bir ilişkidir. Daha doğrusu ben, ilişki içinde bu ilişkinin içsel yönelimidir. Ben ilişki olmayıp, ilişkinin kendine dönüşüdür. İnsan, sonsuzluk ile sonlunun, geçici ile kalıcının, özgürlük ile zorunluluğun bir sentezidir. Kısaca bir sentezdir. Sentez, iki terimin ilişkisidir. Bu görüş açısında ben hala var olmamıştır. İki terim arasındaki bu ilişkide her terim bu ilişki ile sürdürdüğü bağıntı aracılığıyla var olduğundan olumsuz bir birim olan üçüncü bir terim ile olan ilişki ve iki terim ilişkiye bağlıdır. Böylece ruh söz konusu olduğunda ruh ve bedenin ilişkisi yalnızca yalın bir ilişkidir. Bunun aksine ilişki yalnızca kendine bağlıysa, bu son ilişki olumlu bir üçüncüdür ve böylece ben'e sahip oluruz. Kendine gönderme yapan bir ilişki bir ben ancak kendisi ya da bir başkası tarafından ortaya konmuş olabilir. Kendine bağlanan ilişki başkası tarafından ortaya konursa kuşkusuz bu ilişki bir üçüncüdür. Ama bu üçüncü hala bir ilişkidir, yani tüm ilişkiyi ortaya koyan şeye bağlıdır. Bu şekilde türemiş ve ortaya konmuş böyle bir ilişki insanın benidir. Bu, kendine bağlanan ve bu şekilde başkasına bağlanan bir ilişkidir. Buradan gerçek umutsuzluğun iki biçiminin var olduğu olgusu ortaya çıkar. Eğer benimiz kendi kendini ortaya koysaydı, yalnızca bir umutsuzluk biçimi var olurdu. Kendi olmayı istememek, kendi beninden kurtulmayı istemek ve bu da şu anlama gelmektedir. Kendi olmanın umutsuz istenci. Aslında bu formülün belirttiği şey, ben olan ilişki bütününe bağımlılık, daha doğrusu benin kendi gücüyle, dengeye ve erince ulaşmadaki yetersizliğidir. Ben bunu ancak kendiyle olan ilişkisi içinde ilişkinin tümünü ortaya koyan şeye bağlanarak yapabilir. Dahası umutsuzluğun bu ikinci, kendi olma istenci, umutsuz olmanın özel bir şeklini, çok az olarak gösterirken buna karşılık her umutsuzluk nihai olarak umutsuzluk şeklinin içinde çözülür ve ona bağlanır. Umutsuz olan insan zannettiği gibi umutsuzluğunun bilincindeyse, bu umutsuzluktan dışarıdan gelen bir olay gibi saçma bir şey olarak söz etmezse biraz baş dönmesinden rahatsız olup sinirlerinin oyununa kanan birinin kafasında bir ağırlığın varlığından söz etmesi gibi ağırlığın veya basıncın yalnızca içsel bir duyu olmasına rağmen bir cismin kafasına düştüğünden söz etmesi gibi bu umutsuz kişi tüm gücüyle kendi başına ve yalnızca kendi başına umutsuzluğu yok etmek isterse bu umutsuzluktan çıkamadığını ve tüm bu boş çabalarının onu yalnızca daha derin bir umutsuzluğa soktuğunu söyleyecektir. Umutsuzluğun uyumsuzluğu basit bir uyumsuzluk olmayıp, kendisine bağlı kalmakla birlikte başka bir ilişki tarafından ortaya konan bir ilişkinin uyumsuzluğudur. Böylece bu ilişkinin uyumsuzluğu kendi kendine var olurken diğer taraftan yaratıcısı ile ilişki içinde sonsuza kadar yansır. Umutsuzluk tamamen yok olduğunda benim durumunu betimleyen formül şudur. Ben kendine yönelerek, kendi olmak isteyerek, kendi saydamlığı içinde onu ortaya koyan gücün içine dalar. Gücül potansiyel umutsuzluk ve gerçek umutsuzluk. Umutsuzluk bir avantaj mıdır yoksa bir kusur mudur? Saf diyalektik içinde kalırsak her ikisidir. Belirgin bir durum düşünülmeden umutsuzluk yalnızca soyut bir fikir olarak ele alınırsa onu büyük bir avantaj olarak düşünmeliyiz. Bu acıyı çekmek zorunda olmak bizi hayvanın üstüne yerleştirir ki bu tinselliğimizin yüceliğinin veya sonsuz dikeyliğimizin işareti olan dikey yürüyüşten çok farklı bir biçimde bizi ayırt eden bir gelişmedir. O halde insanı hayvandan üstün kılan, onun acı çekmesinin gerekliliğidir. Hristiyanı doğada yaşayandan üstün kılan, onun bu acının bilincinde olmasıdır. Tıpkı bir Hristiyanın mutluluğunun umutsuzluktan arınarak iyileşme olması gibi. Böylece umutsuz olabilmek sonsuz bir avantajdır ve bununla birlikte umutsuzluk zavallılıklarımızın yalnızca en korkuncu değildir. Aynı zamanda mahvolmamızı da sağlar. Genellikle olabilirin gerçekle ilişkisi kendini başka biçimde gösterir. Çünkü... Örneğin istediğine erişmek bir avantajsa istenen şey olmak daha da büyük bir avantajdır. Yani olabilirden gerçeğe geçmek bir gelişmedir, bir yükseliştir. Buna karşılık umutsuzluk yoluyla gücülden gerçeğin içine düşülür ve burada gücülün gerçek üzerindeki sonsuz payı düşüşün derinliğini belirler. O halde umutsuz olmamak, yükselmek demektir. Ama tanımımız hala açık değildir. Buradaki olumsuzluk topal olmamak, kör olmamak gibi bir olumsuzluk değildir. Çünkü umutsuz olmamak, umutsuzluğun mutlak eksikliği anlamına geliyorsa, bu durumda gelişme umutsuzluktur. Umutsuz olmamak, umutsuz olmaya yatkınlığın yok edilmesi anlamına gelmelidir. Bir insanın gerçekten umutsuz olmaması için her an içinde bu olasılığı yok etmesi gerekir. Genelde gücülün gerçekle ilişkisi başkadır. Filozoflar gerçeğin yok edilen gücül olduğunu söylemektedirler. Bu tam doğru değildir. Çünkü gerçek doymuş bir gücüldür eyleme geçen bir gücüldür. Burada aksine gerçek, umutsuz olmamak, dolayısıyla bir olumsuzluk, güçsüz ve yok edilmiş potansiyel bir güçtür. Genelde gerçek olabiliri doğrular, burada ise reddeder. Umutsuzluk, ilişkisi kendine ait olan bir sentezin içsel uyumsuzluğudur. Ama sentez uyumsuzluk, Değildir. Sentez uyumsuzluğun yalnızca bir olasılığıdır veya onu içerir. Yoksa umutsuzluğun hiçbir izi olmazdı ve umutsuz olmak yalnızca doğamıza özgü bir insan özelliği olurdu. Yani umutsuzluk var olmazdı, insan için hastalık gibi, ölüm gibi yalnızca bir acı olurdu. O halde umutsuzluk içimizdedir. Ama sadece bir sentez olsaydık, umutsuzluğa düşemezdik. Ve bu sentez doğarken Tanrı'dan kaynağını almamış olsaydı, umutsuzluğu yaşayamazdık. O halde umutsuzluk nereden kaynaklanıyor? İçinde sentezin kendine bağlandığı ilişkiden, çünkü Tanrı insanı bu ilişkiye dönüştürürken onun ellerinden kaçıp kurtul manasına izin vermiştir. Yani bundan böyle yolunu bulma işi ilişkiye aittir. Bu ilişki düşüncedir, benidir ve burada her umutsuzluğun var olduğu sürece her zaman dayandığı sorumluluk bulunmaktadır. Umutsuzların umutsuzluğu bir felaket gibi ele alarak, kendini ve diğerlerini aldatmadaki ustalıklarına ve söylevlerine rağmen umutsuzluğun dayanağı olan sorumluluk bulunmaktadır. Baş dönmesi durumunda birçok bakımdan doğadan farklı olmasına rağmen umutsuzluğun anımsattığı gibi, umutsuzluğun zihinle olan ilişkisi, baş dönmesinin ruhla olan ilişkisiyle birçok benzerlik taşımaktadır. Daha sonra uyumsuzluk, umutsuzluk var olduğunda bundan uyumsuzluğun varlığını sürdürdüğü sonucu çıkar mı? Kesinlikle hayır. Uyumsuzluğun süresi uyumsuzluktan değil, kendine bağlanan ilişkiden kaynaklanır. Diğer bir anlatımla bir uyumsuzluğun ortaya çıktığı ve var olduğu sürece ilişkiye dönmemiz gerekir. Örneğin, birinin ihtiyatsızlık nedeniyle bir hastalık kaptığı söylenir. Daha sonra hastalık ortaya çıkar ve bundan itibaren bu kökeni gitgide daha fazla geçmişe ait bir gerçeğe dönüşür. Hastayı hastalık gerçeği olasılığı içinde her an eritme amacındaymışız gibi kınamakla bir zalim ve bir canavar oluruz. Evet, doğru, hastalığa hatası sonucu yakalanmıştır. Ama bu hata bir kez olmuştur. Hastalığın sürmesi, hastalığa bir kez yakalanmasının yalın bir sonucudur ki, hastalığın gelişimini her zaman bu tek kez olan şeye bağlayamayız. Hastalığa yakalanmıştır ama hala yakalanıyor olduğunu söyleyemeyiz. Umutsuzlukta olaylar farklıdır. Umutsuzluğun gerçek anlarının her biri olasılığına indirgenmelidir. Umutsuzluğa düşülen her an umutsuzluğa yakalanılır. Şimdi gerçek geçmiş haline gelerek durmadan yok olur. Umutsuzluğun her gerçek anında umutsuz kişi olası tüm geçmişi bir şimdi gibi taşır. Bu olgu, umutsuzluğun zihnin bir kategorisi olmasından ileri gelir ve insanın sonsuzluğuna denk düşer. Ama bu sonsuzluktan sonsuza değin kurtulamayız. Özellikle onu bir hamlede atamayız. Sonsuz olduğumuz her an ya onu fırlatmışızdır ya da fırlatıyoruzdur. Ama sonsuzluk geri gelir ve doğrusu umutsuzluğa Düştüğümüz her an umutsuzluğu yakalarız. Çünkü umutsuzluk uyumsuzluktan değil, kendine yönelen bir ilişkinin sonucudur. Ve insan bir ilişkiden ancak kendi benliğinden sıyrılabilirse kurtulabilir. Ben ve ilişki aynı şeydir. Çünkü ben, ilişkinin kendi üzerine geri dönmesidir. Umutsuzluk ölümcül hastalıktır. Ölümcül hastalık düşüncesi özel bir anlamda ele alınmalıdır. Sözcüğün tam anlamıyla çıkış yolu sonu ölüm olan bir hastalık demektir. Ve böylece ölüme yol açan bir hastalığın eş anlamlısıdır. Ama umutsuzluğu bu anlamda ele almak hiçbir şekilde söz konusu olamaz. Çünkü Hristiyan için ölüm bile yaşama bir geçiş yoludur. Böyle düşünüldüğünde hiçbir bedensel hastalık onun için ölümcül hastalık değildir. Ölüm hastalıkları sona erdirir ama kendi içinde bir son değildir. Ama ölümcül hastalık dar anlamda kendisinden sonra hiçbir şey bırakmadan ölüme varan bir hastalık demektir ve umutsuzluk budur. Ama diğer bir anlamda daha katı olarak, umutsuzluk ölümcül hastalıktır. Çünkü, daha açık bir anlatımla bu hastalıktan ölünmesinden veya bu hastalığın bedensel ölümle sona ermesinden çok, bu hastalığın işkencesi, tersine can çekişmede olduğu gibi ölümle savaşmasına rağmen kişinin gene de ölememesinden kaynaklanır. Bundan dolayı ölesiye hasta olmak, ölememektir. Ama burada yaşam umudu yok etmektir ve umutsuzluk son umudun eksikliğidir, ölümün eksikliğidir. Ölüm en büyük tehlike olduğu sürece yaşamdan bir şeyler beklenir. Ama diğer tehlikenin sonsuzluğu keşfedildiği zaman ölüm için umut beslenir ve ölüm, Umut olduğu sürece tehlike büyüdüğü zaman umutsuzluk ölememenin neden olduğu umutsuzluktur. Bu kesin tanım içinde umutsuzluk ölümcül hastalıktır, çelişkili işkencedir, benin hastalığıdır. Sonsuza değin ölmek, ölmemekle birlikte ölmek, ölümü ölmek demektir bu. Çünkü ölmek her şeyin bitmesi anlamına gelir. Ama ölümü ölmek, ölümünü yaşamak demektir ve bunu tek bir an yaşamak, onu sonsuza kadar yaşamak demektir. Bir hastalıktan ölme gibi umutsuzluktan ölünmesi için bu hastalığın vücutta yaptığının içimizde oluşması, bendeki ebediliğin ölmesi gerekir. Bu sadece bir kuruntudur. Umutsuzluktaki ölüm sürekli yaşama döner. Umutsuz olan ölemez. Düşünceleri öldürmek için bir hançerin hiçbir değerinin olmaması gibi. Ölümsüz solucan, söndürülemez ateş olan umutsuzluk hiçbir zaman kendi dayanağı olan benin sonsuzluğunu yok edemez. Ama kendinin yok edilişi olan umutsuzluk güçsüzdür ve amaçlarına ulaşamaz. Öz istenci kendini yok etmektir. Ama bu tam da yapamadığı bir şeydir. Ve hatta bu güçsüzlük, içinde umutsuzluğun benim yok edilmesine yönelik, amacını ikinci kez gerçekleştirememesidir. Aksine bu, varlığın yığılması, hatta bu yığınlığın yasasıdır. İşte bu, umutsuzluğun asidi, kangrendir. Ucu içeriye dönen bir işkence, bizi her zaman daha derin olan, güçsüz bir kendini yok etmenin içine batırır. Umutsuzu avutmaktan çok uzakta, umutsuzluğu yok etmedeki başarısızlık, aksine kinini şiddetlendiren bir işkencedir. Çünkü geçmiş, umutsuzluğu sürekli şimdi de biriktirerek, böylece ne kendinden kurtulabileceği, ne de kendini yok edebileceği için umutsuzluğa düşmektir. Umutsuzluğun birikiminin formülü budur ve benin bu hastalığının içindeki ateşin fırlaması buradan kaynaklanır. Umutsuzluğa düşen insanın bir umutsuzluk konusu vardır. Buna yalnızca bir an inanılır, daha fazla değil. Çünkü hemen gerçek umutsuzluk, umutsuzluğun gerçek yüzü ortaya çıkar. Bir şeyden dolayı umutsuzluğa düşerken aslında insan kendi umutsuzluğuna düşmektedir. Ve şimdi kendi beninden kurtulmaya çalışmaktadır. Böylece Sezar veya hiç olurum diyen tutkulu kişi Sezar olamaz. Ve bundan dolayı umutsuzluğa düşer. Ama bunun başka bir anlamı vardır. Sezar haline gelemediği için kendi olmaya katlanamaz. O halde aslında hiçbir şekilde sezar olamadığı için bu ben sezar olamamaktan dolayı umutsuzluğa düşer. Tüm neşesini, bir o denli umutsuz olan tüm neşesini başka bir biçimde oluşturabilen bu aynı ben için sezar olamamak işte bu durumda katlanılması en güç şeydir. Daha yakından bakıldığında, onun için dayanılmaz olan hiçbir şekilde Sezar olamamak değildir. Hiçbir şekilde dayanamadığı kendi beninden kurtulamamasıdır. Sezar olsaydı bunu yapabilirdi. Ama Sezar olamadığına göre umutsuz kişimiz beninden kurtulamaz. Özünde umutsuzluğu değiştirmemektir. Çünkü benliğine sahip değildir, kendi değildir. Sezar olarak kendi olamayacağı bir gerçektir. Ama kendi beninden kurtulmuş olacaktır. Sezar olamayıp beninden kurtulamadığı için umutsuzluğa düşmektedir. O halde umutsuz bir kişinin kendi benini yok etmesinin onun gördüğü bir ceza olduğunu söylemek yüzeysel bir düşünce olacaktır. Çünkü bu, umutsuzluğun, umutsuzluğunun işkencesinin tam da yapamayacağı şeydir. Çünkü umutsuzluk, boyun eğmeyen, yok edilemeyen bir şeyi, beni ateşe vermektir. O halde, bir şeyden umutsuzluğa düşmek, hala gerçek umutsuzluk değildir. Sadece başlangıçtır. Doktorların bir hastalık için söyledikleri gibi, Umutsuzluk kuluçkaya yatmaktır. Daha sonra umutsuzluk ortaya çıkar. Kendinden umutsuzluğa düşülmüştür. Ölmüş ve şıp sevde olan dostunu kaybetmekten dolayı aşkta umutsuzluğa düşmüş bir genç kıza bakınız. Bu kaybediş gerçek umutsuzluk değildir. Kendi kendinden umutsuzluğa düşmüştür. Başkasına ait hale gelseydi, en hoş şekilde kaybetmiş ve kurtulmuş olacağı bu ben, bu durumda can sıkıntısına yol açar. Çünkü başkası olmadan bir ben'e sahip olmak zorundadır. Kendisinin bir hazine olabilecek, diğer taraftan da bu da başka bir umutsuzluk anlamı taşır. Bu ben, diğeri öldüğü zaman dayanılmaz bir boşluk olacaktır veya terk edilişini anımsattığı için bir tiksinti nedeni olacaktır. O halde ona, kızım kendi kendini tüketiyorsun demeye çalışın. Onun şu yanıtı verdiğini göreceksiniz. Ah hayır, acım tam da kendimi tüketmeyi başaramadığımdan dolayı. Kendinden umutsuzluğa düşmek, umutsuzluğa kapılıp kendinden kurtulmayı istemek, işte her umutsuzluğun formülü ve ikincisi. Umutsuz olmayı, kendi olmayı istemek, daha önce belirttiğimiz gibi kendi olmanın reddedildiği umutsuzluğu, kendi olmanın istendiği umutsuzluğa dönüştürmek demektir. Umutsuzluğa düşen, umutsuzluğu içinde kendisi olmayı hissetmektir. O halde kendi kendisinden kurtulmayı istemiyor mu? Görünürde de hayır. Ama daha yakından bakıldığında her zaman aynı çelişkiye rastlanılır. Bu umutsuz kişinin olmak istediği ben, hiçbir şekilde olmadığı bendir. Ama burada umutsuzluğa düşmesine rağmen başarısızlığa uğranır ve umutsuzluğun tüm çabalarına karşın bu yaratıcı en güçlü olarak kalır. Kişiyi olmak istemediği ben olmaya zorlar. Ama bunu yaparken insan her zaman kendi yaratısının bir benliği haline gelmek için kendi beninden sahip olduğu beninden kurtulmayı ister. Olmak istediği bene kavuşmak tüm zevkleri tatmasını sağlardı. Bu durumun da başka bir anlamda aynı derecede umutsuz olmasına rağmen ama Olmak istemediği bu beni, olmak zorunda kalan bu kendi onun işkencesidir. Kendinden kurtulamamanın işkencesi. Sokrates, ruhun ölümsüzlüğünü, ruhun hastalığının, ruhu yok etmekteki güçsüzlüğüyle kanıtlıyordu. Aynı şekilde insan sonsuzluğu, umutsuzluğun beni yok etme güçsüzlüğüyle, umutsuzluğun bu acımasız çelişkisiyle kanıtlanabilir, İçimizde sonsuzluk olmadan umutsuzluğa düşemeyiz. Ama eğer umutsuzluk beni yok edebilseydi, o zaman umutsuzluk da olmazdı. Benim hastalığı olan umutsuzluk, ölümcül hastalık budur. Umutsuz kişi ölümcül bir hastadır. Başka herhangi bir hastalıktan daha fazla olarak bu hastalık varlığın en saygın özüne saldırır. Ama insan bu yüzden ölemez. Burada ölüm hastalığın son hali değildir. Bitmeyen bir sondur. Bu hastalıktan kurtulmamamızı ölüm bile sağlayamaz. Çünkü buradaki acısıyla birlikte olan hastalık ve ölüm ölememektir. Umutsuzluğun durumu budur. Ve umutsuz kişinin bundan kuşku duymaması boşunadır. Boşuna benini kaybetmeye ve ondan hiçbir iz kalmamacasına onu kaybetmeye çalışır. Bununla birlikte sonsuzluk umutsuzluğu ortaya çıkaracak ve kendi benini çivileyecektir. Böylece işkence her zaman kendinden kurtulamamanın sonucu olarak gerçekleşir. Ve insan böylece kendi beninden kurtulmamanın bir ham hayal olduğunu anlar. Ve bu kesinliğe neden şaşırmalıyız? Değil mi ki bu ben hem sahip olduğumuz hem kendisi olduğumuz varlıktır. Tanrı'nın insana bahşettiği bir ödün. Üstelik insana olan, bağlılığından ileri gelen ödündür. Çünkü bu ben varlığımız. Sonsuzluk insanın tanıdığı sonsuz, yüce bir ayrıcalıktır. Ve aynı zamanda insan üzerindeki inancıdır. Umutsuzluğun Evrenselliği Hekimlerin dedikleri gibi nasıl tam olarak sağlıklı bir insan yoksa Yakıldan bakıldığında, içinde bir tedirginliğin, bir bozukluğun, bir uyumsuzluğun, nereden kaynaklandığı bilinmeyen veya hatta bilmeye cesaret edilemeyen bir korkunun, dış bir olaydan kaynaklanan bir korkunun veya kendiliğinden olan bir korkunun bulunmadığı ve umutsuzluktan bağışık, tek bir insanın da olmadığı söylenebilir. Böylece hekimlerin bir hastalıktan söz ettikleri zaman kuluçka dönemini anmaları gibi insan ruhunda ender olarak açıklanamayan bir korkunun içsel varlığını ortaya koyduğu bir hastalıktan geçer. Ve ne olursa olsun hiç kimse umutsuzluğa düşmeden ne Hristiyanlığın dışında eğer gerçek bir Hristiyan değilse ne de bizzat Hristiyanlığın içinde yaşamamıştır ve yaşamıyordur. Çünkü tam olarak Hristiyan olunmadıkça insanın içinde her zaman bir umutsuzluk tohumu kalır. Birçok kişi için bu görüş kuşkusuz bir şelişki, bir abartı, aynı şekilde kara ve umut kırıcı bir düşünce etkisi yaratacaktır. Bununla birlikte bu etki hiçbir şeydir. Bu görüş karartmak bir yana, genelde bir alacakaranlık karanlık içinde bırakılan şeyi aydınlatmaya çalışır, yıkmak yerine yüceltir. Çünkü insanı her zaman kaderinin ona verdiği en üst gerekliliğe göre ele alır. Bir ruh olmak, nihayet havada kalan bir kapris olmayıp tamamen mantıksal bir görüştür ve bu görüş abartı içermez. Buna karşın genel umutsuzluk kavramı görünürde kalmaktadır. Umutsuzluk bir kavram olmayıp yalnızca yüzeysel bir görüş olmaktadır. Bu görüş içimizden her birinin umutsuz olup olmadığını ilk bilen kişi olduğunu ileri sürmekte ve umutsuz olduğunu söyleyen öyle olduğunu zannetmektedir. Ama umutsuz görünmemek için umutsuz olunduğuna inanılmaması yeterlidir. Bu şekilde gerçekte evrensel olan umutsuzluk seyrekleştirilmektedir. Seyrek olan umutsuz olmak değildir. Aksine seyrek olan, en çok seyrek olan gerçekten umutsuz olmamaktır. Ama umutsuzluk konusunda sıradan insanın yargısı fazla bir şey içermemektedir. Böylece çoğunluğun göremediği şey, tam da umutsuz olmamaktan çok, umutsuzluğun bilincinde olmamaktan doğan bir umutsuzluk biçiminin varlığıdır. Aslında sıradan insan, Umutsuzluğu tanımladığı zaman, sizin hasta veya iyi olduğunuza karar verdiğinde yaptığı hatayı yinelemektedir. Ama burada daha önemli bir yanlış söz konusudur. Çünkü sağlık ve hastalık durumundan çok, T'nin ne durumda olduğu konusunda neyi göz önüne alacağını çok az da bilmektedir. Genelde kendini hasta görmeyen birinin sağlıklı olduğu zannedilir. Hele iyi olduğunu kendisi söylüyorsa. Buna karşın hekimler hastalıkları başka gözle değerlendirirler. Neden? Çünkü sağlık konusunda gelişmiş kesin fikirleri vardır ve durumunuzu değerlendirmek için bu fikre dayanırlar. Hayali hastalıklar gibi hayali sağlıkların var olduğunu bilirler. Bu sebepten hastalığı ortaya çıkarmak için ilaçlar verirler. Çünkü hekimlikte her zaman durumumuz için anlattıklarımızın ancak yarısına inanan bir uygulayıcı bulunur. Ne durumda olduğumuz, neremizden acı çektiğimiz vesaire ilgili tüm kişisel duygularımıza inanılsaydı hekimin rolü yalnızca bir yanılgı olurdu. Aslında hekimin rolü yalnızca ilaç vermek değildir. Hekim öncelikle hastalığı tanımak ve böylece hasta olunduğuna zannedenin veya kendinin iyi olduğunu zannedenin gerçekte hasta olup olmadığını bilmek zorundadır. Umutsuzluk karşısında psikoloğun durumu da aynıdır. Umutsuzluğun ne olduğunu bilir ve umutsuz olduğunu veya olmadığını zanneden kişinin söyledikleriyle yetinmez. Aslında bir anlamda umutsuz olduklarını söyleyenlerin her zaman öyle olmadıklarını da unutmayalım. Umutsuzluğu taklit etmek kolaydır, hataya düşülebilir ve tinsel bir olgu olan umutsuzluk için sonuçsuz tüm ruhsal çöküntülerin ve gelip geçici çatışmaların tüm biçimleri olumsuzluk olarak görülebilir. Bununla birlikte psikolog, burada daha da umutsuzluğun biçimlerini bulmaktan geri durmaz. Kuşkusuz bunu yapmacık olduğunu çok iyi görür ama bu taklit bile hala umutsuzluktur. Tüm bu dayanaksız çöküntüler nedeniyle yanılgıya düşmez ama bunların anlamsızlığı bile hala umutsuzluktur. Aynı şekilde sıradan insan tinsel hastalık olarak umutsuzluğun genelde bir hastalık olarak şeyden farklı bir diyalektik olduğunu görmez. Diyalektiği yeterince anladığımızda hala binlerce insanı umutsuzluk kategorisinin içine aldığını görürüz. Bir dönem sağlıklı olduğunu kanıtlamış biri, daha sonra hastalanırsa, hekimin onun daha önce sağlıklı olduğunu ve şimdi hastalandığını söylemek hakkıdır. Bu umutsuzluk söz konusu olduğunda farklıdır. Ortaya çıkışı daha önce var olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı umutsuzluğa düşüldüğü zaman, Kurtulamamış biri, hiçbir zaman bir karara varmaz. Çünkü onu umutsuzluğa düşüren olay, tüm geçmiş yaşamını umutsuzluk olduğunda ortaya çıkar. Buna karşın ateşi olan biri için, geçmişinde her zaman ateşli olduğunun söylenemeyeceği açıktır. Ama umutsuzluk, T’nin sonsuzluğa bağlanan bir kategorisidir ve bu nedenle diyalektiğinin içine biraz da sonsuzluk girer. Umutsuzluğun sadece bir hastalıktan farklı bir diyalektiği yoktur. Aynı zamanda tüm belirtileri de diyalektiktir ve bu nedenle sıradan bir insanın umutsuz olmadığınızı belirleyemediği zaman hataya düşme olasılığı yüksektir. Aslında umutsuz olmamak açıkça şu anlama gelebilir. Umutsuzsunuzdur ya da umutsuzluğa kapılmış ve bundan kendinizi kurtaramamışsınızdır. Sakin ve kaygılardan kurtulmuş olmak, umutsuz olunduğu anlamına gelebilir. Hatta bu sakinlik, bu güven, umutsuzluk olabilir. Ve aynı şekilde, umutsuzluk aşıldığı zaman elde edilen huzuru gösterebilir. Umutsuzluğun yokluğu, bir hastalığın yokluğu anlamını taşımaz. Çünkü hasta olmamak, kesinlikle hasta olunduğuna gelmez. Buna karşın umutsuz olmamak, umutsuz olunduğunun işareti bile olabilir. O halde hastalığın kendisinin hastalık olduğu bir hastalıkta durum aynı değildir. Hiçbir benzerlik yoktur. Burada rahatsızlığın kendisi diyalektiktir. Rahatsızlığı hiç hissetmemek umutsuzluğun ta kendisidir. İnsanı tin olarak ele aldığımızda, bunun nedeni insanın kritik bir durum içinde olmaktan kurtulamamasıdır. Neden sağlık için değil de yalnızca hastalıklar için krizden söz ediyoruz. Çünkü bedensel sağlık durumunda doğrudanlık içinde kalınır. Yalnızca hastalıkta diyalektik var olur ve böylece krizden söz edilebilir. Ama tinselci için veya insana bu kategori içinde bakıldığı zaman, hastalık ve sağlık ikisi de kritik durumlardır ve tiğinin doğrudan bir sağlığı yoktur. Buna karşın insanda yalnızca ruhun ve bedenin yalın bir sentezini görmek için tinsel yazgıya sırtımızı döndüğümüz andan itibaren sağlık yeniden doğrudan bir kategori haline gelir ve bu ruhun veya bedenin diyalektik bir kategori durumuna gelen hastalığıdır. Ama umutsuzluk tam da insanların, tinsel yazgılarının, bilincinde onamalarıdır. Hatta onlar için en güzel ve en hayranlık verici olan şeyler, en parlak dönemindeki kadınlık, her barış, uyum ve coşku yine de umutsuzluktur. Bu aslında mutluluktur. Ama mutluluk, tinin bir kategorisi midir? Kesinlikle hayır. Ve umutsuzluk en değerli yerini sadece mutluluğun derinliklerinde bulurken, korku, umutsuzluk olan ve yalnızca gizlenmek isteyen mutluluğun en gizli derinliklerine yerleşir. Yanıltıcı güvenliğine ve barışmaya karşın her masumiyet korkudur. Ve hiçbir zaman masumiyet, korkunun nesnesi olmadığı, zamandaki gibi korkmaz bir, Korkunçluğun en kötü betimlemesi bile neredeyse dalgınlıkla söylenmiş ama yine de belirsiz bir tehlikeye göre hesaplanıp, ustaca seçilmiş bir sözcükle düşüncenin yaptığı denli masumiyeti ürkütemez. Evet, masumiyet üzerine salınacak en büyük dehşet, açıkça değinmeden durumunun ne olduğunu çok iyi bildiğini ona ima etmektir. Aslında, onun bu bilmediği doğrudur, ama hiçbir zaman düşüncenin yokluktan oluştuğu tuzaklar kadar etkili ve sağlam tuzakları olamaz ve hiçbir zaman hiçbir şey olmadığı zamanki gibi kendi olamaz. Sadece keskin bir düşünce daha doğrusu büyük bir inanç yokluğu araştırmaya, daha doğrusu sonsuzluğu yansıtmaya katlanabilir. Böylece en güzel ve en hayranlık uyandırıp, en parlak dönemindeki kadınlık, her şeye rağmen umutsuzluktur, mutluluktur. Ayrıca bu masumiyet yaşamı kat etmek için pek yeterli değildir. Yaşamın sonuna kadar elimizde yalnızca bir mutluluk varsa, pek ileri gidemeyiz. Çünkü umutsuzluk bu noktadadır. Aslında tam da sadece diyalektik olduğu için umutsuzluk, hastalıktır sefaletlerin en kötüsünün bu umutsuzluğa sahip olmamak olduğunu söyleyebiliriz. Ve ondan kurtulmak istenmediği zaman her şeyden daha zararlı olmasına rağmen umutsuzluğa yakalanmak kutsal bir şanstır. Demek ki bu durumun dışında iyileşmek bir mutluluktur, hastalık sefalettir. O halde sıradan insanın umutsuzluğu istisna olarak görmesi büyük bir hatadır. Aksine umutsuzluk kuraldır ve sıradan insanın varsaydığı gibi umutsuz olduklarını zannetmeyenlerin veya hissetmeyenlerin, umutsuz olmadıklarını ve yalnızca umutsuz olduklarını söyleyenlerin umutsuz olmaları gerektiği şöyle dursun, Aksine soytarılığa kaçmadan umutsuzluğunu açıklayan insan iyileşmeden uzak değildir ve hatta umutsuz olmadıkları zannedilenlerden ve kendilerini öyle zannedenlerden daha fazla diyalektik bakımdan bir derece daha fazla iyileşmeye yatkındırlar. Burada kuşkusuz psikolog beni doğrulayacaktır. Kural İnsanların çoğunun tinsel yazgılarının fazla bilincinde olmadan yaşadıkları şeklindedir. Umutsuzluğun ta kendisi olan tüm bu sahte tasasızlık, tüm bu sahte yaşamdan tatmin vesaire buradan kaynaklanmaktadır. Ama gelen olarak umutsuz olduklarını söyleyenlerden kimileri tinsel yazgılarının bilincinde olabilecek derinliğe sahip oldukları için umutsuzdurlar. Kimileri ise acı olayların ve çetin kararların farkına varmalarına neden olduğu için umutsuzdurlar. Bunun dışında kalan çok azdır. Çünkü gerçekten umutsuz olmayan kişilerin sayısı çok azdır. Ha, insanlığın ile ilgili söylenenleri çok iyi biliyorum. Ve buna tüm dikkatimi veriyorum. Ben de çok olaya tanık oldum. O kadar çok bozulan varlık var ki... Ama sadece yaşamın sevinçlerinin ve acılarının aldattığı varlık boşa gidiyor. Bu varlık sonsuzluk için kesin bir kazanım olarak hiçbir zaman bir tin, bir ben olma bilincine ulaşamıyor. Başka bir anlatımla ne bir tanrının varlığı ne de kendi benliğinin bu tanrı için var olduğunu hissetmeye veya saptamaya ulaşabiliyor. Ama bu bilinç sonsuzluğun bu kazanımını ancak umutsuzluğun ötesinde elde edebilir. Ve diğer sefalet Mutlulukların mutluluğu olan bir düşüncenin hayal kırıklığına uğramış varlıkları. Ne yazık ki değerli olanın dışında kalan her şeyle eğleniliyor ve yığınlar eğlendiriliyor. Bu mutluluk onlara hiçbir zaman anımsatılmadan yaşamın basamaklarında güçlerini tüketmeye yöneltiliyorlar. Yığınlar halinde itiliyorlar ve her bireyin tek başına en yüksek amaca ulaşması için yığınları dağıtmak ve her bireyi ayırt etmek yerine yığınlar aldatılıyor. Bu en yüksek amaç yaşanmaya değecek ve tüm bir sonsuz yaşamı besleyecek tek amaçtır. Tüm bu sefalet karşısında sonsuza kadar ağlayabilirim. Ama tüm hastalıkların en kötüsü olan hastalığın benim için en korkunç işareti onun gizemidir. Yalnızca bu hastalığı ondan acı çekenden saklamak, gösterilen arzular ve iyi niyetli gayretler değil, yalnızca bu hastalığın hiç kimse farkına varmadan insanın içine yerleşmesi değil, aynı zamanda bu hastalığın, insanın içine onun varlığını hiç bilmeden çok iyi bir biçimde saklanabilme hissidir. Ve kum saati. Dünyanın kum saati boşaldı ve yüzyılın tüm gürültüleri sustu. Çılgın ve kısır çabamız gitti. Yakınlarına gelince sonsuzlukta olduğu gibi erkeğin ve kadının, zenginin ve yoksulun, kölenin ve efendinin, Mutluluğunun veya mutsuzluğunun olduğu gibi her şey sessizlik içindedir. Başın ister tacın parıltısını taşısın, ister basit insanların arasında kaybolsun. İster yalnızca günlerin sıkıntılarına ve alın terlerine sahip ol. İster dünya durduğu sürece ünün yüceltilsin, ister isimsiz ve unutulmuş olarak sayısız kalabalıkların içinde kaybol. İster seni kaplayan bu görkem tüm insansal betimlemeleri açsın, ister insanlar ne olursan ol seni yargılayaların en acısı, en alçaltıcısı ile vursunlar. Sonsuzluk milyonlarca benzerlerinden her biri için olduğu gibi senin için de tek bir konuda bilgiye donanacaktır. Yaşamının umutsuz olup olmadığı ve umutsuzca bunu bilip bilmediğin veya Umutsuzluğu bir korku, gizi gibi suçlu bir aşkın meyvesi içine sokup sokmadığından veya umutsuz olarak ve diğerlerine nefret duyarak öfkeye kapılıp kapılmadığın konusunda. Ve eğer yaşamın yalnızca umutsuzluğu taşıyorsa gerisinin hiçbir önemi yoktur. İster zaferler isterse yenilgiler söz konusu olsun. Senin için her şey kaybedilmiştir. Sonsuzluk seni artık hiç içine almaz, seni hiç tanımamıştır veya daha da kötüsü seni tanırken seni kendi benine, umutsuzluğun benine çiviler. Umutsuzluğun Kişileştirmeleri Ben olan sentezin etmenleri dikkatle inceleyerek umutsuzluğun çeşitli kişileştirmelerini soyut olarak ortaya çıkarabiliriz. Ben, sonsuzun ve sonlunun bileşiminden oluşur ama sentezi bir ilişkidir ve bir ilişki, türev olsa da kendine, yani özgürlük olan şeye bağlıdır. Ben özgürlüktür ama özgürlük, olabilirin ve zorunluluğun iki kategorisinin diyalektiğidir. Umutsuzluğu özellikle bilinç kategorisi altında ele almayı ihmal etmemek gerekir. Umutsuzluk ister bilinçli, ister bilinçsiz olsun doğadan farklıdır. Kavramsal olarak bakıldığında umutsuzluk kuşkusuz bilinçlidir. Ama buradan umutsuzluğun yerleştiği ve böylece ilke olarak umutsuz diye adlandırılan bireyin umutsuz olduğunun bilincinde olduğu sonucu çıkmaz. Böylece bilinç, içsel bilinç belirleyici etkendir. Ben söz konusu olduğunda her zaman betimleyicidir. Bilinç, ben'in ölçüsünü verir. Ne kadar bilinç varsa o kadar ben vardır. Çünkü bilinç ne kadar gelişirse istenç o kadar gelişir ve ne kadar istenç varsa o kadar ben vardır. İstençsiz bir insanda ben yoktur. Ama ne kadar beni varsa aynı şekilde o kadar kendinin bilincindedir. Bilinç açısından değil de yalnızca belin, sentezinin etkenleri açısından ele alınan umutsuzluk üzerine. Sonlunun ve sonsuzun iki kategorisi içinde ele alınan umutsuzluk. Ben, kendi kendine bağlanan ve kendi olmak amacını taşıyan ki bu ancak Tanrı'ya bağlanmakla gerçekleşebilir, sonsuzun ve sonlunun bilinçli sentezidir. Ama kendi olmak somut hale gelmektir ki bu sonlu ve sonsuzda oluşamaz. Çünkü oluşum halindeki somut bir sentezdir. O halde evrim kendi beninin sonsuzlaştırılması içinde durmadan uzaklaşmak ve sonlulaştırma içinde durmadan kendine dönmektir. Buna karşın kendi haline gelmeyen ben Haberi olsun veya olmasın umutsuzluğunu sürdürür. Bununla birlikte varoluşun her anında ben oluşum halindedir. Çünkü ben güç olarak gerçekten var değildir ve yalnızca olması gerekendir. O halde kendi haline gelmeyi başaramadığı sürece ben kendi değildir. Ama kendi olmamak umutsuzluktur. Sonsuzluğun umutsuzluğu veya sonlunun eksikliği. Bu, içinde etkenlerden birinin kendi zıttı olduğu benin sentezinin diyalektiğine dayanmaktadır. Umutsuzluğun hiçbir biçiminin doğrudan tanımı verilemez. Her zaman bir biçiminin kendi zıttını yansıtması gerekir. Şairlerin umutsuzluğun kendini anlatmasını sağlarken yaptıkları gibi umutsuz kişinin umutsuzluk içinde durumunu diyalektiksiz betimleyebiliriz. Ama umutsuzluk ancak zıttı ile tanımlanır ve anlatımın sanat değerine sahip olması için renk uyumu içinde zıttının diyalektik bir yansımasını taşıması gerekir. O halde kendini önceden sonsuz zanneden veya sonsuz olmak isteyen her insansal yaşamda her an bile umutsuzluktur. Çünkü ben sınırlandırılan sonlunun ve sınırsızlaştırılan sonsuzun bir sentezidir. O halde sonsuzlukta kaybolan umutsuzluk gerçek dışıdır. Şekilsizdir. Çünkü ben umutsuzken ancak kendi kendine şeffaf olarak Tanrı'ya kadar ulaşmakla sağlığa sahip olur ve umutsuzluktan bağışık olur. Gerçek dışının öncelikle düş gücüne bağlı olduğu gerçektir. Ama düş gücü yargıya, duyguya, istence dokunur. Böylece hayali bir duyguya, bilgiye, istence sahip olunabilir. Düş gücü genelde sonsuzlaştırmanın etmenidir. Diğerlerine benzer bir yeti değildir ama diğerlerinin yön değiştirmesine neden olur. İnsanda duygu, bilgi ve istenç olarak bulunan şey, son noktada düş gücü olarak sahip olduğu şeye, yani tüm bu yetilerin düş gücü içine yansırken kesiştikleri biçime dayanır. Düşgücü sonsuzluğu yaratan düşüncedir. Aynı şekilde yaşlı fiktö bilgiyi de içine alacak şekilde tüm kategorilerin kaynağını düşgücü içine yerleştirmekle haklıdır. Benin düşünce olması düşgücü de düşüncedir. Beni üretir ve üretirken benin olabilirliğini de yaratır. Ve yoğunluğa sahip benin yoğunluğunun olabiliridir. İnsanı sonsuzluğa taşıyan düş gücüdür. Ama hayal bunu insanı kendinden uzaklaştırarak ve böylece tekrar kendine dönmekten alıkoyarak yapar. O halde duygu bir kez düşsele dönüşmüşse ben sonunda bir bireye bağlı olmadan ama bilmem hangi soyut varlığı örneğin insanlık fikrinin varlığını paylaşarak bir tür kişisiz İnsanlık dışı bir duygu haline gelecek şekilde yavaş yavaş buharlaşıp uçar. Duyularının egemenliği altına girmiş, romatizmalının içgüdüsel olarak bedeninin en küçük hava değişimini hissetmesine yol açacak kadar rüzgarların ve iklimin etkisine bağlı olması gibi düş gücüne gömülmüş insan her zaman sonsuzluğa katılır. Ama bu her zaman artık kendi olmadan gerçekleşir. Çünkü bu durumda beninden sürekli uzaklaşır. Aynı serüven hayali hale gelen bilginin de başına gelir. Burada ben'in gelişim yasası eğer gerçekten ben'in kendi haline gelmesi gerekliyse bilginin bilinçle beraber gitmesidir. Ve ben ne kadar bilirse kendini o kadar tanır. Yoksa geliştiği ölçüde bilgi, içinde inşa edilecek insanın kendi benini harcadığı ki bu biraz piramitleri yapmak için insan yaşamlarının ya da Rus korolarında olduğu gibi yalnızca tek bir nota elde etmek için nice seslerin harcanması gibidir. Ürkünç bir bilgiye döner. Yine bu serüven düş gücüne benimsendiğinde istenç içinde oluşur. Ben her zaman daha fazla uçup gider. Çünkü istenç soyut olduğu kadar somut olursa ki burada hiçbir şekilde söz konusu değildir. Amaçları ve kararları Sonsuzluğu ne kadar benimserse, istenç hemen gerçekleşebilir, en ufak çaba için olduğu gibi kendi içinde o denli kullanılabilir olur. Ve böylece sonsuzlaşarak kendine daha fazla döner kendine en uzak olduğu zamanda bugünün, bu saatin, bu anın, hala gerçekleştirilebilir çabasının bu sonsuz küçük parçasını tamamlamaya en yakın andadır. Ve istemek, bilmek veya duyumsamak olan etkinliklerden biri böylece düş gücünü benimsemişse, Sonunda tüm ben düş gücünü benimseme riskini taşır ve kendinden çok bu hayalin içine atlar veya kendini bu hayalin sürüklemesine bırakır. Bu her iki durumda da sorumludur. Bu şekilde sonsuzlaşarak veya elden daha fazla uzaklaşmaktan başka bir şeyin gelmediği, beninden her zaman yoksun soyutun içine kapanarak hayali bir varoluş sürdürülür. Bu durumda dinsel alanda ne olup bittiğine bakalım. Tanrı'ya yönelme beni sonsuzlukla donatır. Ama hayal beni tükettiğinde buradaki sonsuzlaşma insanı ancak boş bir sarhoşluğa götürür. İnsan bu durumda gerçekte kendi benine dönemediği ve kendi kendisi olamadığından bazıları Tanrı için var olma fikrini dayanılmaz bulabileceklerdir. Bu şekilde düş gücüne tutsak olmuş böyle bir mümin, onu kendi sözleriyle kişileştirmek için şöyle diyebilecektir. Bir serçenin yaşayabileceği anlaşılıyor. Çünkü Tanrı için yaşamasını bilmiyor. Ama bilginin kendisi ve hemen deliliğin ve yokluğun içinde yok olmamak nasıl mümkündür. Ama bu şekilde düş gücüne tutsak olmuş biri, yani bir umutsuz için yaşattı, çoğu zaman farkında olsa da, ve herkesin yaşamına benzer biçimde geçicilikle, aşkla, aileyle, şerefle ve beğenilerle dolu olarak kendi yolunu pekala izleyebilir. Belki de daha derin bir anlamda bu insanda benim eksik olduğunu fark etmiyoruzdur. Ben hiçbir biçimde dünyada önem verilen şeylerden biri değildir. Aslında ben az merak edilen ve daha az sahip olunduğunun görülmesine izin verilmesinin en sakıncalı olduğu şeydir. Tehlikenin en büyüğü olan ben'in kaybı aramızda hiçbir şey olmamış gibi fark edilmeden gerçekleşebilir. Ne olursa olsun bacağın veya kolun, servetin, kadının veya bilinmeyen herhangi bir başka şeyin kaybı hiçbir şey bu kadar az gürültü yapamaz. Sonludaki umutsuzluk veya sonsuzluğun eksikliği. Umutsuzluk içindeki terimlerden birinin kendi zıttı olmayı sürdürdüğü benin diyalektiğinden, sentez olgusundan ileri gelmektedir. Sonsuzluk eksikliği umutsuzca sıkmakta ve sınırlanmaktadır. Ve doğal olarak burada söz konusu olan ahlaksal darlık ve yoksulluktur. Aksine dünya yalnızca entelektüel ve estetik yoksulluktan veya her zaman daha fazla ilgilendiği önemsiz şeylerden söz eder. Çünkü düşüncesi tam da önemsiz şeylere sonsuz değer vermektir. İnsanların düşüncesi biricik gereksinmemizden kuşku duymadan her zaman küçük farklılıklarımıza takılır. Aynı şekilde bu düşüncenin benim kayboluşu olan bu dar kafalılık, bu yoksulluk hakkında hiçbir fikir yoktur. Ben, sonsuzluğun içinde uçup gittiği için değil, temelde sonlunun içine kapandığı için kaybolmuştur. Ve bir ben yerine yalnızca bir sayıdan, fazladan bir insan varlığından, sonsuz bir sıfırın yenilenmesinden başka hiçbir şey olmadığı için kaybolmuştur. İçinde umutsuzluğa düşülen bu dar kafalılık, asıl olanın eksikliğidir veya ondan sıyrılmadır. Tinsel olarak idiş edilmelidir. Temel yapımız aslında her zaman kendi haline gelmek zorunda olan bir ben olarak düzenlenmiştir. Ve ben bu haliyle kuşkusuz hiçbir zaman açısız değildir. Ama buradan bu açıları yumuşatmak değil, sertleştirmek gerektiği sonucu çıkar. Hiçbir şekilde Ben'in başkasından korku nedeniyle ne kendi olmayı reddetmesi ne de tüm benzersizliği içinde kendi olmaya cesaret etmemesi sonucu çıkmaz. Ama Ben'in kaybolmasına varacak kadar sonsuzluğun içine körlemesine dalan umutsuzluğun yanında, başkası tarafından Ben'inden yoksun bırakılmaya razı olan başka bir tür umutsuzluk da vardır. Çevresinde büyük kalabalıkların toplandığını görmekle dünyanın gidişatını kavramaya çalışırken bu kadar çok insansal işleri omuzlarına almakla bu umutsuz kişi kendini unutur, kutsal ismini unutur, artık kendine inanmaya cesaret edemez ve kendi olmayı çok güç bir olay olarak görür ve diğerlerine benzemeyi bir taklitçi, yığın içinde kaybolan bir numara olmayı daha basit ve güvenli bulur. Özet olarak, umutsuzluğun bu biçimi insanların gözünden kaçar. Bu şekilde beni kaybeden bu umutsuz kişi, dünyada başarmak, uygun olmak için belirsiz bir yeteneğe kavuşur. Burada hiçbir güçlük yok. Burada ben ve sonsuzlaşması bir engel olmaktan çıkmıştır. Kaydırak taşı gibi pürüzsüz olan insanımız her yerde tedavüldeki para gibi dolaşır. Genelde insanlar korkulacak neyin olduğunu, nedenin ne olduğunu bilmemektedirler ve yaşamı engellemek yerine kolaylaştıran ve sizi keyifle dolduran bu umutsuzluk doğal olarak umutsuzluk gibi ele alınmamaktadır. Bilgelik kurallarından başka bir şey olmayan atasözlerinin neredeyse hepsinde görüldüğü gibi insanların görüşü budur. Susarak bir kez pişman olunmasına karşın konuşulduğu için on kez pişman olunduğunu savunan özdeyiş de bu anlamdadır. Niçin? Çünkü maddesel bir olgu olan sözlerimiz bizi sıkıntılara sokabilir ki bu gerçektir. Ama susmak da pek o kadar masum değildir. Hele tehlikelerin en kötüsü olduğu zaman. Susan insan aslında kendi kendisiyle baş başa olmak zorundadır. Ve gerçek onu cezalandırarak, sözlerinin sonuçlarını üstüne yıkarak onun imdadına yetişmemektedir. Bu anlamda susmanın bir bedeli yoktur. Ama aynı zamanda korkulacak şeyin nerede olduğunu bilen kişi içsel bir yönelimle ve dışta hiçbir iz bırakmadan her kötülükten, her hatadan daha fazla korkar. İnsanların gözünde tehlike, kaybetme olasılığı nedeniyle riske girmektir. Hiç riskin olmayışı işte bu bilgelik. Ama buna rağmen bir şeymiş gibi kaybetmiş olmasına rağmen riske girerek kaybedilmeyecek şeyi kaybetmek ne korkunç kolaylıktır. Kaybedilen nedir? Kendin. Çünkü riske girersem ve aldanırsam o zaman yaşam beni kurtarmak için cezalandırır. Ama hiç riske girmezsem bana kim yardım eder? Belirgin anlamıyla hiçbir şey tehlikeye atılmadığı sürece alçakça, bu dünyanın tüm olanaklarına kavuşurum ve benimi kaybederim. Sonsuzluğun umutsuzluğu budur. Bir insan mükemmel biçimde görünse dahi insani geçici bir yaşam sürebilir. Başkalarının övgüleri ile şerefe, itibara ve dünyasal tüm amaçların ele geçirilmesine doğru yol olabilir. Çünkü yüzyılımız söylendiği gibi sadece kendi cinsinin dünyaya adanmış yeteneklerini kullanan, paraları yığan, söylendiği gibi başarıya ulaşmış insanlarından, önceden öyle olacakları görülen artistlerden, bunların isimleri belki tarihe geçecektir. Ama gerçekten kendileri miydiler? Hayır. Timsel olarak benleri, her şeyi tehlikeye atacak benleri, Tanrı karşısında mutlak olarak benleri yoktu. Ne kadar bencil olsalar da benleri yoktu. Olabilirin ve zorunluluğun ikili kategorisi açısından ele alınan umutsuzluk. Olabilir ve zorunluluk, benim oluşumunda eşit halde vardır. Eğer ben özgür değilse, aslında ben için hiçbir gelecek yoktur. Ben'in sonsuzluğa ve sonluluğa olduğu gibi eşit bir biçimde olabilire ve zorunluluğa gereksinimi vardır. Zorunluluk eksikliğinden olduğu kadar olabilirin eksikliğinden de umutsuzluğa düşer. Olabilirin umutsuzluğu veya zorunluluğun eksikliği. Daha önce görüldüğü gibi bu olgu diyalektiğe dayanmaktadır. Sonluluk sonsuzluğa sınırlar getirir. Aynı şekilde olabilirin alanındaki zorunluluğun alıkoyma rolü vardır. Sonlunun ve sonsuzun sentezi olarak ben, öncelikle ortaya konmuş, var olmuştur. Daha sonra gelişmek için imgelen perdesine kendisini yansıtır ve onda olabilirin sonsuzluğunu uyandıran şey budur. Ben zorunluluk kadar olasılık taşır. Çünkü pekala kendisidir. Ama kendisi haline gelmek zorundadır. Ben zorunluluktur. Çünkü kendisidir ve olabilirdir. Çünkü kendisi haline gelmek zorundadır. Eğer olabilir, zorunluluğu alt ederse, ve böylece ben, olabilirin içine onu zorunlulukla ilintilendiren başka bir bağlantı olmadan atılır ve kaybolursa, olabilirin umutsuzluğuna sahip olur. Böylece ben, olabilirin içinde bir soyutluk haline gelir, yer değiştirmeyi başaramadan çırpınarak tükenir. Çünkü onun gerçek yeri zorunluluktur. Aslında kendi haline gelmek olduğu yerde kalan bir devinimdir. Olmak bir başlangıçtır ama kendi olmak olduğu yerde kalan bir devinimdir. Olabilirin alanı bu şekilde benim gözünde gitgide genişler. Ben bu alanın içinde her zaman daha fazla olasılık bulur. Çünkü burada hiçbir gerçek oluşamaz. Sonunda olabilir her şeyi kapsar ama bu şekilde uçurum beni yutmuştur. En küçük olabilir gerçekleşmek için belirli bir zaman isteyecektir. Gerçek için gereken bu zaman sonunda her şey anların tozları halinde ufalanacak şekilde küçülür. Olabilirlikler gitgide daha yoğun hale gelirler ama bu olabilirlikler aslında yoğunluk yalnızca olabilirin gerçeğe dönüştüğü yerde bulunduğu için gerçek haline gelemezler. Bir an bir olabilir ortaya çıkar çıkmaz hemen diğer bir olabilirlik ortaya çıkar. Sonuç olarak tüm bu görüntüler o kadar hızlı geçer ki her şey bize mümkün görünür ve böylece benim artık yalnızca bir serap olduğu en uç ana ulaşırız. Şimdi onda eksik olan bir gerçeğin dışına çıktığı denildiği zaman günlük dilin belirttiği gibi gerçektir. Ama bu duruma dayalı yakından bakarsak Eksik olan zorunluluktur. Çünkü filozoflara rağmen gerçek olabilirlikle zorunluluğun içinde birleşmez. Gerçeğin içinde olabilirlikle birleşen zorunluluktur. Ben'in olabilirin içinde kaybolması en azından gelen anlamıyla güç eksikliğinden kaynaklanmamaktadır. Eksik olan, aslında içimizde bulunan zorunluluğa, içsel sınırlarımız olarak adlandırılabilecek şeye uyuma gücüdür. Böyle bir Ben'in bahtsızlığı bu dünyada hiçbir şeye ulaşamamaktan değil, Kendinin bilincinde olmayışından, kendi olan bu benin kesin bir belirleniş, bir zorunluluk olduğunu fark etmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yerine insan, kendi benini, olabilirin içinde gerçek dışı yansımaya bırakarak kaybolmuştur. Kendimizi daha önceden tanımadan, aynada göremeyiz. Yoksa bu, kendini görmek değil, sadece başkasını görmek olurdu. Ama olabilirlik ancak büyük bir özenle kullanmak zorunda olduğumuz olağanüstü bir aynadır. Aslında yalan söyleyebilmememiz bu aynalardan biridir. Kendine öz olabilirliği içinde bakan bir ben ancak yarı yarıya gerçektir. Çünkü bu olabilirlik içinde hala kendi olmaktan çok uzaktadır. Veya ancak yarı yarıya kendidir. Daha sonra kendi zorunluluğunun neye karar vereceği hala bilinememektedir. Olabilirlik cazip bir davet alıp hemen evet diyen çocuğun yaptığı gibi yapmaktadır. Geriye eve beyinlerinin buna izin verip vermeyeceği konusu kalıyor. Ve ebeveynler zorunluluğun işlevini görmektedirler. Olabilirlik, gerçekten tüm olabilirlikleri, böylece tüm yanılmaları ve özellikle iki yanılgıyı taşır. Biri istek-özlem biçiminde, diğeri hayali-melankoli biçiminde. Tıpkı birden ender bir kuş gören ve önce kendini ona ulaşacak noktada sanıp onu izlemekle inat eden, çok sayıda efsanenin sözünü ettiği şövalye gibi. Ama kuş, gece oluncaya kadar sürekli kaçar ve şövalye, yalnızlığı içinde artık dönüş yolunu bulamaz. İsteğin olabilirliği de böyledir. İstek, olabilirliği zorunlu hale getirmek yerine, ona dönüş yolunu kaybettirinceye kadar izler. Melankoli de, bunun zıttı aynı biçimde oluşur. Melankolik bir aşkın bir insanı, korkusunun bir olabilirin peşine düşer. Sonunda onu kendinden uzaklaştırır ve içinde yok olmaktan o kadar korktuğu bu kaygı ve aşırılık içinde bu olabilirliği yok eder. Zorunluluk içindeki umutsuzluk veya olabilirin eksikliği. Olabilirin içinde kaybolmanın çocuğun mırıldanmalarına benzediğini varsayın. Bu durumda olabilirden yoksun kalmak, dilsiz olmaktır. Zorunluluk yalnızca sessiz harfler gibi görünmektedir. Onları telaffuz etmek için olabilirlik gereklidir. Eğer olabilirlik eksik kalırsa, yazgı bir varlığın bundan mahrum olmasına yol açarsa, bu varlık umutsuzluğa düşer ve olabilirliğin eksik kaldığı her an umutsuz olur. Söylendiği gibi umut bir çağ vardır veya hala umut için bir çağ. Yaşamanın belirli bir anında umutla ve olabilirlikle dolup taşıldığı olmuştur. Ama bunlar sadece gerçeğe ulaşamayan boş sözlerdir. Çünkü her şeyi umut etmek ve bu tür umutsuzluğa düşmek hala gerçek umut değildir. Gerçek umutsuzluk da değildir. Ölçüt şudur. Tanrı için her şey mümkündür. Her zamanın ve dolayısıyla her anın gerçeği budur. Bu günlük nakarattır ve bu nakarat farkında olmadan sürdürülür. Ama bu sözcük ancak her şeyin sonuna gelmiş ve hiçbir başka insansal olabilirliğin var olmadığı insan için belirleyicidir. O halde onun için temel olan Tanrı'ya inanma istenci varsa, Tanrı için her şeyin mümkün olduğuna inanıp inanmamasıdır. Ama bu aklını yitirmek için formül değil midir? Tanrı'yı kazanmak için aklı yitirmek. İnanma eylemi budur. Bu durumda olan bir kişiyi varsayalım. Dehşet içindeki bir hayalin tüm güçleri ona titrerken bilmem hangi dayanılmaz korkuyu gösterecektir. İnsanların gözünde kaybı kesin bir olgudur. Ve ruhunun umutsuzluğu, umutsuzca, umutsuz olma hakkı için hatta diyebilirim ki tüm varlığının umutsuzluk içine yerleşmesinden alacağı doyum için savaştır. Kendisine engel olmak isteyen bir kişi karşısına çıkmadıkça umutsuzluğunu hiçbir şeye lanetlememeye değin vardırır. Şairlerin şairi Richard da bunu hayran olunacak biçimde dile getirmiştir. Beni bu işe soktuğun için lanet olsun sana kuzen ve sen de beni tatlılıkla bu umutsuzluğa sürükledin. O halde kurtuluş insansal en üst olanaksızlıktır ama tanrı için her şey mümkündür. Bu olabilirlik için bir çılgın gibi savaşan inancın savaşıdır. Aslında onsuz hiçbir kurtuluş yoktur. Bir bayılan olduğu zaman insanlar su, kolonya diye bağırırlar. Ama umutsuzluğa düşen biri için olanak, olanak diye haykırılır. Umutsuz kişi ancak olanakla kurtarılabilir. Bir olanak. Ve umutsuz kişimiz yeniden nefes alır. Yeniden yaşamaya başlar. Çünkü olanak olmadan nefes alınamaz diyebiliriz. Bazen insanların ustalığı olanağı bulmak için yeterli olur. Ama inanmak söz konusu olduğunda yalnızca bir ilaç vardır. Tanrı için her şey olanaklıdır. Savaşın budur. Çıkış yolu bir noktaya dayanmaktadır. Savaşan olasıdan yararlanmak istiyor mu? İnanmak istiyor mu ve bununla birlikte insanca konuşmak gerekirse son derece kesin olarak kaybettiği şeyi çok iyi bilmektedir. Ve inancın diyalektik devinimi budur. Genelde insan şu veya bu şeyin başına gelmeyeceğini hesap ederek umuda, olasıya vesaire tutunmakla yetinir. Gözü pek insan, riski çok çeşitli etmenlere bağlı olan bir tehlikenin içine atılır. Ve risk gerçekleşir, umutsuzluğa düşer, yenilir. İnançlı kişi, insan olarak kaybını boyun eğdiği veya cesaret ettiği şeyde görür ve duyumsar ama inanır. Bu, onu mahvolmaktan korur kurtuluş yöntemi konusunda her şeyini Tanrı'ya teslim eder ama Tanrı için her şeyin mümkün olduğuna inanmakla yetinir kendi yok oluşuna inanmak olanaksızdır İnsanı insan olarak anlamak onun yok oluşudur ve aynı zamanda olabilirliğe inanmak inanmaktır Böylece Belki korkudan kurtulmasını sağlayarak, belki de her beklentiye karşın mucizevi kutsal yardımın ortaya çıktığı dehşet aracılığıyla tanrı müminin yardımına koşar. Mucizevi çünkü bu bir insanın ancak bundan 1800 yıl önce kurtarıldığına inanmak ne büyük bir erdemli görünmedir. Mucizenin yardım etmesi her şeyden önce kurtuluş olanaksızlığı ve daha sonra bizi kurtaran bu gücün, karşısındaki dürüstlüğümüz, dolayısıyla sahip olduğumuz tutkulu zekaya dayanmaktadır. Ama genel olarak, kural olarak insanlar bunların ikisine de sahip değillerdir. Onlar bu mucizeyi keşfetmek için zekalarını bile kullanmadan yardımın olanaksızlığını haykırırlar ve daha sonra nankör insanlar gibi yalan söylerler. Mümin olabilirin sonsuzluğu ve umutsuzluğun kesin panzehirini elinde tutar. Çünkü Tanrı her an her şeyi yapabilir. Çelişkileri çözen inancın sağlığı budur. Ve bu çelişkilerden biri de kaybın insansal gerçekçiliği ve aynı zamanda bu kayba rağmen bir olabilirin varlığıdır. Sonuç olarak, sağlık çelişkili olanı çözme gücü değil midir? Söz gelimi fizikte bir hava akımı bir çelişkidir. Soğun ve sıcağın diyalektik dışı bir uyumsuzluğudur ve sağlıklı bir beden farkına varmadan bu uyumsuzluğu çözer. İnanç da aynıdır. Olabilirden yoksun olmak, her şeyin bizim için ya zorunluluk ya da bayağılık haline dönüşmesi anlamını taşımaktadır. Gerekirci, kaderci kişiler benlerini kaybeden umutsuzlardır. Çünkü onlar için yalnızca zorunluluk vardır. Bu, tüm yiyeceği altına dönüştüğü için açlıktan ölen kralınki ile aynı serüvendir. Kişilik, olabilirin ve zorunluluğun sentezidir. Süresi nefes almadı olduğu gibi, Solukların birbirinin yerini almasına bağlıdır. Gerekircinin beni nefes alamaz. Çünkü saf zorunluluk solunamaz ve beni adam akıllı boğar. Kadercinin umutsuzluğu, Tanrı'yı kaybettiği için beni kaybetmesidir. Tanrı'dan yoksun olmak, benden yoksun olmaktır. Kaderci tanrısızdır. Diğer bir anlatımla onunki zorunluluktur. Çünkü Tanrı için her şey mümkün olduğuna göre Tanrı saf olabilirliktir, zorunluluğun yokluğudur. Bundan dolayı kadercinin tapınması en fazla içe atmadır ve özü gereği suskunluktur. Sessiz boyun eğmedir, dua etme yetersizliğidir. Dua etmek nefes almaktır ve olabilirlik için akciğerlerimizdeki oksijen işlevini görür. Nasıl ki oksijen ve azot ayrı ayrı teneffüs edilemezse, dua etmenin nefesi olabilirlikten veya zorunluluktan ayrı ayrı beslenemez. Dua etmek için ya bir tanrı, bir ben ve olabilirlik ya da bir ben yüce anlamıyla olabilirlik gereklidir. Çünkü Tanrı mutlak olabilirliktir ve saf olabilirlik Tanrı'dır ve yalnızca böyle bir sarsıntının tinsel yaşamına her şeyin mümkün olduğunu anlattığı kişi yalnızca o kişi Tanrı ile temas kurmuştur. Tanrı'nın istenci olabilirlik olduğu için dua edilebilir. Bu istenç yalnızca zorunluluk olsaydı dua yapılamazdı ve konuşulabilmesi dışında insanın hayvandan farkı kalmazdı. Dar kafalılar ve bayağılıkları için durum biraz farklıdır. Bu bayağılık her şeyden önce olabilirlikten yoksundur, onlarda kafa yoktur. Buna karşın gerekircilikte ve kadercilikte bu kafa umutsuzluğa düşer ama kafa eksikliği de hala umutsuzluktur. Her türlü dinsel yönelimden yoksun, dar kafalı, içinde olabilirliğin her zaman bir barınak bulduğu olasılığın alanında kalır. Böylece dar kafalının Tanrı'yı bulma konusunda hiçbir şansı yoktur. Her zamanki gibi hayalden yoksun olan dar kafalı, ister şarap tüccarı, ister başbakan olsun, olayların gidişi üzerinde sıradan bir deneyim birikimi içinde olasılığın sınırlarını, şeylerin olağan sürecini yaşar. Bu şekilde dar kafalı ne bene ne de Tanrı'ya sahip olabilir. Çünkü bu ikisini keşfetmek için imgelemin bizi olasılığın bu üstünde besleyip yaşatması, bizi olasılıktan çekip çıkarması ve her deneyimin ölçüsünü aşan şeyi olabilir hale getirerek umut etmemizi ve Korkmamamızı veya korkmamızı ve umut etmemizi bize öğretmesi gerekir. Ama dar kafalının imgelemi kesinlikle yoktur. Hiçbir imgelemi istemez ve ondan nefret eder. O halde dar kafalı için hiçbir ilaç yoktur. Ve bazen varoluş ondaki papağanın bayağı bilgeliğini aşarak korku yardımıyla ona yardım ederse umutsuzluğa düşer. Yani böylece durumunun umutsuzluk olduğu ve Tanrı tarafından bir beni kesin, yok oluşturan kurtarmak için gereken inancın olabilirliğinin onda eksik olduğu apaçık görülür. Bununla birlikte kadercilerin ve gerekircilerin olabilirlik nedeniyle umutsuzluğa düşmek için yeterli imgelemleri ve kendilerinde imgelemin yokluğunu keşfetmek için yeterli olabilirlikleri vardır. Dar kafalıya gelince, bayağı olan ona güven verir. Her şeyi ister iyiye gitsin, ister kötüye gitsin, umutsuzluğu aynıdır. Kaderciler ve gerekirciler, yatıştırmak ve gevşetmek için, zorunluluğu ılımlaştırmak için gerekli olabilirlikten yoksundurlar. Ve onlara hafifleme olarak yardımcı olacak bu olabilirlik, dar kafalı da kafa eksikliğine karşı bir Reaktifin eksikliği gibi eksiktir. Aslında bilgeliği, olabilirliği edinmekten ve devasa esnekliği, olasılığın tuzağında veya bölüğünde aramaktan dolayı övünür. Ona ele geçirdiğini zanneder ve bizim dar kafalımız, onu olasılığın kafesinde dolaştırır, onu sırayla herkese gösterir ve onun efendisi olduğunu zanneder. Böylece kendisinin tutsak olduğundan, kuşku duymadan aptallığın köleliğini ve paryalığın en bayağısını gerçekleştirir. Ve olabilirin içinde kaybolan kişi, olabilire umutsuzluğun gözü pekliğini getirirken ve yalnızca zorunluluğa inanan kişi umutsuz olarak büzüşürken dar kafalı, aptallığı içinde zafere ulaşır. Bilinç kategorisi altında ele alınan umutsuzluk Bilinç gelişerek ilerler ve gelişimleri umutsuzluğun her zaman artan şiddetini ölçer. Bilinç ne kadar artarsa, umutsuzluk o kadar şiddetlidir. Her tarafta görülen bu olgu özellikle umutsuzluğun iki ucunda belirgindir. Şeytanın umutsuzluğu, saftin ve bu anlamda mutlak bilinç ve saydamlık olan şeytanın umutsuzluğu, tüm umutsuzlukların en şiddetlisidir. Kendisi için özür dileme, hafifletme nedeni olabilecek karanlık hiçbir şey yoktur. Umutsuzluğu da meydan okumasının tepe noktasıdır. İşte maksimum. Minimumdaki umutsuzluk, umutsuz olma kaygısı bile olmaksızın gerçekleşen bir durumdur, bir tür masumiyettir. Böylece bilinçsizliğin en yüksek noktasındaki umutsuzluk en aşağıdadır, o kadar aşağıdadır ki bu durumun umutsuzluk olarak adlandırılıp adlandırılamayacağı bile sorulmaktadır. Kendini bilmeyen umutsuzluk, veya bir bene, sonsuz bir bene sahip olunduğunun umutsuzca işi. Haklı olarak umutsuzluk gibi görünen ama bu nitelendirmeye uymayan bu durum, böylece gerçek davanın hakkını ifade eder. Gerçek, hem kendini hem de gerçek olmayanı gösterir. Ama bu dava hakkı küçümsenir. Aynı şekilde insanlar genelde en üst değer olarak gerçeğe uygunluğu, gerçek karşısındaki kişisel durumu görmezden çok uzaktadır. Tıpkı mutsuzlukların en kötüsünün hataya düşmek olduğunu söyleyen Sokrates'ten çok uzakta olmaları gibi. Onlar da çoğu zaman duyular, düşünsellikten çok daha üstündür. Hemen hemen her zaman bir mutlu göründüğü ve mutlu olmaktan övündüğü ama gerçekte mutsuz olduğunda bu kişiyi hatasından çekip çıkarmak çok zordur. Aksine bu kişi sinirlenir ve kendini ikna etmeye çalışan kişiye en büyük düşmanı, bir suikastçısı, bu şekilde davranarak mutluluğunu öldüren bir katili gibi davranır. Neden? Bunun nedeni nefis nefsinin düşkünlüğü ve tamamen bedensel olan bir ruhun tutsaklığı olmasıdır. Yaşamanın yalnızca duyuların kategorisini, hoş olan ve olmayanı bilmesinden ve tini, gerçeği boşlamasındandır. Tin olmanın yürekliliğine, dayanıklılığına, sahip olamayacak kadar nefsine düşkün olmasındandır. İnsanlar kendini beğenmişliklerine rağmen genelde tin olmanın, insanın olabileceği mutlak olmanın niteliği konusunda çok dar bir fikre sahiptirler. Ama aralarında kuşkusuz kendilerini överler ve beğenirler. Her katında, bodrumda, zeminde, birinci katta oturanları farklı sınıflarda olan bir ev tasarlayalım. Bu evi yaşamla karşılaştıralım. Bu insanların çoğunun hala bu evin bodrumunu tercih ettiklerini görmeyecek miyiz? Hepimiz tinsel amaca yönelik bir senteziz. Yapımız budur. Bodrumda oturmayı kim istemez? Nefsine düşkün olanlar mı? İnsan bodrumda yalnızca yaşamayı yeğelemez. Efendilerin kendisini bekleyen ve her zaman boş olan katı, birinci kat ona teklif edildiği zaman sinirlenecek kadar bodrum katı sever. Çünkü sonuçta tüm ev ona aittir. Evet, yanlışlığın içinde olmak Sokrates'in tersine en az sakınılan şeydir. Bu, şaşırtıcı örneklerin büyük bir ölçekte ortaya çıkardığı bir olgudur. Bir düşünür, devasa bir yapı, bir sistem, tüm varoluşu ve dünyanın tarihini kucaklayan evrensel bir sistem kurar. Ama özel yaşamımıza baktığımızda bu devasa gülünç kişinin çok şaşkın olduğunu keşfederiz. Hatta yüksek tonozlu bu büyük sarayda değil de bir yanında köpek kulübesi olan ambarda veya en fazla bir kapıcı dairesinde oturduğunu görürüz. Ve bu çelişkiyi ona göstermek için bir sözcük kullanılsın hemen kızar. Çünkü sistemini bu yanlışlık yardımıyla tamamladığına göre Yanlışlığın içinde oturmanın ona ne zararı vardır? O halde umutsuz kişinin durumunu bilmemesinin ne önemi var? Bilince daha mı az umutsuz olacak? Eğer bu umutsuzluk yanılma ise bunu bilmemek yanılgıyı artırmaktır. Bu aynı zamanda hem umutsuzluğun hem de yanlışlığın içinde olmaktır. Bu bilgisizliğin umutsuzlukla olan ilişkisi, korkuyla olan ilişkinin aynıdır. Tinsel yokluğun korkusu zihnin içi boş güvenliğinde daha iyi görülür. Ama korku aynı umutsuzluk gibi. Aslında vardır ve duyuların aldatmasından doğan büyü yok olduğu zaman, varoluş tereddüte girdiği andan itibaren örtülü olarak bekleyen umutsuzluk ortaya çıkar. Bilinçli umutsuza göre, umutsuzluğunu bilmeyen umutsuz, gerçekten ve kurtuluştan uzaklığa olumsuz bir adım daha ekler. Umutsuzluğun kendisi de bir olumsuzluktur ve umutsuzluğun bilinmemesi de başka bir olumsuzluktur. Ama gerçeğin yolu bunların hepsinden geçer. O halde burada efsanenin büyüleri sona erdirmek için söylediği şey ortaya çıkar, tüm oyunu tersten yeniden oynamak gerekir, yoksa büyü bozulmaz. Buna rağmen bu saf diyalektikte ancak bir anlamda umutsuzluğunu bilmeyen umutsuzun, umutsuzluğun içinde kalmak için inat eden bilinçli umutsuza göre gerçekten ve kurtuluştan daha uzak olduğunu gösterir. Çünkü diğer bir anlamda ahlaksal diyalektikte bilerek umutsuzluğun içinde kalan kişi kurtuluştan daha uzaktadır. Çünkü umutsuzluğu daha yoğundur. Ama bilgisizlik umutsuzluğu yok etmekten ve onu umuda çevirmekten o kadar uzaktadır ki tehlikelerin en büyüğünün biçimi bu bilgisizlik olabilir. Bilgisizlikte umutsuz kişi bir şekilde güvencededir ama kendi zararına karşı güvencededir yani umutsuzluğun pençeleri arasındadır. İnsan bu bilgisizlik içinde zihnin olma bilincinin en düşük seviyesindedir. Ama tam da bu bilinçsizlik umutsuzluktur ki bu tüm zihnin sürüp gitmesi basit bir bilgisel yaşam ve Bilginin umutsuzluk olarak katıldığı üretken bir yaşam olabilir. Verem'de olduğu gibi burada da umutsuzluk en üst noktaya çıktığı ve sağlığı size çok iyi geldiği zaman durum en kötü noktadadır. Umutsuzluğunu bilmeyen umutsuzluk dünyada en sık rastlananıdır. Evet, Dünya veya daha kesin olarak Hristiyanlığa özgü anlamıyla dünya, paganizmin ve Hristiyanlıktaki doğal insan, antik çağın paganizmi veya bugünün paganizmi, tam da bu tür umutsuzluğu, kendini bilmeyen umutsuzluğu oluşturuyorlar. Gerçekten pagan, doğal insan gibi, Sanki umutsuzluk bazılarının başına gelen bir kazaymış gibi umutsuz olmaktan veya olmamaktan söz eder ve bu iki durumu birbirinden ayırt eder. Bu onların sanki her aşk özünde kendine olan aşk değilmiş gibi aşk ile kendine olan aşkı birbirinden ayırırken yaptıkları kadar sahte bir ayrımdır. Buna rağmen bu ayrımı hiçbir zaman yapmamışlardır ve aynı zamanda bu ayrımdan kurtulamamışlardır çünkü umut Umutsuzluğun özelliği, kendinde bu umutsuzluğun var olduğunun bilinmemesidir. Bundan dolayı, umutsuzluğun varlığını değerlendirmek için, zihin eksikliğinin estetik tanıtımının ölçüt vermediğini görmek kolaydır. Zaten hiçbir şey bu kadar olağan olamaz. Çünkü estetik, zihnin neden oluşturduğunu tanımlayamayacağına göre, kendisiyle ilgili olmayan bir soruya nasıl yanıt verebilir? Aynı zamanda toplumların veya bireylerin paganizminin, şairlerin edebi coşkusu için gerçekleştirdikleri şaşırtıcı şeyleri yatsımak, hiçbir zaman estetiğin yeteri kadar takdir edilemeyeceği başarıları elde etmiş olduklarını yatsımak, aptallığın en büyüğü olacaktır. Paganın ve doğal insanın yapabildiği veya hatta en şaşmaz zevkle sanatı ve bilimi zevkin yükseltilmesi, süslenmesi ve yüceltilmesi için hizmete sokarak ve böylece kendilerini uygun tüm kaynakları kullanarak sürdürdüğü tamamen estetik zevkle dolu yaşamı reddetmek de deliliktir. O halde zihin eksikliğinin tanımı, umutsuzluğun varlığı veya yokluğu konusunda bir ölçüt veremez. Bunun için başvurulması gereken etik dinsel tanımdır. Zihin ve onun zıttı zihin eksikliği arasındaki farktır. Kendini zihin olarak tanıyamayan veya tanrı karşısında zihin olarak kendinin bilincinde olmayan her insan, böylece saydam biçimde tanrının içine dalamayan ama bulanık bir şekilde herhangi bir evrensel soyutlamaya dayanan, ve ona indirgenen veya kendi hakkında bilgisiz olarak, yetileri içinde yalnızca, iyice açıklanamayan kaynaklara dayanan enerjileri görebilen ve benliğini her içe bakışa düşman bir bilmece gibi kabul eden her insansal varlık, şaşırtıcı şeyler gerçekleştirse de, hatta evreni açıklasa bile, estet olarak yaşamdan ne kadar yoğun zevk alsa da, bu tür her varlık bu haliyle bile umutsuzdur. Bu, kilise rahiplerinin pagan erdemleri parlak kusurlar olarak değerlendirirken, sahip oldukları düşüncedir. Bununla paganın özünün umutsuzluk olduğunu ve paganın tanrı karşısında kendini tin olarak tanımadığını söylemek istemişlerdir. Bundan da örnek olarak tüm bu incelemeye bağlanan bu olguyu ele almak için paganın intiharı değerlendirmedeki ve hatta övmedeki tuhaf düşüncesizliğinin nedeni ortaya çıkmaktadır. Ti'nin en üst derecedeki günahı yaşamdan kaçma, Tanrı'ya karşı baş kaldırma olan intihar, paganlarda Ti'nin tanımladığı şekliyle beni anlama eksikliği vardır ve bundan onların intihar anlayışı doğar ve buna rağmen hırsızlığı, iffetsizliği bu kadar dürüst sertlikle kınayanlar da onlardır. Tanrı ile bağlantı ve ben olmadığı için intiharı yargılamak konusunda onlarda temel bir eksiklik kalmaktadır. Onların gözünde intihar farklı bir şeydir ve hiç kimsenin kendi özgür eylemleri için kimseye hesap vermek zorunda olmadığını düşünürler. Paganizm İntiharı reddetmek için uzun, dolambaçlı bir yol kat etmek ve intiharın başkasına karşı olan ödevleri ihlal etmek olduğunu göstermek zorunda kalmıştır. İntiharın Tanrı'ya karşı işlenen bir suç olması Pagan'ın dünyasının tamamen dışında kalan bir anlamdır. O halde, terimleri saçma bir biçimde altüst etmek olan Pagan'da intiharın umutsuzluk olduğunu söylemek mümkün değildir. Ama bu noktadaki kayıtsızlığı bile umutsuzluktur. Buna rağmen geriye bir fark kalıyor. Bu fark, eskinin paganizmi ile modern paganlarımız arasındaki nitelik farkıdır. Paganizmin tini tanımakla birlikte ona yönelmiştir. Buna karşın modern paganlar uzaklaşma ve ihanet yoluyla tinden yoksun kalmışlardır ki, bu tinin gerçek yokluğudur varlığının dolayısıyla herhangi bir sonsuzluğa ait bir bene sahip olmanın bilincindeki umutsuzluk ve bu umutsuzluğun iki biçimi birinde kendi olmayı istememek diğerinde kendi olmayı istemek üzerine. Burada bir ayrım kendini kabul ettiriyor. Bilinçli umutsuz umutsuzluğunun ne olduğunu iyi bilir mi? Umutsuzluk üzerine edindiği fikre dayanarak belki umutsuzum demekte de haklıdır ve aynı zamanda belki aslında umutsuzdur. Ama bu fikrinin doğru olduğunu kanıtlar mı? Yaşamına umutsuzluk açısından baktığımızda belki bu umutsuza şunları söyleyebiliriz. Aslında kuşkulandığından daha da fazla umutsuzsun. Umutsuzluğun daha da derinlere iniyor. Paganlar için de böyle olduğunu unutmayalım. Diğerleriyle karşılaştırıldığı zaman İçlerinden biri karşısındakini umutsuz olarak değerlendirdiğinde hatası kuşkusuz umutsuz olmak olduğunu söylemesi değildir. Yalnızca kendini tek umutsuz zannetmesidir. Onda eksik olan umutsuzluğun gerçek bir kavrama sahip olmamasıdır. O halde bilinçli umutsuz tam olarak umutsuzluğun ne olduğunu bilmek zorunda olmakla kalmayıp ayrıca açıklığın, ve umutsuzluğun birlikte ele alındığı ölçüde kendini aydınlatmak zorundadır. Kendi üzerindeki tam ışık umutsuz olma bilinci, umutsuzluğun kendisiyle bağdaşıyor mu? Durumumuzun ve benliğimizin bilgisi içindeki bu açıklık bizi umutsuzluktan kurtarmak ve bizim umutsuzluğumuzu sona erdirecek noktaya kadar bizi şaşkına çevirmek zorunda değil midir? Bu sorun burada ele alınmayacaktır kitabın daha sonraki bölümlerinde bu sorun tartışılacaktır. Ama burada bu diyalektik araştırmayı daha ileri götürmeden, bilincin yalnızca umutsuzluğun yapısı üzerinde değil, aynı zamanda bu durumun umutsuzluk olup olmadığını bilmek söz konusu olduğu zaman, kendi öz durumu üzerinde de büyük bir çeşitlilik taşıdığını belirtmekle yetinelim. Gerçek yaşam umutsuzluğun biri tam bilinçliliği, diğeri tam bilinçsizliği olan iki ucu arasındaki çelişki gibi yalnızca soyut çelişkileri ortaya çıkaramayacak denli ayrıntılarla doludur. Genelde bir sürü ayrıntıya bezenmiş olan umutsuzun durumu kendi gölgesi ardına gizlenir. Durumundan içten içe bayağı kuşku duyar, hatta umutsuzluğunu, hangi hastalık olduğunu söylemek için fazla istek duymadan bir hastalığın kuluçka döneminde olduğunun hissedildiği zamanki gibi hisseder. Başka bir gün keyifsizliği ona, kendi dışında ve değişiminin umutsuzluğunu yok edeceği dıtsar bir şeyden kaynaklanıyormuş gibi gelir veya eğlenceye ya da başka yöntemlerle, çalışmayla, zaman geçirmek için alınan görevlerle durumu üzerindeki bu gölgenin içinde kalmaya çabalar ama hala bu amacın içinde oyalandığını ve bunu karanlığın içinden çıkmamak için yaptığını görmek istemez veya ruhunu karanlığın içine sokmaya çalıştığı zaman belki de bunun içine ince hesaplar belirli bir kavrayış ve bir psikolog ustalığı getiriyordur. Ama bunu derin bir bilinçlilik olmadan ne yaptığını ne de davranış biçimi içine girdiğini umutsuzluğunu hesaba katmadan yapabilir. Çünkü her zaman karanlıkta ve bilgisizlikte bilgi ve istenç kendi diyalektik uyumlarını izlerler ve birini tanımlamak için her zaman birini veya ötekini abartma yanlışlığını yapma tehlikesi vardır. Ama daha da yukarıda görüldüğü gibi umutsuzluğun şiddeti bilinçle birlikte artar. Umutsuzluğun gerçek fikriyle birlikte ne kadar umutsuz kalınırsa, umutsuz olunmanın o kadar açık bilincine sahip olunur ve umutsuzluk da o kadar şiddetli olur. Kendini öldürmenin umutsuzluk olduğu bilinciyle, yani gerçek intihar fikriyle kendimizi öldürdüğümüz zaman, Kendini öldürmenin umutsuzluk olduğunu gerçekten bilmeden kendimizi öldürdüğümüz zamana göre daha fazla umutsuzuzdur. Aksine yanlış bir intihar fikriyle kendimizi öldürdüğümüz zaman bu daha az şiddetli bir umutsuzluktur. Diğer taraftan kendimizi öldürürken kendimiz üzerindeki aydınlığa ne kadar çok kavuşmuşsak benim bilinci, Huzursuz ve karanlık bir ruh durumu ile kendini öldüren bir başkasına oranla sahip olduğumuz umutsuzluk o kadar fazla şiddetlidir. Birazdan bilinçli umutsuzluğun iki biçiminin anlatımında sadece umutsuzluğun bilgisinin gelişmesi değil, aynı zamanda umutsuz kişideki durumunun bilinci ve kesinlikle aynı anlama gelen ben'in bilincinin gelişmesini öğreneceğiz. Ama umutsuz olmanın zıttı inanmaktır. O halde umutsuzluğun bertaraf edildiği bir durumun formülü olarak anlatılan şey, aynı zamanda inancın formülü haline gelmektedir. Ben kendine dönerken, kendi olmak isterken, kendi saydamlığı arasından onu ortaya koyan gücün içine dalmaktadır. Kendi olunmanın istenmediği umutsuzluk veya zayıflığın umutsuzluğu üzerine. Zayıflığın umutsuzluğu diye adlandırma, umutsuzluğun iki biçimi üzerinde bir görüşe yol açmaktadır. Kendi olunmanın istendiği umutsuzluk, bunların zıtlıkları sadece görecelidir. Bir meydan okuma içermeyen umutsuzluk yoktur. İstenmediği ifadesi bile meydan okumayı içermektedir. Ve diğer taraftan, umutsuzluğun en uç meydan okumasında bile güçsüzlük vardır. O halde, bu iki tur umutsuzluk arasındaki farkın görüleceği açıkça görülmektedir. Türlerden birinin dişil, diğerinin eril olduğunu söyleyebiliriz. Gerçeğin içindeki psikolojik bir gezinti, çoğu zaman mantığın bulduğu ve dolayısıyla zorunlu olarak doğrulanması gereken ve gerçekte doğrulanan şeyin gözlemlenmesini sağlayacaktır. Ve sınıflandırmamızın umutsuzluğun tüm gerçeğini kucakladığı saptanacaktır. Aslında çocuk için umutsuzluktan değil sadece kızgınlıktan söz edilir. Çünkü kuşkusuz onda sonsuzluk ancak gücül olarak vardır. Ve sonsuzluğa sahip olması gereken yetişkinden talep etme hakkımız olan şeyi çocuktan talep edemeyiz. Bununla birlikte kadında erkeksel umutsuzluk biçimlerinin bulunamayacağı ve buna karşılık erkekte kadınsal umutsuzluk biçimlerinin bulunamayacağı fikri bana uzaktır. Ama buradaki olgu istisnadır. Tabii ki ideal biçimine çok az rastlanıyor ve erkeksel umutsuzluk ile kadınsal umutsuzluk arasındaki bu farkın tam olarak doğru olması ancak fikirsel boyuttadır. Kadında Erkeğe nazaran çoğu zaman çok daha ince bir duyarlılık olmasına rağmen ne benim bu öznel derinliği, ne de mutlak olarak egemen bir düşünsellik vardır. Buna rağmen varlığı bağlanmadır, kendini bırakmadır, yoksa kadın olamazdı. Tuhaf olan, kadının dışında hiç kimsenin ne böyle bir erdemli geçinmesi, ne de böyle neredeyse canavarlık dolu surat asması vardır. Ve buna rağmen varlığı bağlanmadır ve temelde tüm bu çekinceler yalnızca bağlanmayı ifade ederler. Aslında varlığının bu dişisel bırakışı nedeniyledir ki doğa, kadını, inceliği, erkeğe ait en derin düşünceyi aşan ve onu bir hiç seviyesine getiren bir içgüdüyle donatmıştır. Bir kadının bu duygulanımı ve eski Yunanlıların söylediği gibi, tanrıların bu armağanı, bu görkem rastlantıya bırakılamayacak denli büyük bir hazinedir. Ama hiçbir bilinçli insan zekası bu hazineyi kullanacak bilince sahip değildir. Bu nedenle doğa, bu içgüdüye özen göstermiştir. Körlüğü içgüdüsel olarak en keskin görüşlü zekadan daha parlaktır. İçgüdüsel olarak beğenisini nereye çevireceğim, kendini nerede bırakacağım görür. Bağlanmak tüm varlığı olduğu için doğa onun savunmasını üstlenir. Buradan kadınsallığın ancak bir başkalaşımdan doğduğu sonucu ortaya çıkar. Bu başkalaşım, sınırsız erdemin kadınsı kendine bırakmaya dönüşmesiyle gerçekleşir. Ama bu temel kendini bırakış, umutsuzluğun içinde yeniden ortaya çıkar ve hatta onun biçimi olur. Kendim bırakışta benini yitirmiştir ve yalnızca bu şekilde mutluluğu bulabilir. Benini yeniden bulabilir. Mutlu bir kadın bağlanmadan yani benini herhangi birine bırakmadan hiçbir dişiselliğe sahip olamaz. Erkek de kendini bırakır ve bunu yapmamak onda bir eksiklik oluşturur. Ama beni kendini bırakma değildir ve kendini bulmak için Kadının yaptığı gibi artık bene gereksinimi yoktur, çünkü zaten bene sahiptir. Erkek kendini bırakır ama beni kendini bırakışın yalın bir biçimi olarak kalır. Buna karşın gerçek bir dişiye sahip olan kadın kendini bıraktığı nesnenin içine atar. Bu nesneyi kaybederken benini kaybeder ve işte kendi olunmanın istenmediği bu umutsuzluk biçimi içinde kalır. Erkek kendini bu şekilde bırakmaz. Ama diğer umutsuzluk biçimi erkeğin izini taşır. Buradaki umutsuz kişi kendi olmak ister. Bunlar erkeğin umutsuzluğu ile kadının umutsuzluğu arasındaki ilişkiyi belirlemek için yeterlidir. Bununla birlikte burada ne Tanrı'ya kendini bırakışın, ne de müminin Tanrı ile olan ilişkisinin söz konusu olmadığını anımsayalım. Bu konu ikinci kısımda ele alınacaktır. Erkek ile kadın arasındaki farkın yok olduğu, tanrı ile olan ilişkisi içinde kendini bırakışın ben olduğu ve beni ancak kendini bırakılışla ulaşıldığı doğrudur. Çoğu zaman kadının tanrı ile olan ilişkisi ancak erkek aracılığıyla olsa bile bu, hem erkek hem de kadın için geçerlidir. Geçicinin veya geçici bir şeyin umutsuzluğu Burada saf doğrudanlık veya sadece nicel bir düşünce ile birlikte olan doğrudanlık karşısındayız. Burada ne benim, umutsuz olan şeyin, ne de içinde bulunulan durumun umutsuz doğasının sonsuz bilinci vardır. Burada umutsuz olmak yalnızca acı çekmektir. Edilgen olarak dıştan gelen bir baskıya boyun eğilir, umutsuzluk hiçbir şekilde bir eylem gibi içeriden gelmez. Özet olarak bu, çocuklar askercilik oynadıkları veya doğanın insanın dilinde ben, umutsuzluk gibi sözcükler kullanıldığı zamanki gibi bir sözcük oyunudur. Doğa insanı ve onun benini tinselin görüş açısından tanımlamak gerekirse, o yalnızca fazladan bir şeydir. Geçicinin devasağlığı içinde bir ayrıntıdır maddi dünyanın kalan kısmının bütünleyici bir parçasıdır ve bu insan içinde ancak sonsuzluğun yalancı bir benzerini taşır bu şekilde ben geri kalanın bütünleyicisi olarak boşuna umut eder ister zevk alır her zaman edilgendir bu ben istese de tıpkı çocuk ben dediği zamanki gibi çevrenin verdiği bir kararın sonucudur ne hoşun ve hoş olmayanın diyalektiğinden başka bir diyalektik ne de mutluluk, mutsuzluk, yazgı kavramlarından başka bir kavram vardır. İşte böylece bu düşüncesiz bende onu umutsuzluğa düşüren bir şeyler ortaya çıkar. Başka bir yoldan bulun olması olanaksızdır. Çünkü ben'in kendi üzerinde hiçbir düşüncesi yoktur. Umutsuzluğunun dışarıdan gelmesi gerekir ki bu umutsuzluk yalnızca edilgenliktir. Bu doğal insanın yaşamını dolduran şey veya kendinde ufak bir düşünce kırıntısı varsa, her şeyden önce tutunduğu bir yaşam parçasını, talihin bir darbesi onun elinden alır ve onun dilini konuşursak yeniden umutsuzluğa düşer. Yani böyle bir darbe daha sonra eline geçiremeyeceği içindeki doğurdanlığı yok eder. Umutsuzluğa düşer. Bu, uslanmamanın içinde çok normal, yaşamda oldukça ender olmakla birlikte doğrudanlığın bu umutsuzluğu, düşüncesiz insanın mutluluğunun aşırılığı diye adlandırdığı şeyden kaynaklanır. Bu şekliyle doğrudanlık aslında büyük bir kırılganlıktır ve düşünceyi sarsan her aşırılık onu umutsuzluğa götürür. O halde umutsuzluğa düşer veya daha çok tuhaf bir aldatmaca ile kendi hakkında tam olarak aldanmış olarak umutsuzluğa düştüğünü söyler. Ama umutsuzluk sonsuzluğu kaybetmektir ve kayıp hakkında tek kelime etmez. Hatta hayal bile etmez. Geçici olanı kaybetme kendi içinde umutsuzluk değildir. Buna rağmen sözünü ettiği ve umutsuz olma diye adlandırdığı şey budur. Bir anlamda önermeleri doğrudur ama onun anlattığı şekilde değildir. Ters yölde sunulduklarından onları tersinden anlamalıyız. Umutsuzluğa düştüğünü söylerken umutsuzluk olmayan bir şeyi belirtmektedir ve aslında bu sırada umutsuzluk onun haberi olmadan arkasında oluşmaktadır. Bu, tıpkı arkasını belediye sarayına çeviren ve buna rağmen karşısında belediye sarayını gösteren kişinin içinde bulunduğu durum gibidir. Adamcağız doğru söylüyor, belediye sarayı tam karşısında ama arkasını dönerse. Umutsuz olduğunu söylemek de haksız olmamasına rağmen aslında umutsuz değildir. Ama kendini umutsuz olarak değerlendirir. Kendine bir ölüye bakar gibi, kendinin gölgesi gibi bakar. Buna rağmen umutsuz değildir. Hatta bu kadavranın içinde hayat olduğunu bile söyleyebiliriz. Eğer birden her şey değişirse, tüm bu dış dünya ve tüm isteği gerçekleşirse, o kişinin canlandırdığını ve doğanın yeniden duruma egemen olduğunu görürüz. Adamımız yeniden koşmaya başlar, canlanır. Ama doğallık, savaşmak için başka bir yöntem tanımaz. Yalnızca bir şey bilir. Umutsuz olmak ve bilincini yitirmek. Ve bununla birlikte bilmediği tek şey varsa umutsuzluğun ne olduğudur. Doğallık umutsuzluğa düşer ve kendinden geçer. Daha sonra bir ölü gibi kımıltısız kalır. Ölü taklidi yapmanın ustalığıdır bu. Çünkü hareketsizlikten ve ölü taklidi yapmaktan başka silahı ve savunması olmayan bazı hayvanlara benzer. Beklerken zaman geçer. Dışarıdan gelen yardımla umutsuz kişi yaşama yeniden kavuşur. Dün olmadığı bir ben haline gelmeden bıraktığı noktadan yeniden başlar ve katıksız bir doğallığın içinde yaşamını sürdürür. Ama dışarının yardımı olmazsa gerçek başka bir biçimde oluşmaya başlar. Bununla birlikte kadavraya biraz hayat gelir ama artık hiçbir zaman kendisi olmayacaktır denir. Artık yaşamı almasa da eline birkaç kırıntı geçirmiştir. Başkalarına ve bunların yaşamak için edindikleri biçimlere öykülenir. Ve işte onlar gibi yaşamaya başlar. Ve Hristiyanlığın içinde de bu doğal kişi bir Hristiyandır. Her pazar kiliseye gider, papazı dinler ve onu anlar. Çünkü bunlar iki ortaktır ve biri öldüğü zaman diğeri birkaç kuruş karşılığında onu sonsuzluğun içine sokar. Ama bir ben olmaya gelince ne önce ne de sonra hiçbir zaman bir ben olamaz. Doğrudanlığın umutsuzluğu budur. Hiçbir şekilde kendi olmayı istememek veya daha da kötüsü bir ben olmayı hiç istememek veya her şeyin en aşağı biçimi. Başka biri olmayı arzulamak, yeni bir bene sahip olmayı ummak. Aslında doğallık hiçbir bene sahip değildir ve kendini tanımadan kendini nasıl bulacaktır? Serüveni çoğu zamanda maskaralığa dönmektir. Doğal insan umutsuzluğa düşerken olmadığı beni ummak veya en azından bu ben olduğunu hayal etmek için bile yeterli bir bene sahip değildir. Bu durumda başka biri olmayı umarak kendisine başka bir şekilde yardımcı olmaktadır. Bundan emin olmak için doğal insanlara bakalım. Umutsuzluk sırasında akıllarına gelen ilk istek bir başkası olmak veya bir başkası haline gelmektir. Her şeye rağmen umutsuzluğu bile insanların gözünde çok önemsiz olan bu tür bir umutsuz kişiye nasıl gülünmez? Genelde böyle bir insan sınır tanımayan bir komikliktedir. Bir beni ve bu benin kendisinden başka biri haline gelme yöntemleri üzerine düşünmeye koyulduğunu tasarlayalım. Ve tek isteği tüm başkalaşımların en çılgını olan bu tür bir umutsuz, onun için değişimin giysi değiştirmek kadar kolay olduğu bu yanılsamanın aşığıdır. Çünkü doğal insan kendini tanımaz sözcüğü sözcüğüne, kendini ancak giysi olarak tanır, ancak dışsal yaşam olarak bir beni vardır ve buradan onun sonsuz komikliği ortaya çıkar. Bu kadar gülünç bir aşağılama az bulunur. Çünkü ben ile dışındakiler arasındaki fark sonsuzdur. Tüm bu yaşam doğal insan için değiştiğine ve umutsuzluğun içine düştüğüne göre bir adım daha atar. Aklına şu düşünce gelir ve ona güler. Sahi, eğer bir başkası olsaydım, eğer kendime yeni bir ben sunsaydım, evet bir başkası olsaydı ama sonra kendisini tanıyabilecek miydi? Başkentte çıplak ayakla gelen bir köylünün burada çok para kazandığı anlatılır. Bu köylü kazandığı paralarla çorap ve ayakkabı alabildiği gibi geriye sarhoş olabilmeye yetecek kadar parası kalır. Böylece sarhoş olan köylü köyüne geri dönmek ister. Ama yolun ortasına düşer ve sızar. Yoldan bir araba geçmektedir ve arabacı köylüye ayaklarının ezilmesini istemiyorsa ayağa kalkmasının gerektiğini bağırarak söyler. Böylece uyanan sarhoşumuz ayaklarına bakar. Yeni çoraplar ve ayakkabı nedeniyle onları tanıyamaz ve bağırır. Üstünden geç, onlar benim ayaklarım değil. Umutsuzluğa düşen doğal insan da aynısını yapar. Umutsuzluğu komikliğin dışında tasarımlayamaz. Çünkü onun argosuyla benden ve umutsuzluktan söz etmek doğrusu ustalık olur. Doğrudanlığın kendi üzerine bir düşünceyle birleşmiş olarak varsayılması durumunda umutsuzluk biraz değişir. Bu durumda kendi benin hakkında biraz daha bilinçli olan insan umutsuzluğun ve kendi durumunun umutsuz doğasının biraz daha fazla bilincinde olur. Umutsuz olduğundan söz ettiğinde bu artık saçma değildir. Ama güçsüzlüğün, umutsuzluğunun temelinde her zaman edilgen bir durum vardır ve biçimi, umutsuzluğun kendi olmak istemediği biçimidir. Saf doğrudanlığa göre buradaki gelişme şudur umutsuzluk bir şoktan bir olaydan dışarıya çıkmasa da kendi üzerindeki bu düşünceye başlı olabilir ve artık dışsal nedenlere basit edilgen bir boyun eğme değildir ama bir ölçüde kişisel bir çaba bir eylemdir. Burada belli bir derecede içsel düşünce dolayısıyla ben üzerine dönüş vardır. Ve bu düşünüşün başlangıcı içinde benim dışsal dünyanın kalan kısmıyla olan derin farkını gördüğü bu seçme eylemini başlatır. Bu başlangıç aynı zamanda bu seçimin ben üzerindeki etkisiyle başlar. Ama bu onu fazla uzağa götüremez. Bu ben içindeki düşünce dağarcığı ile tüm sorumluluğu yüklenirse, derin yapısı ve sorumluluğu içinde bazı tehlikelerle karşılaşma riskini taşır. Çünkü hiçbir insanın bedeni mükemmel olmadığı gibi hiçbir ben de mükemmel değildir. Ne biçimde olursa olsun bu zorluk dehşete düşmekten korur. Veya bazı olaylar benle doğrudanlık arasında düşüncenin yapamayacağı kadar derin bir kopuşu sağlar ya da düşsel ortaya çıkmaları durumunda aynı şekilde doğrudanlık ile bağları koparacak bir olasılığı keşfeder. Böylece ben umutsuzluğa düşer. Umutsuzluğu zayıflığın umutsuzluğudur. Ben'in kendini gerçekleştirdiği umutsuzluğun zıttı olan ben'in edilgen acısıdır. Ama kendi üzerindeki ufak düşünce dağarcığı sayesinde burada hala katıksız doğallıktan farklı olarak ben'ini savunmayı dener. Beni kendi haline bırakmanın ne büyük bir alt üst etme olduğunu anlar, doğrudanlığın insanı gibi bunu bir beyin kanaması haline getirmez. Düşüncesi ona çok şey kaybettirebileceğini, ama buna rağmen benin kaybedilmeyebileceğini anlaması konusunda yardımcı olur. Ödünler verir ve buna gücü vardır. Çünkü bir noktaya kadar benini dışarıdan ayırmıştır ve beni içinde sonsuz bir parçanın olması gerektiği konusunda belli belirsiz bir fikri vardır ama boşuna savaşır. Karşılaşılan güçlük tüm doğrudanlıkla tam bir kopmayı gerekli kılmaktadır ve bunun içinde yeteri kadar törel düşünceye sahip değildir. Onu tüm dışsallıktan çıkarabilecek sonsuz bir soyutlama ile kazanılacak bir ben bilincine doğrudanlığı üzerine geçirmiş bir benin zıttı ve sonsuz bir benin ilk biçimi ve içinde benin sınırsız yükümlülükleri ve yararları ile gerçek benini üstlendiği bu sonsuz sürecin motoru olan çıplak ve soyut bir benin bilincine hiçbir şekilde sahip değildir. O halde umutsuzluğa düşer ve umutsuzluğu kendi olmayı istemektir. Bunun nedeni Başka biri olmanın gülünçlüğünü kafasına koyması değildir. Beni ile bağlantısını koparmaz. Buradaki ilişkileri herhangi bir kişinin içerideki duman ve başka bir nedenden dolayı ona itici gelebilecek meskeni için sahip olabileceği duyguları anımsatmaktadır. Komiklik, ben ile olan ilişkinin hiçbir zaman bir insanın oturduğu yer ile olan ilişkisi kadar Gevşek olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu insan evini terk eder ama onu tamamen bırakmadan, yeni bir yer tutmadan, eskisine kendi eviymiş gibi bakmayı sürdürerek, sakıncalı durumun geçeceğini tahmin ederek terk eder. Aynı durum umutsuzluğa düşen insan için de geçerlidir. Zorluk sürdüğü sürece sözcüğün tam anlamıyla kendine dönmeye cesaret edemez, kendi olmayı istemez. Ama kuşkusu geçtikten ve belki de değişecek olan bu durumdan sonra bu karanlık olasılık da unutulacaktır. Böylece bu durumun geçmesini beklerken bir değişiklik olup olmadığını görmek için Benin'e çok ender ziyaretler yapar. Ve bir değişiklik olduğu an kendini yeniden düzene sokar. Kendini bulduğunu söylerken yalnızca bıraktığı noktayı eline geçirdiğini söylemek isterken elinde benine ilişkin bir kuşkudan başka bir şey yoktur ve ondan öteye gidemez. Ama hiçbir şey değişmezse kendini başka türlü düzene sokar. Gerçekten bir ben olmak için izlemek zorunda olduğu içsel yola tamamen sırt çevirir. Böylece tüm ben ve gerçek sorunu ruhunun derinliklerinde bir tür sahte kapı haline gelir. Bu kapının arkasında da hiçbir şey yoktur. Lisanında ben olarak adlandırdığı yani kendisine yatkınlıklar, yetenekler vesaire olarak verilen şeyi üstlenir. Ama bu beni dışarıya yani yaşam, gerçek yaşam, etkin yaşam olarak adlandırılan şeye yöneltmiş olarak üstlenir. Kendi üzerinde tuttuğu çok az olan düşünümle sadece sakınımlı ilişkileri vardır. Arka tarafta saklı kalan şeyin ortaya çıkmasından endişe duyar. Böylece yavaş yavaş benini unutmayı başarır. Zamanla beni neredeyse gülünç bulur. Özellikle de kibar toplumda gerçek yaşama uyumu ve zevki olan dinamik ve değerli diğer insanların arasında olduğu zaman. Çok hoş, İşte bu mutlu romanlarda olduğu gibi birkaç yıllık bir koca, iş sahibi, aile babası ve vatandaş, hatta büyük bir insan. Etkin bir kişilik, evinde hizmetçileri ondan söz ederken ona bir ben yakıştırır. Beyefendinin bizzat kendisi, önemli bir kişi, davranışı tüm insanlara hak ettiğini vermesini bilir. Kendi kişiliğinin de aynı şeyi hak ettiğini unutmaz. Bu hak açısından değerlendirdiğimizde onun bir kişilik olduğu tartışmaya götürmez. Ve Hristiyanlıkta, iyi yetişmiş Hristiyanların içindeki Hristiyandır. Ölümsüzlük sorunu onun zihnini çoğu zaman meşgul etmiştir. Ve papaza bir kezden fazla gerçekten ruhun var olup olmadığını ve insanın yeniden kendini bulup bulamayacağını sormuştur. Beni olmadığı için onu özellikle ilgilendiren bir noktadır burası. En ufak bir yergi kırıntısı olmaksızın, bu tür umutsuzluğu nasıl gerçekten betimleyebiliriz? Komiklik, kendi umutsuzluğundan geçmiş olarak söz etmesi. Korkunçluk ise, zannettiği gibi bunu aştıktan sonraki durumunun tam da umutsuzluk olmasıdır. Dünyada bu kadar övülen tüm bu pratik bilgeliğin, iyi öğütlerin ve bilgi özdeyişlerin tüm bu kutsal dizisinin, tüm bu görece izlerin, kaderimize boyun eğece her şeyi arkada bırakınların, altındaki sonsuz gülünçlük, ideal bir anlamda ne gerçek tehlikenin nerede olduğunu, ne de tehlikenin ne olduğunu bilmeyen tam bir aptallığın kendisidir. Ama burada korkunçluk, bu törel aptallıktır. Geçicinin ve geçici bir şeyin umutsuzluğu ve özellikle bu umutsuzluğun ikinci biçimi olan kendi hakkında biraz düşünceye sahip doğal insanın umutsuzluğu, umutsuzluğun en yaygın biçimidir. Umutsuzluk düşünceyle ne kadar çok donanırsa o kadar az görülür veya o kadar az rastlanır. İnsanların çoğunluğunun umutsuzluklarının derinliklerine fazla inmedikleri doğru olsa da bu hiç umutsuz olmadıklarını göstermez. Yaşamlarında tinsel bir amaç olan kişiler için çok enderdir. Bunu deneyenler çoktur ama bunların içinde bu amacı terk etmeyen çok azdır. Ne tedirginliği ne de gerçekleri öğrenmemiş oldukları için geride kalan her şey onlara önemsiz hatta sonsuz derecede önemsiz gelmektedir. Aynı zamanda ruhundan kuşku duymanın ve tin olmak istemenin onların gözünde bu bir çelişkidir ve çevrelerinin aynası bu çelişkiyi apaçık hale getirmektedir. Dünya için hiçbir zaman savurganlığı olduğu ve bunun yasalarca cezalandırılmasının gerektiği veya en azından insanlığa karşı bir ihanet ve çılgın bir yokluğun zamanını dolduran saçma bir meydan okuma olarak küçümsenmesi veya alaya alınmasının gerektiği, özrü olmayan bir savurganlık olduğu düşüncesine katlanamaz bunlar. Böylece yaşamların içine bir an doğar ve maalesef bu an en iyisidir. Bu anda en azından içsel bir doğrultuya saparlar, yol onları ıssız bir çöle götürüyormuş gibi gelir ve her tarafta güzel ve yeşil bir otlak bulunmaktadır. Böylece buna kendilerini bırakırlar ve maalesef en güzel zamanları olan bu zamanı hemen unuturlar ve bu zaman sanki bir çocukmuş gibi akıllarından çıkar. Bunlar üstelik papazlarca kurtuluş konusunda ikna edilmiş Hristiyanlardır. Bilindiği gibi bu umutsuzluk en yaygın olanıdır o kadar yaygındır ki umutsuzluğun yalnızca gençlere özgü bir şey olduğu ve yaşamın en üst noktasına ulaşmış olgun insanlarda hiçbir şekilde bulunmaması gerektiği yolundaki genel kanıyı tek başına açıklar. Bu, insanların çoğunun tüm yaşamları boyunca çocukluk ve gençlik dönemlerini pek fazla aşamadıklarını görmeyen, evet görmeyen, Oysa görülmeyen şeyin insanlar için söylenebilecek neredeyse en iyi şey olduğunu anlamamak daha da kötüdür ve bu nedenle aldanan umutsuz bir görüştür. Bu yaşam bir parça kendi üzerinde düşünceyle bezenen doğal bir yaşamdır. Hayır. Umutsuzluk sadece gençlerde bulunan ve büyürken kaybedilen yanılsama gibi büyürken bizi terk eden bir şey değildir. Çünkü yaptıklarını düşünecek kadar aptal olsalar bile bu tam da yapamadıkları şeydir. Aksine bir genç kadar çocuksu yanılsamalarla dolu bir sürü erkek, kadın ve yaşlı insan vardır. Aslında biri umudun, diğeri de hatıranın olmak üzere iki tür yanılsamaya maruz kalınmaktadır. Gençlerin umut yanılsaması, yaşlı insanların anı yanılsaması vardır. Ama aynı zamanda yaşlı insanlar bu anı yanılsamasının kurbanı oldukları için bundan yalnızca umut biçimi taşıyan bir fikir oluştururlar. Doğal olarak onları rahatsız eden bu fikir olmayıp oldukça gülünç olan şu fikirdir. Sözde üstün ve yanılsamasız bir görüş açısından bakarak gençlerin yanılsamalarını küçümsemek. Gençlik kendinin ve yaşamın olağanüstülüğünü beklerken yanılsamanın içinde yaşar. Buna karşın yaşlılarda yanılsama çoğu zaman gençliklerini anımsama biçimindedir. Yaşlı nedeniyle yanılsamadan kurtulmuş olması gereken bir genç kız kadar düşsel yanılsamaların içinde yüzer. Anı olarak da genç kızlık yıllarında çok mutlu, çok güzel olduğunu düşünür. Yaşlıların so çok söz ettikleri bu gençmiş, gençlerin geleceğe dönük yanılsamaları kadar büyük bir yanılsamadır. Her ikisinde de yalan ve şiir vardır ama çok mutsuz olan bir yanlışlık da umutsuzluğun yalnızca gençlere özgü olduğunu düşünmektir ve genel olarak zihnin yapısını yanlış olarak anlamaktan ve üstelik insanın yalnızca basit bir hayvansı yaratık olmayıp ayrıca bir zihin de olduğunu bilmemekten başka inancın ve bilgeliğin yıllarla birlikte dişlerin, sakalların çıkması gibi yavaş yavaş kendiliğinden olduğunu düşünmek ne aptallıktır. Hayır İnsanlar kaçınılmaz olarak nereye varırsa varsın ve başlarına ne gelirse gelsin tek bir şey yazgının dışında kalır. İnanç ve bilgelik. Çünkü zihin söz konusu olduğunda basit kadercilik kesinlikle insana hiçbir şey getirmez. Zihnin kendinden daha acımasız bir düşmanı yoktur. Ama aksine yıllar geçtikçe yitirilmesi bundan daha kolay olan hiçbir şey de yoktur. Belki de yıllarla birlikte sahip olunan bir parça içsellik, bir parça tutku, duygu, hayal de öylece uçup gider ve yaşamı öylece anladığını zanneden bayağılığın bayrağı altında dizilinir. İnsan tabii ki yıllara bağlı olarak bu düzelme durumuna kendi umutsuzluğu içinde bir iyilik olarak bakar ve hiçbir zaman umutsuzluğa düşme fikrine sahip olamayacağı konusunda Kolayca, emin olur. Tinsel yokluk olan bu umutsuzluğun içinde kalarak kendini korumuştur. Aslında Sokrates, insanı tanımamış olsaydı gençleri sever miydi? Ve bir insanın zamanla en basit umutsuzluğa batması, her zaman gerçekleşmezse bu, umutsuzluğa düşmenin yalnızca gençlere özgü olduğu anlamına mı gelir? Gerçekten yaşla gelişen ve beninin derin bilincini olgunlaştıran insan, belki de umutsuzluğun en üst bir biçimine ulaşabilir. Ve eğer yaşamı boyunca sadece vasat gelişmeler kaybederse, saf ve basit bayağılığın içine batmadan insanda, babada ve yaşlıda ve gençte, İnsan varlığını sürdürürse, her zaman gençliğin vaat ettiklerinden bir azını korursa, her zaman geçiciden ve geçici bir şeyden bir genç gibi umutsuzluğa düşme riskini taşır. Eğer yaşlı bir insanın umutsuzluğu ile genç bir insanın umutsuzluğu arasında fark varsa, bu ancak ikinci niteliklidir ve tamamen rastlantısaldır. Genç, gelecekten, gelecekteki bir şimdi gibi umutsuz olur, gelecekte yüklenmek istemediği ve bunun aracılığıyla kendi olmak istemediği bir şey vardır. Yaşlı insan geçmişten, geçmiş gibi sürmeyen geçmişteki bir şimdi gibi umutsuz olur. Çünkü umutsuzluğu tam bir unutuluşa kadar gitmez. Bu geçmiş, olgu belki de pişmanlığının hissedilmesi gerektiği bir şey bile olabilir. Ama pişmanlık olabilmesi için öncelikle umutsuz olmak ve sonuna kadar verimli bir biçimde umutsuz olmak gerekir ve böylece cinsel yaşam derinliklerinden ortaya çıkabilecektir. Ama umutsuz insanımızın şeylerin böyle bir karara varma gitmesine izin verecek cesareti yoktur ve orada kalır hala umutsuz olarak unutuşun gücüyle kötülüğü iyileştirmeyi ve böylece tövbe eden yerine yataklık eden olmayı başaramayıp daha da umutsuzluğa kapıldıkça zaman geçer. Ama insan ister yaşlı ister genç olsun temelde umutsuzluk aynıdır. Umutsuzluğu daha yüksek bir biçime değin, yoğunlaştıran veya inanca götüren sonraki bir savaşımı olanaklı kılan bilinç olarak ben içindeki sonsuzluğun dönüşümü başarılamaz. Bu durumda buraya kadar özdeş bir biçimde kullanılan şu iki terim arasında temel bir fark yok mudur? Geçici olanın umutsuzluğu, bütünselliği belirten ve geçici bir şeyin umutsuzluğu ayrık bir olayı belirten. Tabii ki vardır, ben imgelemenin içindeki sonsuz bir tutkuyla geçici bir şeyden umutsuzluğa düştüğü an, sonsuz tutku bu ayrıntıyı, bu bir parça şeyi bütünsel geçicilikle kapatıncaya kadar yükselir. Yani bütünlük fikri umutsuz kişide vardır ve o kişiye bağlıdır. Geçici olan bu özelliğiyle tam da bu özel olayda kaybolan şeydir. Gerçekte tüm geçiciyi kaybetmek ve ondan yoksun kalmak olanaksızdır. Çünkü bütünlük bir kavramdır. O halde ben öncelikle gerçek kaybedilişi sonsuza kadar geliştirir ve daha sonra bütünsel geçicilikten umutsuzluğa düşer ama bu farklılık tüm değeriyle sarılmak istenirse hemen benim bilincine temel bir gelişim sağlanmış olur. Geçicinin umutsuzluğunun bu formülü böylece umutsuzluğun daha sonraki formülünün ilk anlatımına dönüşür sonsuza veya kendine göre umutsuzluk geçici olandan veya geçici bir şeyden umutsuzluğa düşmek gerçek umutsuzluk ise aslında her umutsuzluğun formülü olan sonsuzluktan ve kendinden umutsuzluğa düşmekle aynı kapıya çıkar İşte bu nedenle dil şunu söylerken haklıdır Geçiciden, sonsuzluktan ama aynı zamanda kendinden umutsuzluğa düşmek, çünkü burada hala düşünce için her zaman sonsuzluktan umutsuzluğa düşme olan umutsuzluğun bir durumu vardır. Buna karşın umutsuzluğa düşülen şey belki de çok farklıdır. Sizi umutsuzluğa sabitleyen şeyden umutsuzluğa düşülür mutsuzluktan, geçici olandan, servetin kaybedilmesinden vesaire ama aynı zamanda bizi bunlardan kurtaran şeylerden de umutsuzluğa düşülür. Sonsuzluktan, kurtuluştan, gücümüzden bu bakımdan diyalektik olduğu için benle birlikte kendinden ve kendisi bakımından umutsuzluğa düşer. Buradan özellikle umutsuzluğun alt biçimine özgü olan ama aynı zamanda hemen hemen her şeyde bulunan karanlık ortaya çıkar. Ne hakkında olduğunu görmeden, ne bakımdan umutsuzluğa düşünüldüğü tutkusal bir aydınlıkta görmek. İyileşmek için dikkatin bir yön değişimi gereklidir. Bakışı nedenden, ne bakımdana çevirmek gereklidir ve ne hakkında olduğunu tam bir biçimde bilerek umutsuz olmanın gerçekte mümkün olup olmadığını bilmek salt felsefi görüş açısından ince bir nokta oluşturur. Ama betimlenmiş olan umutsuz kişi arkasında genel olarak olup biten şeyden kuşku duymaz. Geçici bir şeyden umutsuzluğa düşünüldüğünü zannederek durmadan umutsuzluğa düştüğü şeyden söz eder. Ama gerçekte umutsuzluğu sonsuzluğa ilişkindir. Çünkü geçici olana veya açıkçası geçici bir şeye bu kadar değer vererek veya onu öncelikle geçici olan şeyin bütünlüğüne varıncaya kadar genişleterek ve daha sonra bu bütünlüğe o kadar değer vererek sonsuzluk konusunda umutsuzluğa düşer. Bu son umutsuzluk biçimi önemli bir gelişmedir. Diğerleri güçsüzlüğün umutsuzluğu iken buradaki insan kendi güçsüzlüğünden umutsuzluğa düşer. Ama umutsuzluğu hala meydan okumak umutsuzluğundan farklı olarak bir güçsüzlük umutsuzluğudur. O halde bu fark sadece görecelidir. Daha önceki umutsuzluk biçimi güçsüzlüğün biçimini aşamıyordu. Buna karşın buradaki... Bilinç daha ileri gider ve yeni bir bilincin, güçsüzlüğün bilincinin içinde yoğunlaşır. Umutsuz kişi geçici olana kadar önem vermenin güçsüzlüğünü, umutsuz olma güçsüzlüğünü kendinde görür. Ama bu şekilde dürüstçe umutsuzluktan inanca yönelmek yerine, bu güçsüzlüğün altında Tanrı karşısında küçük düşerek umutsuzluğun içine dalar ve güçsüzlüğünden umutsuzluğa düşer. Böyle bakış açısı değişir. Umutsuzluğun her zaman daha fazla bilincinde olarak, şimdi sonsuzluk hakkında umutsuzluğa düşüldüğünü, geçici olana çok anlam vermenin güçsüzlüğünden, kendinden umutsuzluğa düştüğünü bilmektir. Bu da umutsuzluğu için sonsuzluğun ve benin kaybedilişine eşittir. Burada gelişme vardır. Öncelikle ben bilincinde, çünkü sonsuzluk hakkında umutsuzluğa düşmek bir ben fikri olmadan kendi sonsuzluğunun var olduğu veya bir zamanlar olabileceği fikri olmadan olanaksızdır. Aynı zamanda kendi de umutsuzluğa düşmek için bir bene sahip olunduğu bilinci olmalıdır. Buna rağmen insan geçici veya geçici bir şeyden değil kendinden umutsuzluğa düşmektedir. Üstelik burada umutsuzluk olan şeyin bilinci daha da çoktur ki bu aslında sonsuzluğun ve ben'in kaybından başka bir şey değildir. Doğal olarak insan aynı zamanda durumunun umutsuz yapısı üzerine daha fazla bilince sahiptir. Şu anda umutsuzluk yalnızca edilgen bir kötülük olmayıp aynı zamanda bir eylemdir. İnsan geçici olanı kaybettiği ve umutsuzluğa düştüğü zaman umutsuzluk her zaman benden kaynaklanmasına rağmen dışarıdan geliyormuş gibi görünür. Ama ben bu son umutsuzluktan umutsuz olursa buradaki umutsuzluk benden doğrudan veya dolaylı bir tepki olarak gelir ve bu yönüyle benden fışkıran meydan okuma umutsuzluğundan ayrılır. Burada nihayet bir diğer gelişmeyi belirtelim. Yoğunluğunun artışı bile bu umutsuzluğu bir anda kurtuluşa doğru yaklaştırır. Çünkü derinliği bile onu unutuluştan korur. Bu umutsuzluk iyileşmeden her an bir kurtuluş şansını içinde taşır. Bununla birlikte, bu biçim umutsuzluk, kendi olunmanın istendiği umutsuzluk biçimi altında sınıflandırılmalıdır. Bir babanın oğlunu mirastan mahrum etmesi gibi bende bu kadar zayıflıktan sonra kendini tanımayı reddeder. Umutsuzluk içinde zayıflığını unutamaz, bir anlamda kendinden tiksinir, kendini bulabilmek için bir mümin zayıflığı altında ezilmek istemez. Hayır! Umutsuzluğu içinde ne kendinden söz edilmesini duymak ne de kendi hakkında bir şey bilmek ister. Ama unutuluşun yardımıyla nasıl davranacağını dahi bilemez, unutma sayesinde tin dışı kalmaktan, kendini göstermeyi ve böylece insan ve sıradan bir Hristiyan olarak yaşamayı dahi beceremez. Hayır, ben bunu yapmayı başaramayacak kadar aşırı ben olmuştur. Oğlunu mirastan mahrum bırakan ve bu dış davranıştan fazla ileriye gidemeyen babanın çoğu zaman bu şekilde oğlundan kurtulamaması gibi insan da düşüncesinden kurtulamaz. Ama hala nefret ettiği erkeği lanetleyen aşık kadına bu lanetleme fazlaca yardımcı olmaz ve onu daha çok bağımlı bir hale getirir. Aynı durum beni ile karşı karşıya olan umutsuz kişimiz için geçerlidir." Daha öncekinden bir derece daha derin olan bu umutsuzluk, dünyada daha az rastlananlardandır. Gerisinde sadece yokluk bulunan, lanetlenmiş bu kapı, burada gerçek bir kapıdır ama kilitlenmiştir ve arkasında kendine özen gösteren ben, kendini sevmek için yeteri kadar kendi olmasına rağmen kendi olmayı reddetmeye çabalar ve bunun için zamanı aldıtır. Bu, şimdi meşgul olacağımız şey olan kapalılıktır. Kapalılık, düşünsel zayıflık diye küçümsediği saf doğallığın zıttıdır. Ama böyle bir ben gerçekte var mıdır, çöle, manastıra veya delilerin arasına mı kaçmıştır? Diğerleri gibi giyinik bir canlı mıdır, yoksa onlar gibi günlük örtünün altına mı gizlenmiştir? Öyle ya ve neden olmasın, beninin bu gizemlerinin içine hiç kimse hatta hiçbir ruh girmemiştir. Bunun gerekliliğini bile hissetmez veya onu bastırmayı bilir, bir de kendisini dinleyelim. Ama hiçbir şeyi gizlemeyi bilmeyenler yalnızca saf doğallardır. Bunlar zihin olarak bedeni hiçbir sıkıntıya duymadan her şeyi bırakan küçük yaştaki çocukla hemen hemen aynı noktadadır. Çoğu zaman gerçek, doğal, içtenlik, kaçamasızlık, açık yüreklilik, olduğu savında bulunan ve yetişkinde beden olarak doğal bir gereksinim hissettiği an sözünü tutmamaya götüren bu doğallıktır. Bununla birlikte çok az düşünen de olsa her benin kendini yönetme konusunda bir fikir vardır. Ve bu şekilde umutsuz kişimizin haddini bilmezleri, yani herkesi bir canlının görüntüsünü kaybetmeden beninin gizlerinden uzakta tutmaya yetecek kadar kapalılığı vardır. Bu kişi eğitimlidir, evlidir, aile babasıdır, geleceğin önemli bir devlet memurudur, saygıdeğer ve işleri iyi olan bir babadır, Karısına karşı çok yumuşaktır, çocuklarına karşı özenlidir ve aynı zamanda Hristiyan mıdır? Evet, ama kendi tarzında. Karısının kendisini yetiştirmek için dinle ilgilenmesini iyi bir gözle ve belirli bir melankolik neşeyle karşılamasına rağmen Hristiyanlık hakkında tek söz etmemeyi eğer. Genellikle kiliseye gitmez. ...papazların çoğu onun için gerçekte neden söz ettiklerini bilmeyen kişilerdir. Sadece bir kişinin bildiğini itiraf eder ama bir başka neden onu dinlemeye gitmekten alıkoyar. Çünkü onun kendini çok fazla ileri götürmesinden korkar. Buna karşın oldukça sık olarak nefes almak veya başka zamanlarda uyumak kadar hayati olan bir yalnızlık gereksinimi onu sarar. İnsanların genelinden daha fazla olarak bu yaşamsal gereksinimi hissetmesi onda daha derin bir yapının olduğunun başka bir göstergesidir. Yalnızlık gereksinimi her zaman içimizde tinsel bir yan olduğunu kanıtlar ve bu tinselliğimizi ölçmemizi sağlar. Kuş beyinli insanlar sürüsü, Birbirinden ayrılamayanların kalabalığı bu gereksinimi o kadar az hisseder ki muhabbet kuşları gibi yalnız kaldıkları an ölürler. Kendilerine şarkı mırıldanılmadıkça uyumayan küçük çocuklara benzerler. Onlara yemek, içmek, uyumak, dua etmek ve aşık olmak vesaireleri için gerekli toplumsallığı sağlayan şarkı nakaratlarına gereksinimleri vardır. Ama ne antik çağ ne de orta çağ bu yalnızlık gereksinimi göz ardı etmiyordu. İfade ettiği şeye saygı gösteriliyordu. Çağımız, sonu gelmeyen toplumsallığı ile yalnızca suçlulara uygulamayı bildiği yalnızlık karşısında titremektedir. Günümüzde kendini ruhuna terk etmek bir suçtur ve o halde yalnızlığın aşığı insanlarımızın suçlularla birlikte aynı kategoride sayılmasından daha normal bir şey yoktur. Kapalı umutsuz kişi beninin kendisiyle ilişkisiyle meşgul olarak saatlerde sonsuzluk için yaşanmamış olsa da sonsuzlukla bir parça ilişkisi olan ardışık saatlerde boşuna yaşar. Aslında ilerlemez ama bu saatleri geçirdikten ve yalnızlık gereksinimi yatıştırdıktan sonra Sanki dışarı çıkıyor gibidir. Karısını ve çocuklarını bulmak için eve geldiği zaman bile onu nazik bir koca, özenli bir baba yapan şey babacan özünün ve görev duygusunun dışında kendi içinde güçsüzlüğünden oluşturduğu itiraftır. Diyelim ki onunla sırlarını açacak denli içli dışlı olundu ve ona şöyle söylendi. Ama sizin bu kapalılığınız gururdan başka bir şey değil. Aslında siz yalnızca kendinizden gurur duyuyorsunuz. Kuşkusuz size gerçeği itiraf etmeyecektir. Kendisiyle baş başa kaldığında, belki de karşısındakinin haklı olduğunu kabul edecektir. Ama onun zayıflığına nüfus edecek ben duygusu, hemen gurur olamayacağı yanılgısını uyandıracaktır. Çünkü tam da, Zayıflığından umutsuzluğa düşmüştür. Sanki zayıflığa bu devasa yükü getiren gurur değilmiş gibi, sanki beninden kibirlenmemenin istenci, zayıflığının bu bilincini taşımayı engelliyormuş gibi. Ve ona şunlar söylenmiş olsaydı, işte tuhaf bir karmaşıklık, tuhaf bir zorlu. Çünkü aslında tüm bozukluk, düşüncenin kurulma biçiminden ileri geliyor. Yoksa her şey normal olurdu. İşte senin için tam da izlenilecek ve seni benim umutsuzluğu yoluyla kendini benine götürecek yol budur. Zayıflık hakkında söylediğin doğrudur ama umutsuz olman gereken zayıflık değildir. Kendi haline gelmek için benini parçala ve böylece zayıflıktan umutsuz olmaya bir son ver. Bu önermeler bir dinginlik dakikası içinde onu itiraf ettirecektir. Ama tutku yeniden onun görüşünü saptıracak, başka yanlış bir biraj onu umutsuzluğa itecektir. Daha önce söylendiği gibi böyle bir umutsuza her zaman rastlanmaz ama umutsuzluğu içinde yalnız başına kalmakla yetinmezse diğer taraftan onun inancın doğru yoluna iten bir başka bir devrim içinde oluşmazsa bu durumda ya umutsuzluğu her zaman kapalı olan üst bir biçimde yoğunlaşacaktır ya da yaşamını bir gizlilik olarak saran dışsal bir kılık değiştirmeyi yıkıntı haline getirerek parçalanacaktır. Bu son durumda onun varoluşunun içine belki de büyük bir girişimlerin saklandığı, oyalanmanın içine atıldığı görülecektir. Belki de kariyerinin kuşkusuz birçok iz bırakacağı bu tedirgin kafalardan biri haline gelecektir. Her zaman unutuluşun peşinde olan bu kafalar, İçsel gürültüler karşısında, annesinin lanetlerinden kaçan, üçüncü Richard'ınkiler gibi farklı olsa da, güçlü ilaçlar isterler. Veya umutsuzluğu içinde ama her zaman olmak istemediği benin bilinciyle birlikte doğallığa geri dönmek için duyularda belki sefahatte unutmayı arayacaktır. Birinci durumda umutsuzluk yoğunlaştığı zaman meydan okumaya döner. Ve bu durumda güçsüzlük yakınmalarını ne kadar miktarda yalanın gizlediğini ve meydan okumanın her zaman öncelikle güçsüz olmanın umutsuzluğu tarafından ifade edildiğini, ileri sürmenin hangi diyalektik gerçek olduğu çok iyi görülecektir. Ama sessizliği içerisinde debelenmekten başka bir şey yapmayan bu sessize son bir bakış atalım. Eğer sessizliğini elde değmeden her bakımdan mükemmel olarak korursa, intihar ilk riskidir. Genelde insanların doğal olarak böyle bir kapalı insanın maruz kalabileceği şey hakkında en ufak bir fikirleri yoktur. Bunu öğrenselerdi şaşkına dönerlerdi. Her şeyden önce intihar tehlikesi taşıdıkları doğrudur. Aksine biriyle konuşsun, birine açılsın, kesinlikle kendisinde öyle bir rahatlama, öyle bir yatışma olur ki intihar kapalılığının sonucu olmaktan çıkar. Bir sırdaş bir teki bile mutlak kapalılığa bir ton azaltmak için yeterlidir. Bu durumda intiharı bertaraf etme şansı doğar. Ama sırdaşlığın kendisi de umutsuzluğa yol açabilir. Bu durumda kapalı insan bir sırdaş bulmaktansa susma acısına katlanmayı yeğler. Tam da bir sırdaşı sahip olduğu için umutsuzluğa sürüklenen kapalı insan örneği çoktur. Bu durumda intihar oluşabilir. Bir şair, şiirin sonunu sırdaşın kahraman tarafından öldürülmesi biçiminde düzenleyebilir. Sıkıntılarını birine açma gereksinimi duyan ve sırayla bir sürü sırdaş kullanan iblis bir despotu hayal edebiliriz. Sırdaşlıkta sırası gelenin ölümü kesinliktir. Sır üretilen kişiler öldürülür. Bir yazar için aynı zamanda hem sırdaştan vazgeçemeyen hem de ona katlanamayan şeytani bir karakterin acılı çelişkisini bu biçimde betimlemek iyi bir konudur. Kendi olunmanın istendiği umutsuzluk veya meydan okuma umutsuzluğu üzerine zayıflığın umutsuzluğunu kadınsal olarak niteleyebileceği kanıtlandığına göre aynı şekilde bu umutsuzluğu erkeksel olarak niteleyebiliriz. İşte bu nedenle daha öncekine göre tinin görüş açısından bakıldığında bu hala umutsuzluktur. Ama erkeklik, alt bir sentez olan dişiselliğin zıttına tinsel kaynaklıdır. Umutsuzluk, umutsuz kişinin hiçbir şekilde kendi olmak istemediği güçsüz olmanın umutsuzluğudur. Ama yalnızca bir diyalektik basamak olarak eğer bu umutsuz kişi sonunda hiçbir şekilde kendi olmak istemediğinin nedenini bilirse, her şey alt üst olur ve meydan okuma olanağına sahip oluruz. Çünkü o, umutsuz olduğu için kendi olmak ister. Önce geçici olanın veya geçici bir şeyin umutsuzluğu, daha sonra sonsuzlukla bağlantılı olarak kendinin umutsuzluğu gelir. En sonunda aslında sonsuzluk sayesinde umutsuzluk olan ve içinde umutsuz kişinin kendi olmak için ''bene bağlı sonsuzluğu'' kötüye kullandığı meydan okuma gelir. Ama tam da umutsuzluktan yardım aldığı içindir ki bu umutsuzluk gerçeğe bu kadar yaklaşır ve ona bu kadar yakın olduğu içindir ki sınırsızca uzağa gider. İnanca götüren bu umutsuzluk, sonsuzluğun yardımı olmadan var olamazdı. Sonsuzluk sayesinde ben kendini tekrar bulmak için kaybolma yürekliliğini yeniden bulmak ister. Burada aksine kaybolmakla başlamayı reddetmekte ama kendi olmayı da istemektedir. Bu umutsuzluk biçiminde gitgide daha fazla beninin, dolayısıyla gitgide daha fazla umutsuzluk olan şeyin ve içinde bulunulanın umutsuz yapısının bilincine varılır. Burada umutsuzluk bir eylem olduğunun bilincindedir ve çevresel baskı altındaki edilgen bir acı olarak dışarıdan gelmemektedir. Aksine doğrudan benden kaynaklanmaktadır. Ve böylece zayıf olmanın umutsuzluğuna göre bu meydan okuma gerçekten yeni bir niteliktir. Kendi olunmanın istendiği umutsuzluk aslında sadece benim biçimlerinin en soyutu olasılıklarının en soyutu olan sonsuz bir ben bilincini gerekli kılar. Bu umutsuzun benini onu ortaya koyan güçle olan tüm ilişkisinden kopararak ve onu böyle bir gücün varlığı fikrinden kurtararak olmak istediği bendir. Ben bu sonsuz biçimin yardımıyla umutsuzca kendine sahip olmak veya kendinin yaratıcısı olarak beninden umutsuzca olmak istediği beni yaratmak, ve somut beni içinde kabul edeceği ve etmeyeceği şeyleri seçmek istemektedir. Çünkü bu somut ben herhangi bir somutlama değildir, bu kendidir. Aslında zorunluluğu ve sınırları vardır. Bu ben somut olgulardan vesaire doğan kaynakları, özellikleri özel bir biçimde belirlenmiştir. Ama olumsuz ben olan sonsuz biçimin yardımıyla insan önce tüm bunları, Onlardan böylece kafasına göre bir ben çıkarmak için değiştirmeye koyulur ve olumsuz benin bu sonsuz biçimi sayesinde daha sonra olmak istediği beni üretir. Daha doğrusu diğer insanlardan daha erken başlamak, başlangıç baştan başlamak ister. Ve ben'in sorumluluğunu yüklenmeyi, amacını kendi payına düşen bu bende görmeyi reddederek, ulaşmaya çabaladığı sonsuz biçim aracılığıyla ben'ini kendi başına inşa etmek ister. Bu, umutsuzluğa genel bir ad vermek gerekirse, yalnızca felsefesini düşünmeksizin buna stoacı adı verilebilir. Ve daha fazla açıklık için etken ben ve edilgen ben ayrımı yapılabilir ve birincinin, nasıl kendine bağlandığı ve ikincinin edilgen acısı içinde nasıl kendine bağlandığı görülecektir. O halde formül her zaman kendi olunmanın istendiği umutsuzluğun formülü olarak kalacaktır. Eğer umutsuz ben, etken, bir ben ise giriştiği şey ne kadar büyük, şaşırtıcı, sağlam olursa olsun, kendisiyle olan bağı temelde yalnızca deneyseldir. Kendisinin üzerinde hiçbir güç tanımadığı için içsellikten gerçekten yoksundur veya kendisi en tutkulu titizliklerini deneylerinde uyguladığında büyü ile gerçeğin ancak bir benzerini yapabilir. Bu da yalnızca hileli bir gerçektir. Tanrı'nın onun bize baktığı düşüncesi çalınmaktadır ve bu ciddi bir şeydir. Ama umutsuz kişi sadece bir deney yapıcısı olmasına rağmen girişimlerine sonsuz bir anlam ve yarar vererek yalnızca kendine bakar. Çünkü umutsuzluğunu tanrıda deneysel olarak oluşturacak noktaya kadar ileri götürmeden hiçbir türevsel ben kendine bakarak sahip olduğundan fazlasını elde edemez. Son noktada her zaman yalnızca ben vardır. Bu beni çoğaltarak benden ne fazlasını ne de azını elde ederiz. Bu anlamda ben kendi olmak için gösterdiği umutsuz çaba içinde artık bir ben olmayacak noktaya kadar kendi zıttı içine dalar. Eylemini çevreleyen tüm diyalektik içinde hiçbir sabit nokta yoktur. Ben olan şey hiçbir zaman değişmeden kalmaz, sonsuz bir değişmez olamaz. Olumsuz biçiminin uyguladığı güç, bağladığı kadar çözer. İstediği zaman baştan başlayabilir ve bir düşünceyi izlemek için hangi sırayı düzenlerse düzenlesin, eylemi her zaman bir varsayım olarak kalır. Gitgide kendi olmayı başarmaktan uzaklaşarak, gitgide daha çok varsayımsal bir ben haline gelir. Ben kendinin efendisidir, mutlak biçimde kendisinin efendisidir. Ve umutsuzluk budur. Ama aynı zamanda tatmini için zevki kabul etmesidir. Ama ikinci bir araştırma bu mutlak prensin aslında bir krallığı olmadığından hiçbir şeyi yönetmeyen bir kral olduğu konusunda sizi kolaylıkla ikna eder. Durumu hükümdarlığı her an ayaklanmanın meşruluk olduğu bu diyalektiğe boyun eğer. Sonunda her şey benim keyifliğine dayanmaktadır. O halde umutsuz insan yalnızca hayali şatolar yapar ve her zaman yel değirmenlerine yakalanır. Bu deney yapıcısının tüm erdemlerinin sahip olduğu parlaklık işte budur. Bu erdemler doğu şiiri gibi bir an için büyüler. Kendine hakimiyet, bu kaya sağlamlığı, tüm bu sarsılmazlık, masala pek benzemektedir. Ve bu, gerçekten gerisinde hiçbir şey olmayan bir masaldır. Ben, umutsuzluğu içinde şiirin bu kadar büyük bir oyunun, kısaca kendini bu kadar tanıtmayı bilmiş olmanın onurunu yardıma çağırarak, kendini yaratmanın, kendiliğinden gelişmenin, kendi kendine var olmanın zevkini tüketmek istemektedir. Ama buradan anladığı şey aslında bir bilmece olarak kalmaktadır yapıtı bitirdiğini zannettiği anda bile her şey rastlantısal olarak yokluğun içinde uçup gidebilir. Umutsuzluğa düşen ben edilgense, umutsuzluk buna rağmen kendi olunmanın istendiği umutsuzluk olarak kalır. Belki de yukarıda betimlenmiş olan ben gibi deneyici bir ben, öncelikle somut benin içine yönelmek istemekle Hristiyanların cefa, temel kötülük olarak adlandırdıkları gibi bir zorluğa çarpar. Benim doğrudan somut verilerini yatsıyan ben, belki de bu kötülüğü üstünden atmaya ve sanki böyle bir kötülük yokmuş gibi yapmaya çalışmakla işe başlayacaktır. Ve bu kötülük hakkında hiçbir şey istemeyecektir. Ama başarısızlığa uğrayacaktır. Ne deneylerdeki ustalığı ne de soyutlama ustalığı buraya kadar gitmemektedir. O halde burada edilgen bir bene sahibiz. Burada kendi olunmanın istendiği umutsuzluk nasıl ortaya çıkıyor? Anımsayalım. Geçici olanın veya geçici bir şeyin umutsuzluğu olarak yukarıda betimlenen bu umutsuzluk biçiminde aslında bu umutsuzluğun sonsuzluk umutsuzluğu olarak ortaya çıktığı kanıtlanmıştı. Daha doğrusu sonsuzluk tarafından yatıştırılmak, iyileştirilmek istenilmiyor, geçici olana çok daha fazla değer veriliyor ve sonsuzluğun hiçbir yatıştırıcı niteliği yoktur. Ama geçici bir sefaletin, ölümlü dünyanın bir cefasının bizden çekilip alınabileceğini umut etmenin reddedilmesi başka bir tür umutsuzluk değil midir? Bu umudu içinde kendi olmak isteyen bu umutsuzun reddettiği şeydir. Ama bedendeki bu dikenin ister gerçekten var olsun veya ister duygular böyle olduğuna inandırsın, soyutlama ile bertaraf edilmesinin mümkün olamayacağı derine nüfuz ettiği konusunda ikna olursa bu durumda sonsuz kadar bu dikeni kendine mal edecektir. Bir diken onun için bir skandal konusu haline geliyor. Daha doğrusu, ona tüm varlıktan bir skandal konusu oluşturma olanağı veriyor. Bu durumda, meydan okuma ile kendi olmak istiyor, dikene rağmen dikensiz kendi olmak istemiyor. Bu, onu soyutlama yoluyla bertaraf etmek olurdu ki, bunu yapamaz veya yazgıya boyun eğmek ve yönelmek isterdi. Hayır, dikene rağmen veya tüm yaşamına meydan okuyarak dikenle birlikte kendi olmak onu kapsamak ve işkencesinden eşitsizliğine çıkarmak istemektedir. Çünkü özellikle Tanrı için her şeyin mümkün olduğu saçmalığıyla bir kurtuluş şansını ummak. Hayır, bunu istemiyor. Ya bir başkasından yardım ummak? Hayır, bunun hiçbir şekilde istemeyecektir. Yardım istemek yerine cehennemin tüm işkenceleriyle birlikte kendi olmayı yeğleyecektir. Ve bu acı çeken insanın kendisine yardım edilmesinden başka bir şey istememesi çok doğaldır. Yeter ki biri bunu yapabilsin. Bunu demek bu kadar doğru mudur? Yardım antipatisinin her zaman bu kadar umutsuz bir vurgusu olmasa da gerçek bu değildir. Doğrusu şudur, genelde acı çeken insanın kendisine yardım edilmesini istemesinin birçok türü vardır. Eğer yardım istediği biçimde olursa, bunu memnuniyetle kabul edecektir. Ama çok daha ciddi bir anlamda, üst bir yardım, yukarıdan gelen bir yardım, her şeyin mümkün olduğu, kurtarıcının elinde bir hiç gibi olmayı, ne olursa olsun koşulsuz kabul etme zorunluluğunun yol açtığı küçülme söz konusu olduğunda veya hatta Sadece yanındakinin karşısında eğilme zorunluluğu ve yardım dilenildiği sürece kendi olmayı reddetme zorunluluğu söz konusu olduğu zaman. Ah! Bu durumda o kadar uzun ve işkence dolu acılar olur ki ben yine de bunları o kadar dayanılmaz bulmaz. Dolayısıyla kendi olarak kalma kaydıyla bunu tercih eder. Ama acı çeken ve umutsuzca kendi olmak isteyen bu edilgen benin içinde ne kadar çok bilinç varsa umutsuzluk o kadar çok yoğunlaşır ve şeytanileşir. Çoğu zaman bunun kaynağı şudur. Kendi olmak isteyen umutsuz kişi kendi somut beninin güç durumuna veya ondan ayrılamaz durumuna istemeden dayanır. Bu durumda tüm tutkusuyla şeytani bir öfkeye, dönüşümle sonuçlanan bu işkencenin üstüne atlar. Ve şimdi tüm melekleriyle birlikte gökteki tanrının ona işkenceden kurtulmayı sunabilmesini sağlayabilseydi de reddederdi. Çok geç. Daha önce bu işkenceden kurtulmak için her şeyini seve seve verirdi. Ama bekletildi. Şimdi çok geç. Şimdi herkese karşı öfkelenmeyi İnsanların ve yaşamın haksızlığa uğramış kurbanı olmayı, ondan bu işkenceyi almamaları için işkencesini elinin altında iyi korumaya çalışan biri olarak kalmayı tercih eder. Yoksa hakkını nasıl kanıtlayabilir? Ve kendini bu hak konusunda nasıl ikna edebilir? Bu sabit fikir kafasında onu o kadar meşgul eder ki, sonunda çok farklı bir neden, onun sonsuzluktan kuşku duymasına ve şeytani bir fikirle diğer İnsanlardan daha üstün olduğunu düşünmesine ve şu anki varlığının doğrulanmasını sağladığını zannettiren şeyin elinden alınmasından kuşku duymasına yol açar. Olmak istediği kendisidir. Öncelikle beninin sonsuz bir soyutlamasını oluşturmuştur. Ama işte sonunda o kadar somut hale gelmiştir ki bu soyut anlamda sonsuz olmak onun için olanaksızdır. Buna karşın umutsuzluğu kendi olmak için inat eder. Ey şeytani bunama! Her şeyden önce öfkesi sonsuzluğunun onu düşkünlüğünden kurtaracağını düşündürtmesinden ileri gelmektedir. Bu tür umutsuzluğa her zaman rastlanmaz. Bu cins kahramanlara ancak şairler arasında yaratılarına, her zaman eski Yunanlıların anladığı anlamda bu şeytani idali yerleştiren şairlerin en büyüklerinde rastlanır. Bununla birlikte bu umutsuzluk yaşamda da görülür. Ama bu durumda hangi dışarıya tekabül etmektedir? Gerçekte kapalılığa tekabül eden bir dışarı, terimler arasında bir çelişki olduğu için böyle bir dışarı yoktur. Uyumları bir eşin olacaktır. Ama buradaki dışsal işaret tamamen eşittir. Buradaki kapalılık yani gizi bozulmuş bir işsellik, her şeyden önce korunması gereken bir şeydir. Ne gerçek içselliği, ne de söz edilebilecek bir şeyi olan umutsuzluğun en alt biçimleri, bireylerin dışsal belirtilerini betimlemekle veya bir sözcükle belirtmekle yetinerek resmedilir. Ama bu umutsuzluk ne kadar çok tinselleşirse, içsellik kapalılığın içinde kalan bir dünya gibi o kadar çok tecrit olur, o kadar çok önemsiz hale gelir ama tinselleştirdiği ölçüde şeytani bir sezgiyle kapalılığın altında kaybolmaya ve bunun sonucunda mümkün olduğu kadar anlamsız yansız görüntülere bürünmeye özen gösterir. Görünmeyen bir çatlak içinde kaybolan masalcini gibi ne kadar tinselleşirse bir görüntünün altına yerleşmeye o kadar çok önem verir veya hiç kimse Doğal olarak onu aramayı düşünmez. Bu gizlenmenin de belirli bir tinselliği vardır ve bu diğerlerinin arasında, gerçeğin arkasında güvenli bir yerden, sırf kendisi için olan bir dünyadan, içinde umutsuz benin, ibiş kuşu gibi durup dinlenmeden, kendi olmayı istemekle uğraşan bir dünyadan emin olmak için bir araçtır. Kendi olunmanın istenmediği umutsuzluğun en alt biçimini anlatmayla başladık. Ama kendi olunmanın istendiği ve diğerlerinin arasında en yoğunluğu olan umutsuzluk, şeytani umutsuzluktur. Ve kendi olmayı istemek, kendinin stoğacı benisinden veya kendine aşırı tapınmadan ileri gelmemektedir. Kuşkusuz bir yalancılıktan da kaynaklanmamaktadır. Kendi olmayı istemek bir anlamda kendi mükemmelliğini izlemektir. Hayır, bunu varoluş nefreti halinde ve sefaletine uygun olarak istemektedir. Ve bu bene baş kaldırmayla veya meydan okumayla bile bağlanmamaktadır. Bunu yalnızca Tanrının saygınlığını kırmak için yapmaktadır. Onu yaratan gücü baş kaldırma koparıp atmayı değil. Ona güç kullanarak kendini kabul ettirmeyi, ona güçle bağlanmayı, ondan şeytanca destek almayı istemektedir. Ve bu anlaşılabilen bir şeydir. Çünkü gerçekten kötü bir itiraz her zaman onu uyandırandan destek görür. Umutsuz kişi varoluşa karşı baş kaldırmasıyla bile varoluşa ve kendi iyiliğine karşı elinde bir kanıt olmasından böbürlenir. Kendisini bu kanıt zanneder ve o kanıt olmak istediğine göre kendisi de işkencesiyle birlikte olmak istemektedir. Bunun nedeni bu işkenceyle tüm yaşamı protesto etmek istemesidir. Zayıflığın umutsuzluğu, sonsuzluğun onun için sahip olacağı avundurmanın içine gizlenirken, şeytani umutsuzumuz bu konuda hiçbir şey bilmek istemez. Ama bunun nedeni başkadır. Bu avuntu ona yolunu kaybettirecektir. Bu avuntu varoluşa karşı yolundaki genel itiraza zarar verir. Bir imge ile olguyu ortaya çıkarmak için bir yaratıcının gözünden kaçan bir yanlışın varlığını farz edelim. Bilinçli bir yanlış, belki de gerçekte bir yanlış değil, belki de daha yüksekteki görüş açısından bütünün temel bir bileşkesidir ve bu yanlışın yaratıcısına baş kaldırmış olduğunu ve nefretle kendini düzeltmesine izin vermediğini ...ve saçma bir meydan okuma ile şöyle dediğini varsayalım. Hayır, beni yok edemeyeceksin. Sana karşı bir tanık, senin yalnızca değersiz bir yaratıcı olduğunun tanığı olarak kalacağım. Dördüncü kitap. Tanrı karşısında veya tanrı fikriyle umutsuz olarak kendi olunmak istenmediği... ...veya istendiği zaman günah işlenir. Bu durumda günahkarlık en üst noktaya aktarılmış güçsüzlük... Veya meydan okumadır. Dolayısıyla günah, umutsuzluğun yoğunlaşmasıdır. Vurgu burada tanrı karşısında olmak veya tanrı fikrine sahip olmak üzerinedir. Günahı hukukçuların nitelikli umutsuz diye şeye, onun diyalektik, törel ve dinsel niteliğine dönüştüren tanrı fikridir. Bu ikinci kısım ve özellikle dördüncü kitap psikolojik metinlemenin ne yerini ne de zamanını içermesine rağmen umutsuzluğun ve günahın en diyalektik sınırları şairin dinsel yönelimli bir varlığı olarak adlandırılabilecek şeydir. Bu varlığın, Tanrı fikrinin eksik olmadığı, boyun eğmenin umutsuzluğu ile ortak noktaları yok değildir. Estetiğin kategorilerine dayanırsak bu bir şairin yaşamının en üst imgesidir. Ama tüm estetiğe karşın bu yaşam Hristiyan için her zaman günahtır. Olmak yerine hayal kurmanın günahkarlığıdır. Gerçek bir ilişkinin yerine, yaşamıyla bir ilişki yaratmanın çabası yerine, iyi ve doğru ile estetik bir imgelem dışında bir bağlantı olmamasının günahkarlığıdır. Bu şair, yaşamı ile umutsuzluk arasındaki fark, şair yaşamındaki tanrı fikrinin varlığıdır. Tanrı karşısında olmanın bilincidir ama bu yaşam yoğun bir şekilde diyalektik olarak belirsizce günahkarlık olduğunun bilincinde olup olmadığı sorulduğu andan itibaren nüfus edilemez bir yığın gibidir. Bu şairde derin bir dinsel gereksinim bulunabilir ve şair Tanrı fikri umutsuzluğunun içine girebilir. Gizli işkencesi içinde onu yalnızca her şeyin üstünde sevdiği Tanrı yatıştırır ve bununla birlikte bu işkenceyi sever ve ona karşı durmak istemez. Tanrı karşısında kendi olmak için onun en büyük isteği olacaktır ve umutsuz kişi yalnızca beninin acı çektiği bu sabit noktada kendi olmak istemesi, bu noktayı yok etmek için ama bu dünyada tüm acısına rağmen onu o noktaya uyum sağlamak, onun altında küçülmek için sonsuza sarılır. Ama müminin aksine sonsuzluğa ulaşamaz. Bununla birlikte onun tek görsel coşkusu olan Tanrı ile ilişkisi sona ermez. Onun için en büyük dehşet Tanrısız olmaktır. Çünkü Tanrısız olduğu ölçüde umutsuzluğa düşecektir. Belki de bilinçsiz olarak Tanrı'yı olduğundan biraz farklı bir biçimde çocuğun tek isteğine kendi fazla kaptıran duygulu bir baba gibi hayal eder. Mutsuz bir aşktan doğan şairin çok mutlu olarak aşkın mutluluğunun şarkısını söylemesi gibi bizim şair de dinsel duygunun sözcüğü haline gelir. Dinselliği onun mutsuzluğunu oluşturur. Tanrı gereksiniminin bu acıyı gevşek bırakmasından, büyümin örneğinde olduğu gibi altında küçülmesinden ve onu beninin bir parçası olarak kabul etmesinden ileri geldiğini sezerek keşfeder. Çünkü acıyı kendinden uzakta tutmak isterken böylece olabildiği kadar bu acıdan koptuğunu ve insanın yapabildiği kadar onu gevşek bıraktığını düşünmesine rağmen acıya alıkoyar. Ama mümin gibi acıyı uyum sağlamakta güçsüzdür. Yani özet olarak acıyı reddeder veya daha çok burada ben karanlığın içinde kaybolur. Ama şairin aşkının resimleri gibi dinden oluşturduğu resmin ne kocaların ne de papazların hiçbir zaman ulaşamayacakları bir büyüsü, lirik bir coşkusu vardır. Ama bunun nedeni söylediği şeyde yanlış bir yanın bulunmamasıdır. Tersine betimlemesi, öyküsü tam anlamıyla ondaki en güzel niteliklerdir. Dini kesin anlamıyla bir mümin olmaksızın umutsuz aşık olarak sever. İnançtan ilk unsur olarak yalnızca umutsuzluğu alır ve bu umutsuzluğun içinde dinin coşkusal bir özlemine sahip olur. Temeldeki çelişkisi şudur, seçilmiş kişi midir, etindeki diken olağanüstü bir görevin işareti midir ve eğer bir amaca yönlendirilmiş ise Tanrı gözünde bu geçerli midir veya etindeki diken sıradın insanların arasında yer almak için bu dikenin altında küçülmesinin gerektiğini mi belirtir? Ama bu konuda fazla söze gerek yok. Yalana kaçmadan kiminle konuşuyorum demeye hakkım var mı? Papazların bu bilinen betimlemeleri çok kolay anlaşılıyor. Bunlar insanların şaşırtıcı benzerliğini saptar. Ben bilincinin dereceleri Tanrı karşısındaki ünvan. Bu kitabın birinci bölümünü kesintisiz ben bilincinin bir derecelenmesi olarak vurgulanmıştır. Öncelikle sonsuz benin farkında olmayan insan, daha sonra sonsuzluğu barındıran bir ben bilincine sahip olan insan ve bu bölümlerin içerisinde yeniden dereceler saptanmıştır. Şimdi tüm bu gelişimin diyalektik terimlerini tersine çevirelim. Şunlarla karşılaşırız. Şu ana kadar bilincin bu derecelendirilmesine insan beninin ölçtü insan olan benin görüş açısından bakılmıştır. Ama bu aynı ben tanrı karşısında bu olayla birlikte yeni bir nitelik veya nitelendirme kazanmaktadır artık yalnızca insansal bir ben olmayıp aynı zamanda yanılgıya düşülmemesi umuduyla teolojik ben Tanrı karşısındaki ben olarak adlandıracağım şeydir ve Tanrı karşısında olma bilinci ile şimdi Tanrı'nın ölçüsüne giren insansal ben bu durumda ne kadar sonsuz bir geleceğe sahip oluyor İnekleri karşısında yalnızca bir ben olan inek çobanı ancak oldukça alt düzeyde bir ben olacaktır. Aynı şekilde köleleri karşısında bir ben olan hükümdar yalnızca alt bir bendir ve aslında bir ben bile değildir çünkü her iki durumda da ölçü eksiktir. Ölçü olarak yalnızca anne babası olan çocuk yetişkin olduğunda ölçü olarak devleti gördüğü zaman ben olacaktır. Ama Tanrı insanın ölçüsü haline geldiğinde ben'e ne kadar sonsuz bir nitelik verecektir. Ben'in ölçüsü her zaman ben'in önündeki şeydir ve bu ölçünün ne olduğunu tanımlamaktadır. Her zaman yalnızca aynı türden büyüklerin toplanabilmesi gibi her şey bu durumda niteliksel olarak kendi ölçüsüyle özdeştir. Aynı zamanda törel bir kuralı olan ölçü, o halde ölçü ve kural, şeylerin niteliğini ifade eder. Bununla birlikte özgürlük dünyasında durum aynı değildir. Burada kuralına ve ölçüsüne özdeş nitelikte olunmasına da bu niteliksizleştirmeden kişinin kendi sorumludur. Nitelendirme söz konusu olduğunda her şeye rağmen değişmez kalsalar da hiç olmadığımız şeyleri ortaya çıkarırlar. Kuralımız ve ölçümüz. Eski dogmatik hatalı değildi ve yukarıdaki fikre bir kezden fazla başvurmuştur. Buna karşılık daha yeni olan bir okul onu anlama ve anlamına sahip olma yetersizliği nedeniyle bu fikri yanlış kullanmıştır. Bazen bazı pratik yanlışlıklara rağmen günahın korkunçluğunun Tanrı karşısında olmaktan kaynaklandığını zannetmesine rağmen Hatalı olmadığını söylüyorum. Bu şekilde cehennemin cezalarının sonsuzluğu kanıtlanıyordu. Daha sonra daha usta hale gelinerek şöyle dendi. ''Günah günahtır ve ister Tanrı'ya karşı ister Tanrı'nın önünde işlensin daha büyük bir hale gelmez.'' Yalın görüş, hukukçular ağır suçlardan söz ederken suçun resmi bir görevliye karşı mı yoksa bir özel kişiye karşı mı işlendiğini araştırmalarına ve cezayı anne ve babayı öldürmeye veya basit öldürmeye göre değerlendirmelerine karşın böyle düşünmekteler. Hayır, dogmatik tanrıya karşı olmanın günahı sonsuz bir noktaya çıkardığını söylerken haksız değildi. Yanlışlık, Tanrı'yı bir şekilde bizim dışımızda düşünmek ve böylece her zaman O'na karşı günah işlemmediğini kabul etmektir. Çünkü Tanrı, örneğin bir polis gibi hiçbir biçimde bizim dışımızda değildir. Bunun üzerinde duralım. Ben'in Tanrı fikri vardır ama bu, O'nun Tanrı'nın istediğini istememekten ve O'na karşı gelmekten alıkoymaz. Tanrı karşısında sadece bazen günah işlenmez. Çünkü her günah Tanrı'nın önündedir. Veya daha doğrusu, insansal bir yanlışlığı günah yapan şey, suçlunun Tanrı karşısında olduğunun bilincidir. Umutsuzluk, ben bilincinin oranı ölçüsünde yoğunlaşır. Ama ben, kendi ölçüsü oranında ve ölçü Tanrı olduğunda sınırsız bir biçimde yoğunlaşır. Ben Tanrı fikriyle büyür ve bunun karşılığında Tanrı fikri benle büyür. Somut bireysel benimizin sonsuz bir bene dönüşebilmesi ancak Tanrı karşısında olma bilinciyle mümkündür. Ve bu durumda Tanrı önünde günah işleyen ve bu sonsuz günahı işleyen bendir. Hakkında söylenebilecek her şeye rağmen Pagan, Bencillik de bir Hristiyan'da bulunacak bencillik kadar nitelikli olmaktan çok uzaktaydı. Çünkü Pagan'ın beni Tanrı karşısında değildi. Pagan'ın ve doğal insanın tek ölçüt olarak yalnızca insansal beni vardır. Paganizmin günahın içerisinde yer aldığını söylemek yüksek bir görüş açısından belki de hatalı değildir. Ama aslında paganın günahı yalnızca umutsuzca tanrının bilinme işidir. Tanrı karşısında olunduğunun bilinme işidir. Aslında dünyada tanrısız olarak var olmaktır. Ama diğer bir bakış açısından pagan’ın günahkarlığı dar anlamda yatsınabilir. Çünkü Tanrı karşısında günah işlenmemektedir. Ve her günah tanrı karşısındadır. Kuşkusuz bir anlamda da yaşamda, onu çoğu zaman günahsız bir biçimde görevden kurtarması gereken şey pelajcılığın hafifliğidir. Bu onu kurtarmıştır ama bu durumda günahı başkadır ve bu da hafifliktir. Buna karşın daha az kesin olmayan bir biçimde çok katı bir Hristiyan eğitim çoğu zaman birini günahın içine itmiş olabilir. Çünkü Hristiyanlığın tüm görüş tarzı onun için özellikle yaşamın, Önceki dönemlerinde çok acımasız gelmiş olabilir ama bunun tersi olarak günahın daha derin olan bu fikri ona yardım etmiş olabilir. Tanrı karşısında umutsuz olarak kendini olunmak istenmediği veya kendi olunmak istendiği zaman günah işlenir. Ama diğer bakımlardan belki de avantajlı olan bu tanım, Diğerleri arasında ve özellikle günahı her zaman karşı gelme biçiminde tanımlayan İncil'e uygun olarak çok fazla tinsel yapıda değil mi? Öncelikle bir günah tanımının hiçbir zaman çok fazla tinsel olmaması gerektiğini söylemeliyiz. Tanım günahı ortadan kaldıracak kadar tinsel olmadıkça, çünkü günah tam da zihnin bir kategorisidir, daha sonra niçin çok fazla tinsel? Cinayetten, hırsızlıktan, zinadan, vesaireden söz etme eksikliğinden mi? Ama bu durumda bunlardan söz etmiyor mu? Tanrı'ya karşı bir inatlaşmayı, buyruklarına meydan okuyan bir karşı gelmeyi içermiyor mu? Buna karşın günah ile ilgili yalnızca bu tür hatalardan söz etmek bir noktaya kadar. Tüm yaşamın daha az günahkarlığı, çok iyi bildiğimiz günahkarlığı içermemesi söz konusu olmaksızın tüm bu bakımlardan insanlarla uyum içinde olabilmeyi kolayca unutmaktır. Parlak kusurlarımız, saçma olduğu zaman inadımız, benimizin tüm istekleri ve en gizli tüm düşünceleri için Tanrı'nın hakkımızdaki tasarımlarındaki en küçük işaretleri, izlemedeki uysallığı, ve kavrayıştaki algılama inceliği için Tanrı'ya itaat konusunda borçlu olduklarının hiçbirini bilmiyor veya bilmek istemiyor. Bedenin günahları, ben'in en aşağı bölümlerinin inadıdır. Ama şeytan bu şekilde durumumuzu daha da kötüleştirerek özel tip bir şeytanı defalarca öldürmüyor mu? Çünkü dünyanın gidişi budur. Önce kırılganlık veya güçsüzlük nedeniyle günah işlenir. Daha sonra, evet, daha sonra Tanrı'ya başvurma öğrenilebilir ve onun yardımıyla her günahtan bizi kurtaran inanca varılabilir. Ama burada bundan söz etmeyelim. Daha sonra güçsüzlüğünden umutsuzluğa düşülür veya bir farisi olunur ve Umutsuzluğu belirli yasal bir adalete ulaşır ya da umutsuzluk sizi günahın içine atar. O halde formülümüz günahın düşünülebilir tüm biçimlerini ve tüm gerçek biçimlerini kapsamaktadır. Böylece formül tam da nihai çizgisini ortaya çıkarmaktadır. Umutsuzluk içinde çünkü günah bedenin ve kanın bozukluğu olmayıp zihnin bu bozukluğa rıza göstermesidir ve Tanrı karşısında olmaktır. Formül yalnızca cebirsel bir formüldür. Günahları tek tek betimlemeye koyulmak bu küçük kitabın çerçevesi içerisine giremeyecektir ve diğer taraftan böyle bir girişimin başarı şansı da olmayacaktı. Burada önemli olan yalnızca tanımın halkaları içinde tüm biçimleri kapsamasıdır. Bu tanımın zıttı olarak ortaya konularak doğrulandığı zaman görülebileceği gibi yapılan şey, tüm bu kitapta güvenli bir şamandıran üstündeymişim gibi üstünde kendimi yönlendirdiğim inancın tanımıdır. Oysa inanmak şudur, kendi olarak ve kendi olmayı isteyerek kendi öz saydamlığı içinde Tanrı'nın içine dalmaktır. Ama çoğu zaman günahın zıttının hiçbir şekilde erdem olmadığı göz ardı edilmiştir. Günahın ne olduğunu ve her zaman Tanrı karşısında olduğunu bilmeyerek tamamen insansal bir ölçüyle yetinen, daha sonra çok pagan görülmüştür. Hayır, günahın zıttı havarilerin Romalılara söylediği gibi inançtır. İnançtan kaynaklanmayan her şey günahtır ve günahın zıttının erdem olmayıp inanç olması Hristiyanlığın en belli başlı tanımlarından biridir. Günahın tanımı skandal olasılığını içerir, skandal üzerine genel gözlem. Günahın ve inancın bu karşıtlığı Hristiyanlığa egemen olur ve bunları Hristiyanlaştırırken derin bir nitelik kazanan tüm törel kavramları değiştirir. Bu karşıtlık, Hristiyan'ın egemen ölçüsüne dayanır. Tanrı'nın karşısında olmak veya olmamak. Bu ölçüt, Hristiyanlık için belirleyici olan bir başka ölçüte yol açar. Saçmalık, çelişki, skandal olasılığı. Bu ölçüt, Hristiyanlığı tanımlamak istediğimiz zaman çok önemlidir. Çünkü her spekülasyona karşı Hristiyanlığı koruyan skandaldır. O halde skandal olasılığı nerededir? Ama öncelikle bu noktada insan gerçekçiliğinin Tanrı karşısında tek tek var olması gereklidir. Ve ikinci noktada birincinin sonucu olarak günahının Tanrı'yı da içine alması gerekir. Kişiyle Tanrı'nın bu baş başalığı hiçbir zaman filozofların kafasına girmeyecektir. Onlar ancak bireyleri hayali olarak tür içinde evrenselleştirirler. Bu, aynı zamanda Tanrı karşısında olmanın veya olmamanın, hiç başka bir şey katmaksızın veya eksiltmezsizin, günahın yalnızca günah olduğunu kuşkulu bir Hristiyanlığa kabul ettiren görüştür. Kısaca, ölçüt yok edilmek istenmektedir. Tanrı karşısında bu amaçla genelde çok garip bir biçimde üst bilgelik, eski paganizm anlamına gelen bir üst bilgelik yaratılmaktadır. İç karartıcı karanlıkları, katılığı vesaireleri nedeniyle Hristiyanlığa silin olunuyorsa, bunun nedeninin Hristiyanlığın insanların artık onun anlamayacağı kadar yükselmiş olmasından, Ölçüsünün çok olağanüstü bir varlık yapmak istediği insanın ölçüsü olmamasından kaynaklandığını açıklamanın zamanı gelmiştir. Bu aynı zamanda skandal olan şeyin basit bir psikolojik açıklamasının aydınlatılacağı ve diğer taraftan içinden skandalın çıkartılacağı bir Hristiyanlığın savunulmasının tüm saçmalığını gösterecek şeydir. Çünkü skandal olasılığı artık zorunlu olmadığı andan itibaren Hristiyanlığın sonsuz ve temel bir parçası olmaktan çıktığı andan itibaren İsa insana özgü anlamsızlığın içine düşer. Ve böylece skandal olasılığını yok etmek yerine ona karşı faydasız görüşlerini tedirgince ileri sürer. Şöyle bir olay düşünelim yoksul bir işçi ve dünyanın en güçlü imparatoru ve bu imparatorun birdenbire bu işçiyi arattırma isteğine kapıldığını varsayalım. Hükümdarın varlığını bildiğini hiçbir zaman hayal etmemiş ve hiçbir zaman bu düşünceye bile cesaret edememiş olan kendisini, bir kez bile olsa hükümdarı görmeyi bile mutluluk sayacak olan ve bunu çocuklarına ve torunlarına yaşamının en önemli olayı anlatacak olan bu işçiyi hükümdar aratsa ve üstelik onu damadı olarak istediğini belirtse ne olurdu? Bu durumda tüm insanlar gibi işçi de az veya çok bundan huzursuz olurdu, kafası karışırdı. Olay ona oldukça tuhaf ve anlamsız gelirdi. Kimseye tek bir kelime etmeye cesaret edemezdi. Çünkü kendi içinden çevresindeki her kişinin düşüneceği şeyi geçirirdi. Hükümdar onunla alay etmek istiyordu. Tüm şehir ona gülecekti. Gazeteler karikatürünü yapacaklardı ve dedikoducu kadınlar prensin kızıyla olacak nişanlarının şarkısını yayacaklardı. Ama buna rağmen Hükümdarın damadı olmak, görünen pek yakın bir gerçek değil mi? Ve işçi, duyuları aracılığıyla hükümdar için olayın nereye kadar doğru olduğundan emin olabilir. Ya hükümdar zavallı yoksulla sadece alay etmeyi, geri kalan günlerinde onu umutsuzluğa itmeyi ve sonunda onun akıl hastanesinde yaşamını bitirmesine yardım etmeyi düşünüyorsa? Çünkü burada çok kolay tersine dönülebilecek bir aşırılık söz konusu. İşçi ufak bir lütfu anlayabilir ve şehir halkı da. İyi yetişmiş, saygıdeğer toplum ve tüm şarkı satıcıları, kısaca bu büyük kasabanın ile çarpılan yüz bin adet ruhu. Oturanların sayısı bakımından kuşkusuz çok büyük olan bir şehir. Ama olağanüstüyü değerlendirmek ve anlamak bakımından hemen hemen küçük bir kasaba olan bu şehir. Bunu akla uygun bulabilir ama bu olay hükümdarın kızıyla evlenmek, her şeye rağmen abartılmış bir şeydir. Ve şimdi dışsal olmayıp içsel olan bu gerçeği varsayalım. Bu durumda iş, işçiyi herhangi bir gerçekçiliğe götürecek somut hiçbir şey yoktur. Öyle olmasa da her şeyin dayandığı inanç, tek başına buna inanmak için yeteri kadar alçakgönüllü bir cesaret sahip olurdu. Bir cesaret hiçbir zaman inanmaya götürmez. Ve bu durumda bu cesarete kaç tane işçi sahip olabilecektir. Ama buna rağmen cesarete sahip olamayan kişi utanca batacaktır. Bu olağanüstü şey onda hemen hemen kişisel alayın etkisini gösterecektir. Belki de bu durumda safça şunu itiraf edecektir. İşte benim için çok yüksek şeyler ve bunları kafam almaz. Doğruyu söylemek gerekirse bana bu biraz delilik gibi geliyor. Peki ya Hristiyanlık? Verdiği ders, bu kişinin her kişi gibi diğer taraftan kim olursa olsun koca, hizmetçi, bakan, tüccar, berber vesaireler Tanrı önünde var olduğudur. Yaşamı sürecinde bir kez kralla konuştuğu için belki de gururlanacak olan bu kişi şu veya bu kişiyle çoktan dostluk ilişkisi kuran birisi olacak bu insan Tanrı'nın karşısındadır, gerektiğinde her zaman dinleneceğinden emin olarak Tanrı ile konuşabilir ve Tanrı'nın içtenliği içinde yaşamın sunulduğu kişi odur. Hatta daha fazlası. Tanrı bu insan için, onun için dünyaya gelmiş, bir bedene bürünmüş, acı çekmiş ve ölmüştür ve bir armağan bu yardımı kabul etmesi için ona ricada bulunan, ona yalvaran, bu acılarla dolu olan Tanrı'dır. Gerçekte dünyada aklı kaybetmek için bir neden varsa, bu neden değil midir alçakgönüllü bir yüreklilik yoksulluğu nedeniyle buna inanmaya cesaret edemeyen insanlar topluluğu ama eğer utanca batarsa bunun nedeni olayın onu aşmasıdır onu kafasına sokamamasıdır burada açık sözlülüğe sahip olunmamasıdır ve işte bu nedenle onu boğacak noktada olduğu sürece bunu ondan ayırmak onu yokluğa deliliğe aptallığa çevirmek gereklidir çünkü skandal nedir? Mutsuz benidir. O halde kıskançlıkla akrabadır. Ama kendimize dönen bir kıskançlıktır dahası. Kendinden başka hiçbir şeye saldırmayan bir kıskançlıktır. Doğa insanı duygusal darlığı içinde Tanrı'nın onun için hazırladığı olağanüstü'yü kendine alma yetersizliği içindedir. Aynı zamanda utanca batmaktadır. Skandal, insanın beğendiği şeye yönelttiği tutkuya göre değişir. Daha bayağı olan, hayalsiz, tutkusuz, beğenmek için fazla yeteneği olmayan yapılar, utanca kuşkusuz çok iyi batarlar ama şöyle demekle yetinirler. Bunlar kafama girmeyen şeyler, onları aldırmıyorum. Kuşkucular böyle konuşurlar ama bir insan olağanüstülüğün altında hayranlıkla küçülmesi koşuluyla ne kadar çok tutkuya, ve düş gücüne sahipse ve böylece bir anlamda ne kadar çok inanca yani imana olabilirliğine yaklaşırsa, o denli tutkulu bir şekilde bu olağanüstüyü çıkarıp atana, yok edene ve çamuru içinde tepinircesine kadar ona karşı konumunu almaya geçer. Skandalın gerçek bilimi ancak insan kıskançlığı incelenerek ölçülür. Program dışı olan bu incelemeyi ben her şeye rağmen yaptım, ve aslında bundan gurur duyuyorum. Kıskançlık gizlenen bir hayranlıktır. Hayranlığına teslim olarak mutluluğun olanaksızlığını hisseden hayran, kıskanmayı seçer. Bu durumda içinde şimdi aslında hayran olduğu şeyin söz konusu olmadığı, yalnızca tatsız bir aptallık, tuhaflık, aşırılık olduğu başka bir anlatıma sarılır. Hayran olma kendini mutlu bir biçimde bırakmadır. Kıskançlık ise ben'in mutsuz bir dileğidir. Aynı şey skandal içinde geçerlidir. Çünkü insandan insana hayran olma, kıskançlık olan şey, insandan tanrıya tapınma, tapma şeklinde skandal hale gelir. Çünkü insansal bilgeliğin toplamı altın olmayıp bir süs olan, aşırıya kaçmayan bir şeydir. Fazlalık veya eksiklik her şeyi bozar. Bu mal bir bilgelik gibi elden ele dolaşır. Bedeli hayranlıkla ödenir. Akışı çalkantıları bilmez. Çünkü tüm insanlık değerini güvence altına alır. Bu durumda bazen bu vasatlığı aşan bir deha belirir ve bilgeler onun deli olduğunu ilan ederler. Ama Hristiyanlık bir aşırı olmayanın ötesine dev bir adımla saçmalığın içine kadar atlar. Ve Hristiyanlık buradan yola çıkar ve skandal da buradan yola çıkar. Şimdi Hristiyanlığı bu şekilde aldatılan insanın değersiz bilgisini savunmasının olağanüstü aptallığı görülüyor. Ve hala bilinçsiz olan bu taktiğin Hristiyanlığı kurtarmak için sonunda savunmasını yapacak kadar acınacak bir şeye dönüşecek, onu meydana getirerek nasıl el altından skandala bağladığı görülüyor. Hristiyanlıkta Hristiyanlığın savunusunun ilk yaratıcısının başka bir Judas olduğu ve o kadar doğru ki. O da bir öpücükle ihanet ediyor. Ama bu aptallığın öpücüğü. Savunmak her zaman gözden düşürür. Altında dolu bir antreposu olan ve tüm altınlarını yoksullara vermek isteyen birini düşünelim. Ama aynı zamanda iyilik girişimine bu girişimin savunulabilecek her şeyini üç noktada kanıtlayan bir savunmayla başlama aptallığına düşerse insanların bu kişinin yaptığın iyilik olup olmadığını kuşku duymaları için başka bir şey pek gerekmeyecektir. Ama Hristiyanlık için durum nedir? Onu savunan kişiyi inançsız olarak ilan ediyorum. İnansa inancın Coşkusu hiçbir zaman bir savunma olmayıp her zaman bir hücumdur, bir zaferdir. Bir mümin muzaffer bir kişidir. Aynı durum Hristiyanlık ve skandal içinde vardır. Aynı şekilde skandalın olasılığı günahın Hristiyanlığa özgü tanımının içinde vardır. Tanrı'nın karşısında bulunmanın içindedir. Bir pagan, bir doğa insanı istekle günahın varlığını kabul edeceklerdir. Ama bu Tanrı önündedir, onsuz günah aslında var olmaz ama onlar için çok fazladır. Onların gözünde bu, insan varoluşuna aşırı önem vermektir. Ama onlar buradakinden farklı bir biçimde aşırı önem verirler. Daha az önemli olması koşuluyla bu varlığı isteyerek kabul edeceklerdir. Ama aşırı olan her zaman aşırıdır. Günahın Sokratesçi Tanımı Günah işlemek bilmemektir. Bilindiği gibi bu Sokrates'ten gelen her şey gibi her zaman dikkate değer kalan Sokratesçi tanımdır. Bununla birlikte bu anlatım Sokratesçi birçok anlatımın kaderine sahip olmuştur. Ve daha da öteye geçme gereksinimini hissetmek öğrenilmiştir. Kuşkusuz Sokratesçi bilgisizlikte tutunmanın olanaksızlığını hissederek, çünkü her kuşakta her şeyin bilgisizliğine bir ay bile olsa katlanabilen ve yaşamlarıyla da bunu ifade etmeyi bilen kaç kişi olacaktır. Bu nedenle Sokratesçi tanıma dayanmanın getirdiği zorunluluk içinde bu tanımı savmak bir yana, kafadaki Hristiyanlıkla birlikte yararlanmak istiyorum. Çünkü bunun... Bu tanım, öz olarak eski Yunan'a özgü bir tanım. Böylece Hristiyan kesinliği olmayan başka bir tanım, yani başlı yollara sapan tanım, her zamanki gibi burada kendi boşluğunu keşfedecektir. Sokratesçi tanımın eksikliği de bu bilgisizliğin kesin anlamını, kökenini, vesairelikle belirsizlik içinde bırakmadır. Diğer bir anlatımla, günah bilgisizlik bile olsa, ki bir anlamda bu inkar edilemez, burada kökten bir bilgisizlik görülebilir mi? Yani hiçbir şey bilmeyen ve şimdiye kadar gerçek hakkında hiçbir şey öğrenmemiş kişinin durumu nedir? Veya bu daha sonradan edinilmiş bir bilgisizlik midir? Eğer öyleyse, bu durumda günahın köklerini bilgisizliğin dışında bir yere sokması gerekir ve bunun kendi içimizde bilgimizi karartmaya çalıştığımız bu etkinliğin içinde olması gerekir. Ama bunu kabul etsek bile, Sokratesçi tanımın sürekli ve direngen olan bu eksikliği yeniden belirir. Çünkü bu durumda insanın bilgisini karartma noktasında bunun tam bilincinde olup olmadığı sorulabilir. Bunun nedeni o karartmaya başlamadan önce bilgisinin biraz bulanıklaşmış olmasıdır ve bu soru yeni baştan sorulur. Buna karşın eğer bilgisini karartma noktasında bunun bilincindeyse bu durum günah olarak yani sonuç olarak her zaman bilgisizlik olmasına rağmen bilginin içinde olmayıp istencin içindedir ve böylece aralarındaki ilişkiler hakkında kaçınılmaz soruyla karşı karşıya kalınır. Bu ilişkilerin ve burada günlerce soru sormaya devam edilebilir, içine aslında Sokratesin tanımı girmez. Kuşkusuz Sokrates bir ahlakçıydı. Ve bu konuda ilkti ve kendi alanında ilk olarak kalacaktır. Ama bilgisizlikten yola çıkıyor. Düşünsel olarak bilgisizliğe hiçbir şey bilmemeye yöneliyor. Bununla töler olarak, Bilgisizlikten çok daha başka bir şeyi anlıyor ve bilgisizlikten yola çıkıyor. Ama buna karşın Sokrates'in dinsel ahlakçılıkla ilgili hiçbir şeyi yoktur. Ve Hristiyanlık bakımından da dogmatiklerle hiçbir şeyi yoktur. İşte bu nedenle aslında hiçbir şekilde Sokrates Hristiyanlıkta başlayan tüm bu çalışmanın içine, günahın varsayıldığı bu önceliğin içine girmez. Günah Hristiyanlığa özgü açıklamasını ilk günahta bulmaktadır ve bu araştırmanın yalnızca yakın olduğu bir dogmadır. O halde Sokrates kuşkusuz günahın tanımının bir eksiği olan günahın kategorisine kadar götürmez. Bu nasıl? Eğer günah aslında bilgisizlik ise gerçekte varlığı yok olur. Çünkü bunu kabul etmek zaten Sokrates gibi haklılığın ne olduğunu bilerek hiçbir zaman haksızlık yapılamayacağına veya bunun haksızlık olduğunu bilerek haksızlık yapılamayacağına inanmaktadır. O halde Sokrates iyi tanımladıysa günahın hiçbir varlığı yoktur. Aman dikkat! İşte Hristiyan görüş açısından tamamen geçerli olan ve hatta son derece doğru olan şeydir. Ve Hristiyanlığın lehine olarak kanıtlanması gereken şeydir. Tam da Hristiyanlık ile Paganizmin arasında radikal bir yapı farkı koyan kavram günahtır. Günah donkrintlidir. Aynı şekilde Hristiyanlık çok mantıklı olarak hatta günahın ne olduğunu ortaya çıkarmak için Tanrı esinin gerektiğine inanmaktadır. Çünkü yüzeysel bir görünüşün aksine Paganizm ile Hristiyanlık arasındaki yapı farkı insanlığın kurtuluşu donk kaynaklanmaktadır. Hayır, çıkışı çok daha derinden yapmak. Günahtan, günah donklininden yola çıkmak gerekir ki bunu zaten Hristiyanlık yapmaktadır. O halde paganizm bir Hristiyanın doğruluğunu kabul etmesi gereken bir günah tanımı veriyorsa, Hristin, Hristiyanlığa karşı çok tehlikeli bir itirazda bulunuyor. O halde Sokrates'in günah tanımında ne eksiktir? İstenç, meydan okuma. Eski Yunanistan'ın düşünsel dünyası, birinin bilgisiyle doğru olanı seçerken haksızlık yapılabildiğini anlamayacak denli fazla mutluydu. Fazla saftı, fazla estetikti, fazla ironikti, fazla alaycıydı, fazla günahkardı. Helenizm, zekanın kategorik bir buyruğunu zorla kabul ettiriyordu. Sokrates'in zamanında ve daha da çok günümüzde, insanlığın Sokrates'ci hafif bir diyete gereksinimi olduğu doğruysa, bu da önemsenecek bir gerçektir. Ve bizim şişmiş, verimsizleşmiş, içi boş aşırı bilgi içinde yitmiş zamanımızda, bunu vurgulamakta yarar vardır. Tüm bu en üst gerçekleri anladığına ve sevdiğine göre, Onları büyük bir doğrulukla bir anlamda soyutluk düzleminde geliştirme konusundaki bu çok sık görülen büyük ustalık karşısında gülmek ve ağlamak gerekmiyor mu? Evet, anladıklarını değil anlamadıklarını açığa çıkaran ve insanların yaşamı üzerinde hiçbir etki oluşturamayan bu kadar bilgiyi ve anlamayı görünce gülelim ve ağlayalım. Üzücü olduğu kadar gülünç olan böyle bir uyumsuzluk karşısında istemeden şöyle bağırır. ''Aman Tanrım, anlamış olmaları nasıl mümkündür?'' ''Gerçek olan sadece bu mu?'' Burada eski ahlakçı ve ironist şöyle yanıt verir. ''Hiçbirine inanma dostum, anladıkları hiçbir şey yok. Anlasalardı yaşamları bunu gösterirdi ve eylemleri bilgilerini yansıtırdı. Çünkü anlamaktan anlamaya fark vardır ve anlayan kişi tabii ki faydasız bilimin tarzında değil, İroninin tüm gizemlerine birden girer. Çünkü hücum ettiği şey tam da bu ikirciliktir. Bir insanın bir şeyi gerçekten bilmemesinin komik bulmak oldukça niteliksiz bir komikliktir. Ve ironiye uygun değildir. Daha fazlasını bilmedikleri zaman dünyanın dönmediği fikriyle yaşamış bunca insanın var olmasının temelde komik yönü var mıdır? Kuşkusuz çağımız kendi yönünden... Fizikte daha ilerlemiş bir çağa göre aynı etkiyi yapacaktır. Buradaki çelişki derin bir uyumu olamayan farklı iki dönem arasındadır. Bu nedenle rastlantısal karşıtlıkları komiklikten tamamen yoksundur. Ama aksine işte iyiliği söyleyen biri ve sonuçta bunu kavramıştır. Ve daha sonra eyleme geçme zamanında onu yanlış yaparken görmek ne kadar komiktir ve heyecan içinde terle birlikte gözyaşlarından boğuluncaya kadar ağlamaklı olan birinin özveri üzerine olan söylevi, gerçeğe adanan bir yaşamın tüm yüceliğini saatlerce okumaya veya dinlemeye gücü olması ve bir an sonra 1, 2, 3, 180 derece dönmesi ne kadar sonsuz bir komikliktedir. Kendi yoksul gücüyle yavaş yavaş kuruyan gözlerle ter içinde yalanın başarıya ulaşmasına çalışmak ne komikliktir. Ve bir hatibin, aksanın ve jestin gerçeğiyle heyecanlanarak veya heyecanlandırarak çizdiği gerçek resmiyle, seni titretmelerden kurtarması ve tamamen hayranlık uyandıran bir davranış dengesiyle, bir bakış küstahlığıyla, yürüyüş düzgünlüğüyle, Kötülüğün ve cehennemin tüm güçlerinin meydan okuması da son derece komiktir. Ve hemen hemen anında tüm aşırı süsüyle birlikte en büyük serüvenini yaşayan bir ödlek gibi papuçsuz kaçabilmesi de ne kadar komiktir. Ve tüm gerçeği dünyanın tüm yoksullukları, tüm bayağılıklarım anlayan ve daha sonra onları tanımayan birini görmek ne kadar komiktir. Çünkü bu aynı Hemen hemen aynı insan, aynı anda bu aynı basitliklere ve yoksulluklara karışmaya, onlardan böbürlenme payı çıkarmaya koşacak, daha doğrusu onları tanıyacaktır. Of be! Birinin, İsa'nın nasıl yoksul aşağılanan, alay edilen ve İncil'in söylediği gibi tükürükler altında kalan bir hizmetkarın alçak gönüllü dış görünüşünü aldığını, çok iyi anladığını ileri sürdüğünü görmek ve aynı insanın dünyanın içinde kendini iyi hissettiği, en iyi baranak olarak yerleştiği bu yerlerine özenle uçtuğunu görmek. Yaşamını korumak için bu kadar büyük bir kaygıyla sağdan ve soldan gelen en küçük hava akamını bertaraf etmeye çalıştığını görmek. Onu bu kadar mutlu, tanrısal olarak, bu kadar mutlu, bu kadar sevinçli, Evet, tabloda hiçbir şeyin eksik olmaması için, bunun için Tanrı'ya şükredecek noktaya kadar coşkuyla girmektir. O halde, evrensel saygıyla ve sevgiyle bu kadar sevinçli olduğunu görmek. Kendi kendime çok kez, Sokrates, Sokrates, Sokrates. Bu insanın farkına vardığını söylediği, şeyin gerçekten farkına varması mümkün müdür? Sokrates'in doğruyu söylediğine inanarak kendi kendime bunları diyorum. Çünkü kendime rağmen Hristiyanlık bana çok katı geliyor ve deneyimim bu insandan hala yalancı bir sofu oluşturmayı reddetmektedir. Kesinlikle yalnızca sen Sokrates, neşeli bir arkadaş olarak bu insanı gülmek için iyi bir ganimet, bir maskara haline getirerek onu bana açıklıyorsun. Şaşırmıyorsun, hatta bunda başarılı olmak koşuluyla o insanı komik bir şey olarak kullanmama hak veriyorsun. Sokrates, Sokrates, Sokrates. Eğer bunun bir yararı olacaksa bu üçlü çağrıyı on defaya çıkarabiliriz. Dünyanın bir cumhuriyete gereksinimi olduğunu zannediyoruz. Yeni bir sosyal düzene, Yeni bir dine gereksinimiz olduğunu zannediyoruz. Ama tüm bu bilimle karışmış bir dünyanın bir Sokrates'e gereksinimi olduğunu kim düşünüyor? Doğal olarak bunu bir kişi veya birçok kişi düşünseydi, ona daha az gereksinim olacaktı. Kaybolunduğu zaman en fazla eksik olan şey, her zaman en az kuşku duyulan şeydir. Çünkü onu düşünmek kendini yeniden bulmaktır. O halde çağımızda gerekli ve belki de tek gereksinimi olan buna benzer bir töre ve ironi düzeltimidir. Çünkü bunun kaygılarının en sonuncusu olduğu açıktır. Sokrates'i aşmak yerine onu anlamak ile anlamak arasındaki farka geri dönmek ve en korkunç sefaletimizden kurtulmak için ortaya çıkmış nihai bir kazanca döner gibi değil de çünkü bu durumda iki tür anlamak arasındaki fark yok olmakta, günlük yaşamımıza nüfus eden ahlaksal bir görüşe döner gibi geri dönmekte büyük bir kazancımız olacaktır. Böylece Sokratesçi tanım kendini aşağıdaki şekilde kurtarmaktadır. Eğer biri doğruyu yapmıyorsa bunun nedeni aynı zamanda onu anlamamış olmasıdır. Bunu yalnızca tasarımlamaktadır. Eğer bunu olumlarsa kaybolur. Eğer onu tüm şeytanlar üzerine ant içerek yenilerse yön değiştirmelerin en büyüğü tarafından sonsuzca uzaklaştırılır. Ama bu durumda haklı olan yalnızca Sokrates'tir. Doğruyu yapan insan her şeye rağmen günah işlememektedir. Ve eğer doğruyu yapmıyorsa bunun nedeni anlamamış olmasıdır. Doğrunun gerçek kavranılışı onu hemen bunu yapmaya itecektir. Hemen anlaşılamamasının yansıması olacaktır. Öyleyse günah işlemek bilmemektir. Ama bu durumda tanım nerede aksıyor? Eksikliği Sokratesçilik tam anlamıyla olmasa da bunun farkına varmış ve ona çare bulmuştur. Anlamaktan eyleme geçmek için gerekli diyalektik bir kategorinin eksikliğidir. Hristiyanlık ise bu geçişten yola çıkıyor ve bu yol boyunca günahla karşılaşıyor, onu istencin içinde gösteriyor ve meydan okuma kavramına varıyor ve böylece temele dokunmak için ilk günah dogması ekleniyor. Çünkü ne yazık ki, anlama konusundaki spekülasyon gizi tam da temele dokunmamaktadır ve hiçbir zaman ipi düğümlememektedir ve işte mucize, sınırsızca dokumayı, yani istediği sürece düğüm atmayı sürdürür. Aksine Hristiyanlık son noktayı paradoks aracılığıyla düğümler. Gerçek bireyin ele alınmadığı saf fikirlerin felsefesinde geçiş gereklidir. Hegelcilikte olduğu yani anlamakta eyleme geçiş hiçbir engele takılmaz. Bu Helenizm'dir. Ve aslında düşünüyorum o halde varımda, düşünceyle varlığın özdeşliğinde tamamen var olan modern felsefenin tüm gizi buradadır. Modern felsefe gerçekten Sokratesçiliğin tam zıttı olan şey, bu araklamayı sizin Hristiyanlık olarak anlamanızı sağlamaktadır. Var olan bireyin söz konusu olduğu gerçek dünyada aksini anlamaktan eyleme, bu ufak geçiş bertaraf edilmemektedir. Bu geçiş her zaman çok hızlıca kat edilmemektedir. Felsefi dilinin yetersizliğinden dolayı Almanca konuşmak gerekirse rüzgarın hızında değildir yön. Aksine burada çok uzun bir sörüven başlamaktadır. Zihnin yaşamının hiçbir şekilde durağı yoktur. O insanı doğruya götürdüğü sayede doğru olanı yapmazsa meydana gelen şudur. Önce bilgi tükenir. Daha sonra sıra istencin kalan şey hakkında ne düşündüğünü öğrenmeye gelir. İstenç, insanın tüm altyapısını yöneten diyalektik bir etmendir. Bilginin ürününü kabul etmezse de bilginin kavradığı şeyi zıttını zorunlu olarak yapmaya koyulmaz. Böyle çekişmeler enderdir. Ama bir zamanın geçmesine izin verir. İstenç şöyle der, yarına kadar bırakacağız aradaki zamanda bilgi gitgide daha anlaşılmaz hale gelir. Ve duamızın aşağı tarafları her zaman üstün gelir ne yazık. Çünkü iyiliği hemen yapmak gerekir. Ve bu nedenle saf spekülasyon içinde düşünceden varlığa geçiş kolaydır. Çünkü burada her şey önceden verilmiştir. Bunlar gözlerini yarı yarıya kapayan istencin o kadar nefret etmediği fazlalıklardır. Ve bu şekilde bilgi yeteri kadar karardığı zaman istençle daha iyi iş yapar. Sonunda bu tam uyuma varır. Çünkü böylece bilgi ötekinin yanına geçmiştir. Ve düzenlediği her şeyi çok iyi doğrulamaktadır. Belki de çok insan bu şekilde yaşamaktadır. Onları kararlara ve aşağı bölümlerinin hissettiği sonuçlara iten törel ve dinsel töre değerlendirmelerini karartmaya çalışmaktalar. Onun yerine içlerinde etik bakımdan yalnızca eğlenme olan estetik ve fizik ötesi bir bilgiyi geliştirmekteler. Ama buraya kadar Sokratesçiliği aştık mı? Hayır. Çünkü Sokrates her şeyin bu şekilde oluştuğunu söylediyse de bu insanımızın her şeye rağmen doğruyu anlamadığının kanıtıdır. Diğer bir anlatımla Helenizm, Birinin bilerek doğru olmayan şeyi yaptığını ve doğruyu bilirken doğru olmayanı yaptığını söyleyecek cesaretten yoksundur ve şunu söyleyerek bir kaçış yolu bulur. Biri doğru olmayan bir şey yaptığı zaman doğruyu anlamamıştır. Burada hiç kuşku yok ve bir insanın daha uzağa gidebilmesinin ve günahın içinde olması nedeniyle onun ne olduğunu kendinden ve tek başına söyleyebilmesi olanaksızdır. Tüm bu söylevleri, aslında günahın güzelleştirilmesi, bir özrü, bir hafifletilmesidir. Bu nedenle Hristiyanlık, insana doğru anlamamanın değil, doğruyu anlamak istememenin, doğruyu istememenin söz konusu olduğunu göstererek, günahkar insanı eğiten Tanrı'nın bir vahyenin zorunluluğunu ortaya koyarak başka bir şekilde başlar. Sokrates, anlayamamak ile anlamayı istememek arasındaki fark hakkında aslında hiçbir şeyi aydınlatmıyor. Buna karşın anlamak ve anlamamak arasında farkı gerçekleştirdiği zaman tüm ironistlerin en büyüğü oluyor. ''Doğru olan yapılmıyorsa bu doğruyu anlamamaktan ileri gelir.'' diye açıklıyor. Ama Hristiyanlık biraz daha ileri gidiyor ve şöyle diyor, ''Bunun nedeni, kendisi de doğru olanı istemeyi reddetmeden kaynaklanan şeyi anlamayı yatsımaktır.'' Ve Hristiyanlık daha sonra doğru olanı anlamaya rağmen doğru olmayan şeyin yapılabileceğini veya doğruyu anlamaya rağmen doğruyu yapmaktan kaçınılabileceğini öğretiyor. Kısaca Hristiyanlığın insana karşı acımasız bir şekilde saldırgan olan günah dokrini, kamusal ara bulucu olan kutsallığın insani suçlamak için dayandığı iddianamesidir. Ama bu Hristiyanlığın insanlar için kavranılmaz olduğu söylenecektir. Ama söz konusu olan anlamaktır. Hristiyanlıktaysa anlamak ruhun günah eğilimi olduğundan inanmak gerekir. Anlamak insansal bir süreçtir, insanın insanla olan ilişkisidir ama inanmak tanrısal olanla ilişkidir. O halde Hristiyanlık anlaşılmazı ama bir esin olduğu için daha az anlaşılmaz olmayan bir şekilde kendisiyle tamamen uyum içinde nasıl açıklar? O halde Hristiyan için günah bilginin içinde değil istencin içinde ortaya çıkmaktadır. Ve istencin bu bozulmuşluğu bireyin bilincini aşar. Mantığın kendisi de buradadır. Yoksa her bireyin günahın nasıl başladığını kendi kendine sorması gerekirdi. O halde burada günah eğiliminin işaretini buluyoruz. Günah eğilimi olasılığı insanı günahın yapısı üzerinde köklerinin derinliği üzerinde eğitmek için bir tanrı esininin gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Doğa insanı pagan şöyle düşünür. Olsun evren ve dünya hakkında her şeyi anlamadığımı itiraf ediyorum. Kesinlikle bir vahiy gerekiyorsa bize tanrısal şeyleri açıklasın. Ama bize günahın ne olduğunu açıklayan bir vahiy gerekli. ''İşte saf saçmalık. Kendimi mükemmelliğe adamıyorum. Bundan çok uzağım. Ama beni mükemmellikten ayıran her şeyi bildiğim ve itiraf etmeye hazır olduğum için günahın ne olduğunu nasıl olur da bilemem.'' Bunu Hristiyanlık şöyle yanıtlar. ''Ama hayır. En az bildiğin şey bu, mükemmellikten olan uzaklığın ve günahın ne olduğu.'' O halde günahın bilgisizlik öz yapısının bilgisizliği olduğu Hristiyanlığa özgü bir gerçektir. O halde günahın daha önceki bölümde verilen tanımı şu şekilde tamamlanmaktadır. Tanrı'nın bir eşinin doğasını bize açıklamasından sonra günah, Tanrı önünde kendi olunmanın istenmediği umutsuzluktur veya kendi olunmanın istendiği umutsuzluktur. Günah bir olumsuzluk olmayıp bir konumdur. Bu aslında ortodoks dogmatiğinin ve genelde ortodoksinin günahı yalnızca olumsuz bir şeye, zayıflığa, tenselliğe, sonluluğa, bilgisizliğe vesairelere indirgeyen her günah tanımını panteist diye reddederek her zaman destekledikleri bir fikirdir. Ortodoksi, savaşın burada verilmesi gerektiğini çok iyi görmüştür. Veya imgemizle söylersek, noktayı düğümlemek, tutmak gerektiğini çok iyi görmüştür. Günah bir olumsuzluk olarak tanımlandığı zaman tüm Hristiyanlığın kabul edilemez olduğunu çok iyi görmüştür. Bu nedenle günah olan şeyden yoksun kalmış insanı eğitmek için vahiyin zorunluluğu üzerinde bu kadar durmaktadır. Bundan dolayı bunun bizde inancı uyandırması gerekir. Çünkü bu bir dogmadır. Tabii ki paradoks, inanç ve dogma arasında tüm pagan bilgeliğe karşı emin destek ve siper olan üçlü bir bağıntı oluşturur. İşte ortodoksi budur. Spekülatif olarak adlandırılan ve kuşkusuz felsefeyle oldukça sıkıntılı ilişkileri olan bir dogmatik, tuhaf bir küçümsemeyle günahın bir durum olduğu Donkrenine anlamaktan övünç duymuştur. Ama eğer bunu yapıyorsa günah bir olumsuzluktur. Her anlamanın gizi anlamı eyleminin kendisinin her zaman ortaya koyduğu durumu aşmasıdır. Kavram bir durumu ortaya koyar, ama bu durum onu anlamı olgusunu yatsır. Din bilginlerimiz bir noktaya kadar bunun farkına varmakla birlikte yakalarını bu işten ancak kendilerini bir güven perdesinin arkasına saklayarak sıyırabilmişlerdir. Oysa bu hiç de felsefeye yakışır bir tutum değildir. İnançlarını her zaman daha görkemli bir biçimde çoğaltarak günahın bir olumlama olduğunu yüceltip, Günahtan bir olumsuzluk meydana getirmenin, panteizm, rasyonalizm, tanrı bilir daha başka ne ama daha fazlası olmadığına ve yanlışlarının dinden dönmekte ve nefret etmekte. Daha doğrusu günah bir noktaya kadar bir konumdur ve anlığın erişebileceği bir düzeydedir ve din bilginlerimizin iki yüzlülüğü aynı konuya değinen başka bir noktayı açığa çıkarmaktadır günahın tanımı ve günahı tanımlama biçimi pişmanlığın tanımına bağlanmaktadır. Ve olumsuzluğun olumsuzluğunu bulmak onlara o kadar çekici gelmiştir ki, günahı ele geçirmişler ve böylece onu pişmanlığa uygulamışlar ve bu şekilde günahtan bir olumsuzluk meydana getirmişlerdir. Ölçülü bir düşünürü, mantığın gramerle, ya da matematikle olan ilk ilişkilerini anımsatan bu saf mantığın, gerçeğin düzeninde nitelikler dünyasında geçerli olup olmadığını, nitelikler diyalektiğinin her bakımdan başka bir diyalektik olup olmadığını, geçişin burada başka bir rol oynayıp oynamadığını aydınlatırken görmekten memnun olurduk. Sonsuzluğun görüş açısından sonsuz bir biçimde vesaire ardarda arda geliş yoktur. Her şey vardır ve geçiş yoktur. Bu soyut ortamda ortaya koymak kaçınılmaz olarak yok etmekle aynı şeydir. Ama bu şekilde gerçeği ele almaktan gerçekten deliyle yakın olur. Çok soyut olarak mükemmelin eksiği, izlediği de söylenebilir. Ama gerçekte biri otomatik ve doğrudan bir sonuç gibi kendisinin tamamladığı bir çalışmanın tamamladığı sonucunu çıkarırsa bir deri olmayacak mıdır? Günahın ortaya koyduğu saf düşünce ise ve ortam onu kesinleştiremeyeceğimiz kadar hareketli ise günahın bu sözde konumu ile başka bir şey yapılmaz. Ama burada tüm sorumlulukları bir tarafa bırakalım ve yalnızca günahın bir konum olduğu, Hristiyanlığa özgü ilkeyi kavrayabilir ve ilke olarak değil de inanılması gereken bir paradoks olarak ele alalım. Düşüncelerimizdeki karşılaştırma noktaları buradadır. Anlama denemelerinin çelişkisini gözler önüne sermek, sorunu tam yerine koymak demektir. Bu durumda inanma ve inanmama için kendini inanca bırakmanın gerekliliğine kadar açıktır. Ne pahasına olursa olsun anlamak isteniyorsa ve anlama havasını verenin dışında hiçbir şey uygun bulunmuyorsa, düşüncemin çok dar olduğunu değerlendirmesini kabul ediyorum. Düşüncem hiçbir şekilde anlaşılamayacak kadar tanrısal da değildir. Ama Hristiyanlık ancak anlaşılmak zorunda değil de inanılmak zorunda olduğu zaman ve zorunlu olarak ya biri, ya da diğeri ya inanç ya da günah eğilimi olduğu zaman varsa, bu durumda anladığını ileri sürmenin başarısı nerededir? Bir başarıdır veya daha çok anlaşılmayı istemeyen şeyi anlamayı istemek saygısızlık ve düşüncesizlik değil midir? İnsanlar bir kralda kraliyete uygun bir saygınlığı bulmayı daha uygun buldukları sırada, bu kral, tanınmadan yaşama ve diğer insanlar gibi değerlendirilme fikrine kapılırsa bu insanların bunu yapma hakkı var mıdır? Veya karşısında eğilmek yerine istendiği gibi davranmak, kralın isteği karşısında kişiliğini ve düşüncesizliğini düzenlemek değil midir? Bir krala eğer bir kral gibi değerlendirilmek istemiyorsa, tebaasının gösterdiği saygıyı göstererek onu memnun etmek şansı ne kadardır? istencine karşı gelinmeye çalışıldıkça, onu memnun etme şansı ne olacaktır? Hristiyanlığı anlayabilme havasını veren kişiye, diğer insanlar hayran olsun ve onu övsün. Benim için, diğerlerinin anlamak için bu kadar gayret sarf ettikleri, bu kadar spekülatif bir zamanda bizim ne anlamı gücümüzde ne de ödevimiz olmadığımı itiraf etmek, belki de büyük fedakarlık gerektiren, törel bir görevdir. Bununla birlikte çağımızın, bugünün Hristiyanlarının muhtemel gereksinimi Hristiyanlık konusunda bir parça Sokratesçi bilgisizliktir. Sokratesçi diyorum ama ve ne kadar az insan bunu gerçekten bilmiş ve düşünmüştür. Sokrates'in bilgisizliğinin bir tür kaygı ve Tanrı sevgisi olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Yunan dünyasına bilgeliğin başlangıcı olan ve Tanrı kaygısına özgü Yahudi anlayışının bir benzerini getirmiştir. Bilgisiz olması Tanrısallığa yönelik saygısındandır ve bir paganın yapabildiği kadarıyla bir yargıç olarak Tanrı ve insan arasındaki sınırı koruyordu aralarındaki nitelik farkını derin bir uçurum aracılığıyla güçlendiriyordu. Amacı, felsefede, şiirde vesairelerde karşılaşıldığı gibi Tanrı ile insanın birbirine karışmasını engellemektir. Sokrates'in bilgisizliğinin nedeni burada yatar. Bu nedenle Tanrısallık'ta onda bilgilerin en büyüğünü bulmuştur. Ama Hristiyanlık bize, tüm varlığının inançtan başka bir amacı olmadığını öğretmektedir. Aynı zamanda Tanrı ve insan, arasında yapı farkını derin bir uçurumla güçlendirmeye dikkat ederek, inancı, spekülasyon karşısında bilgisizlik aracılığıyla savunmak tam da sofuca bir Sokrates bilgisizliği değil midir? Bu durumda, günahın olumlu yapısını açığa çıkarmak için tek bir mümkün görüş açısı vardır. İlk kısımda umutsuzluğun betimlenmesiyle bir taraftan ben bilincinin gelişiminin diğer taraftan edilgenlikten bilinçli eyleme kadar gider mi yoğunluk gelişiminin ifade ettiği bir gelişme kesintisiz bir biçimde doğrulanmıştır. Kendileri açısından her iki ifade ile birlikte bu şekilde gitgide daha olumlu hale gelen umutsuzluğun dışsal değil içsel kökenini ortaya koymaktadır. Ama daha yukarıda verilen tanımlara göre, beni içeren ve Tanrı fikriyle sonsuz bir güce ulaşan günah, böylece bir eylem olarak günahın en büyük bilincini içerir. Bu, günahın bir durum olduğunu, olumluluğunun tam da Tanrı önünde olmak olduğunu ifade eden şeydir. Günahın bu tanımı diğer taraftan, aslında kurtuluş doktrininde sonuç olarak bulunan skandal olasılığını, Paradoksu başka bir anlamda içine taşır. Hristiyanlık önce aklın hiçbir zaman anlamayacağı şey olan günahın olumlu yapısını çok sağlam bir biçimde inşa eder. Daha sonra aynı Hristiyanlık, akla daha az aykırı olmayan bir biçimde bu olumluluğu bertaraf etme işine yüklenir. Bu iki paradokstan da gevezelikle kurtulan din bilginlerimiz her şeyi kolaylaştırmak için sivri ucu törpülerler. Günahın olumluluğunun bir kısmını yok ederler ki buna rağmen bu bağışlamanın ödülleyici etkisini anlamak konusunda daha fazla ileri götüremez. Ama burada hala paradoksların ilk mucidi olan Hristiyanlık mümkün olduğu kadar paradoksal kalır kendine karşı çalışarak günahın olumlu yapısını o kadar sağlam bir biçimde ortaya koyar ki daha sonra bunu yok etmek tamamen olanaksız görünür. Oysa kurtuluş yoluyla aynı Hristiyanlık günahı yeniden o kadar mükemmel biçimde bertaraf eder ki günahın denizde boğulduğunu söyleyebiliriz. Günah bu durumda bir istisna olmuyor mu? Ahlak Birinci kısımda anımsatıldığı gibi umutsuzluğun yoğunluğu bu dünyadaki seyrekliğine neden olmaktadır. Ama günah daha da büyük bir gücün niteliğine yükselmiş, umutsuzluk olduğuna göre seyrekliği ne olmalıdır? Tuhaf bir sorun. Hristiyanlık her şeyi günaha bağımlı kılmaktadır. Bunun tam eksikliği içinde vermeye çalıştık. Ve şimdi günahın bu şekilde paganizmde bulunmadığı, Yalnızca Musevilikte ve Hıristiyanlıkta bulunduğu ve burada kuşkusuz çok ender olarak bulunduğu sonucu daha çok yalın sonucu karşısındayız. Ve bununla birlikte olay ama yalnızca bir anlamda tamamen doğrudur. Bir tanrı, vahi ile günahın ne olduğu üzerinde bilgilenilmiş olsa da tanrı önünde umutsuzca kendi olunmak istenmediği veya kendi olunmak istendiği zaman bir günahkar olunuyor. Ve kuşkusuz bir insanın formülü, kendine uygulanacak ölçüde ilerlemiş ve kendine saydam hale gelmiş olmasını sık sık göremiyoruz. Ama bundan çıkan sonuç nedir? Konu dikkate değer. Çünkü burada diyalektik bir dönemeçteyiz. Bir insanın vasat olarak umutsuz olmasından, onun hiçbir şekilde umutsuz olmadığı sonucu çıkmaz. Aksine... İnsanların büyük bir çoğunluğunun düşük seviyede umutsuzluk içinde olduğunu gösterdik. Ama hiçbir değer de yüksek bir derecedeki umutsuzluğa bağlanmamıştır. Aksine estetik açıdan bu büyük bir avantajdır. Çünkü onu yalnızca güç ilgilendirir. Ama törebilim için umutsuzluğun yüksek bir derecesi bizi alt bir dereceden daha fazla kurtuluştan uzaklaştırır. Ve aynı şey günah içinde söz konusudur. İnsanların çoğunun yaşamı diyalektik bir kayıtsızlıkla ele alınırsa iyilikten, inançtan o kadar uzaktır ki bu yaşama günah demek, umutsuzluk demek için çok fazla tin dışıdır. Kuşkusuz gerçek bir günahkar olmanın övünce değer yanı yoktur. Ama diğer taraftan vasatlık içine, diğerlerinin gevezice taklidi içine batmış bir yaşamda, ki bu yaşamı günah olarak değerlendirilebilmek çok zordur ve böylece adlandırabilmek için fazla tin dışıdır ve İncil'in söylediği gibi bu yaşam iğrenmeye bile değmez. Günahın öz bilincini nasıl bulacağız? Bununla birlikte sorun hemen çözüme bağlanmamıştır. Çünkü günahın diyalektiği sorunu sadece başka bir biçimde kavramaktadır. Nasıl oluyor da bir insan yaşamı sonunda bu kadar tin dışı hale geliyor ve sağlam bir yer yoksulluğu nedeniyle yalnızca bataklıkların ve çatlakların kaldığı bir zamanda Hristiyanlık kullanılamayan bir kiriko gibi ona uygulanamaz hale geliyor. Bu eylem bir yazgı mı? Hayır, tamamen insanın öz eylemidir. Hiç kimse tin dışı olarak doğmuyor. Ölüm saatlerinde yaşamlarının sonucu olarak hiçbir şey getirmeyenler çok sayıda olsa da bu yaşamın hatası değildir. Ama kemüm etmeden doğruyu söyleyelim. Bu sözde Hristiyan toplum, yalnızca saçma yanlışlarla, aptal fazlalıklarla veya unutuşlarla kalbura dönmüş Hristiyanlığın, bayağı bir baskısı değildir. Aynı zamanda kötüye kullanımıdır. Bu, toplum Hristiyanlığı din dışına çıkmaktadır. Küçük bir ülkede, bir kuşakta zorlukla üç şair doğsa, buna karşın papaz hiç eksik olmaz. Toplamları gereksinimleri aşar. Bir şair hakkında yetenekten söz edilir, ama bir insan kalabalığının, yani Hristiyanların, gözünde papaz olmak için sınavı geçmek yeterlidir. Ve bununla birlikte gerçek bir papaz, gerçek bir şairden de daha ender olan bir rastlantıdır. Ve bununla birlikte yetenek, öz olarak dinsel kaynaklıdır. Ama şair olmak söz konusu olursa, toplum yeteneğe dayanmakta, bu yetenek de büyüklük görmekte ısrar eder. Aksine yükselten, her fikirden yoksun insan kalabalığı yani Hristiyanlar için papaz olmak en ufak bir gizem olmadan ekmek parası kazanmadır. Yetenek papazlık görevi demektir. Bir yetenek elde etmekten söz edilir ama yeteneğe sahip olmak papazlığın münhal kalan bir yeteneğe sahip olduğunu söylendiği bir yerde bundan söz etmek gereksizdir. Yazık! Hristiyanlıkta bu sözcüğün serüveni bizde Hristiyan'ın tüm yazgısını simgeliyor. Kötü olan ondan hiç söz etmemek değildir. Kötü olan papazlardan yoksun olmak da değildir. Ama bundan yığının sonunda içine düşünceler sokmadığı biçimde söz etmektedir. Aynı yığın papaz olmayı tüccar, noter, çiftçi, veteriner vesaireler olmaktan farklı görmemesi gibi... Ve kutsal ve yüce olan şeyler etki yapmamaya başlamışlardır. Hatta onlardan kullanımı kalmayan, kaşarlanmış şeyler gibi söz edilmektedir. Sonra insanımızın kendini savunulabilir davranışlarını hissetmekten yoksun oldukları için Hristiyanlığı savunma zorunluluğunu hissetmelerinde şaşılacak ne vardır? Ama en azından papazlar için müminlerin varlığı gerekli değil mi? hem de inançlı müminler. Ama inanmak sevmek gibidir. O kadar ki aslında coşku bakımından aşıkların en tutkulusu müminin yanında yalnızca bir yeni yetme gibi kalır. Seven insana bakınız. Günler boyunca sabahtan akşama, akşamdan sabaha aralıksız aşkından söz edebileceğini kim bilmez? Ama aranızdan kim, insanlarımız gibi konuşma fikrine, gücüne sahip olduğunu düşünür? Aşkında her şeye rağmen bir anlam olduğunu üç noktada kanıtladığını ileri sürmekten, iğrenmediğine kim inanır? Bu sanki biraz saygınlığa sahip olmak için duaların üç noktaya gereksinimi olduğu sürece, papazın dualarının etkinliğini üç noktada kanıtlaması gibidir veya duanın her usu aşan bir mutluluk olduğunu 3 noktada kanıtladığı zaman da durum aynıdır. Ama biraz gülünçtür. Ey değer biçilemez söz oyunu. Usu aşan bir şeyin 3 nedenle kanıtlandığını, bu nedenler bir değer taşımadıklarından usu hiçbir şekilde aşmak zorunda olmayıp aksine onu açıkça bu mutluluğun hiçbir şekilde kendisini aşmadığına inandırmak zorunda olduğunu söylemek. Sanki aslında nedenler her zaman aklın etkisi altında değilmiş gibi. Ama usu aşan şey, ona inanan kişi için bu üç neden ister, üç şişe, üç geyik gösteren otel tabelaları kadar anlamsızdır. Düşüncemizi sürdürelim. Bir aşığa aşkını savunma, bu aşkın onun mutlağı olmadığını kabul etme fikrini kim verir? Aşkını düşmanca itirazlarla karma karışık düşündüğüne ve savunmasının bu şekilde oluştuğuna, yani onun aşık olmadığını kabul etmeye, aşık değilmiş gibi kendini ifade etmeye yakın veya buna muktedir olduğuna nasıl inanılır? Onu bu dili kullanmaya çağırınız. Sizi deli olduğunuza inanacağı çok iyi bilmektedir ve aşık olmanın ötesinde biraz da psikologsa bu öneriyi yapan kişinin aşkı hiç tanımamış olmasından veya onu aşkı savunurken kendine ihanet etmeye, kendini in inkar etmeye sürüklemek istediğinden kuşku duyacağından emin olun. Burada bir aşığın, gerçek bir aşığın, hiçbir zaman aşkını üç noktada kanıtlama veya savunma düşüncesine kapılmayacağına ilişkin, göz kamaştırıcı bir kanıt yok mudur? Çünkü tüm bu noktalardan ve her türlü savunmalardan daha değerli olan şey, seviyor olmasıdır. Ve kanıtlayan ve savunan kişi sevmiyordur. Sadece öyleymiş gibi yapıyordur. Ve ne yazık ki ya da neyse ki bunu o kadar aptalca yapmaktadır ki yalnızca aşk yoksulluğunu ifşa etmektedir. Oysa Hristiyanlıktan tam da bu biçimde söz edilmektedir. İnançlı papazlar Hristiyanlığı savunurken veya onu nedenler kategorisine çevirirken ondan bu şekilde söz etmekteler. Spekülatif olarak Hristiyanlığı kavram haline sokmak isterlerken Hristiyanlığı bozmadıklarını varsayalım. Doğru yola getirmek diye adlandırılan budur. Ve Hristiyanlık bu tür yola getirmelere ve dinleyicilerine çok yüksek bir değer vermektedir. İşte bu nedenle Hristiyanlık kendisi olarak anlattığı şeyden çok uzaktadır. Ve insanların çoğu tinsellikten o kadar yoksundur ki, Hristiyan anlamda yaşamlarını günahkar olarak bile değerlendirenlerdeyiz. 5. Kitap Günahın Sürmesi Günahın sürekliliği yeni bir günahtır. Veya daha kesin bir ifade kullanırsak ve daha ileride geliştirileceği gibi günahın içinde kalmak, onu yenilemektir, günah işlemektir. Başka her aktüel günahı yeni bir günah gibi gören günahkara bu fikir belki abartılı gelecektir. Ama günahın saymanı bile sonsuzluk, günahta kalınan durumu yeni günahların borçlar hanesine kaydetmek zorundadır. Kitabın yalnızca iki sütunu vardır ve inançtan kaynaklanmayan her şey günahtır. Her günahtan sonra pişmanlığın olmayışı yeni bir günahtır. Hatta bu günahın pişmanlıktan yoksun kaldığı anların her biri yeni bir günahtır. Genelde bilinçleri yalnızca önemli kararlarda ortaya çıkan ama güncele kapalı olan bir kesintiden ibarettir. İnsan biraz zihin olarak haftada ancak bir saat var oluyor. Tabii ki tinsel varoluşun oldukça hayvansal bir biçimi olarak. Bununla birlikte sonsuzluğun özü sürekliliğidir ve insandan zihin olma bilinci olmasını ve inanmasını ister. Aksine günahkar, günahın o kadar etkisi altındadır ki tüm yaşamının bir kaybediş olduğunu bile bilmemektedir. Sanki bir önceki an bu yola daha önceki günahlarının tüm hızıyla koşmamış gibi yalnızca ona aynı yol üzerinden yeni bir atılım veren her yeni günaha değer verir. Günah onun için o kadar doğal ve ikinci bir yapı haline gelmiştir ki hiçbir şeyi her günkü gidişat kadar normal görmez ve her yeri günahtan yeni bir atılım elde etme zamanında yalnızca kısa bir gerilemeye maruz kalır. Bu kaybedişte kendini Tanrı önünde gören müminin sürekliliği olan sonsuzluğun gerçek sürekliliği yerine kendi yaşamının günahının sürekliliğini görmez. Günahın sürekliliği ama günah tam da süreksiz olan bir şey değil mi? İşte kendimizi yeniden günahın yalnızca bir olumsuzluk olduğu Hiçbir buyruğun size hiçbir zaman çalınan bir mal üzerine haklar vermediği gibi bir iyilik de oluşturamadığı bir kuram karşısında buluyoruz. Bu kuram günahın yalnızca bir olumsuzluk olduğu, güçsüzlüğün tüm işkenceleri arasında umutsuz bir meydan okuma içinde hiçbir zaman başarıya ulaşamamaya adanmış güçsüz bir ortaya çıkma denemesidir. Evet bu felsefecilerin kuramıdır. Ama Hristiyan için günah kendiliğinden gelişen bir durumdur. Gitgide daha olumlu bir sürekliliktir. Ve bu sürekliliğin gelişim yasası bir borcu veya bir olumsuzluğu yöneten yasa ile aynı değildir. Çünkü bir borç ödenmemekten dolayı ancak her defasında yeni bir borcun eklenmesiyle artar. Günah ise içinde kalındığı sürece her an artar. Günahkar, günahın artışını her yeri günaha bağlarken pek haklı değildir. Aslında Hristiyanlar için günahın içinde kalınan durum onun arttırılmasıdır, yeni bir günahtır. Günah işlemenin insana özgü olduğunu ama bunda diretmenin şeytansı olduğunu söyleyen bir özdeyiş bile vardır. Bununla birlikte bunu biraz farklı anlama gücü Hristiyanlıktadır sadece süreksiz bir görüşe sahip olmak, sadece yeni günahları not etmek, iki günah arasındaki zamanı atlamak, örneğin bir trenin ancak lokomotifinin soluklandığının duyulduğu anlarda ilerlediğine inanmaktan daha az yüzeysel değildir. Buna rağmen gerçekten görmemiz gereken ne bu soluklanma, ne de onu izleyen atılım olmayıp, lokomotifin ilerlediği ve bu soluklanmaya neden olan bütünleşmiş hızdır. Günah içinde durum aynıdır. Günahın içinde olma durumu günahın temelidir. Tikel günahlar günahın sürdürülmesi olmayıp yalnızca günahı ortaya çıkarırlar. Her yeri günah bizim için yalnızca hızı daha duyarlı hale getirir. Günahın sürekli içinde olmak her ayrık günaha göre en kötüsüdür, bu günahtır ve aslında bu anlamıyla günahın sürekli içinde bulunmak, günahı sürdürmektir, yeni bir günahtır. Genelde günah böyle anlaşılmaz, aktüel bir günahın yeni bir günahı doğurduğu sanılır ama bunun nedeni günahın sürekli içinde olmanın yeni bir günah olmasıdır. Aynı zamanda usta bir ruh bilimci olan Shakespeare şunu söyler, kötü başlayan her şey hastalık yoluyla kendilerini güçlendirirler. Yani günah bir sonuç olarak kendi kendini doğurur ve kötülüğün bu içsel sürekliliğinde günah güçlenir. Ama günahın yalnızca ayrı ayrı alınması bu düşünceye hiçbir zaman ulaşılamaz. İnsanların çoğu sonucun ne olacağından kuşku duyamayacak kadar fazla bilinçsiz yaşamaktalar. Zihnin derin bağından yoksun yaşamları, ister çocukların sevimli saflıkları, ister budalalıkları söz konusu olsun, karışık olayların, bir parça eylemin, rastlantının bir dağınıklığından başka bir şey değildir. Onları bazen iyilik yaparken, daha sonra kötülük yaparken ve her şeye yeniden başlarken görürüz. Umutsuzlukları bazen bir öğle sonrası kadar sürer veya üç haftaya kadar uzanır ama bir kez daha işte neşelenirler ve bir daha bütün gün umutsuzluğa kapılırlar. Onlar için yaşam içine girilen bir oyundan başka bir şey değildir. Ama hiçbir zaman her şeyi her şey için tehlikeye atamazlar. Hiçbir zaman yaşamı sonsuz ve içe dönük bir sonuç olarak tasarımlayamazlar. Aynı zamanda, aralarında olayları sadece birbirinden ayrı olarak şu veya bu iyi davranış, şu veya bu yanlış davranış şeklinde tartışırlar. Zihin tarafından yönetilen her varlık, bu zihin bağımsız olduğunu ileri sürse de en azından bir fikre dayanan aşkın bir kaynağın sonucu olarak içsel bir sonuca bağımlıdır. Ama böyle bir yaşam içinde insan olabilir sonuçların sonsuz bir fikriyle her sonuç kopuşundan sonsuzca kaygı duyar. Bu şekilde yaşamını götüren bu bütünlükten koparılma tehlikesini taşımaz mı? En küçük tutarsızlık devasa bir kayıptır. Çünkü zinciri kaybeder. Belki de anında zinciri koparmaktadır. Tüm güçleri tek bir uyumlulukla birleştirilen bu gizemli gücü yok etmektir. Yayı gevşetmektir. Ben'in büyük işkencesinde belki de tüm içsel uyumun, tüm gerçek hızın, tüm canlılığın kaybolmuş olacağı iç devrimde bir güçler kaosunda her şeyi mahvetmektir. Sonuca sağlam çarkların işleyiş esnekliğinin enerjisini borçlu olan muhteşem mekanizma şimdi bozuldu ve me mekanizma ne kadar göz kamaştırıcı ve görkemli ise düzensizliği o kadar kötüdür. Tüm yaşamı iyilik zincirine dayanan mümin, en küçük günahtan bile sonsuz korku duyar. Çünkü o, sonsuzca kaybetme tehlikesi içindedir. Buna karşın, çocuksuluktan çıkamayan doğal insanların kaybedecekleri bir bütünlük yoktur. Onlar için kazançlar ve kayıplar her zaman parçasaldır, tikeldir. Ama müminden daha az olmamak üzere şeytani kişi günahın iç zincirine bağlanır. Bir gün içmeden durursa oluşabilecek sonuçlardan, yıkıntılardan, aralıksız kaygı duyarak sarhoşluğunu her gün sürdüren bir sarhoş gibidir. Diğer taraftan iyi insana günahı çekici bir biçimde anlatarak onu ayartmaya çalışırsanız, yalvaran yanıtı şöyle olacaktır. Beni günaha sokmayınız. Aynı şekilde şeytani insan, kuşkusuz size aynı kaygının örneklerini sunacaktır. İyi insanın karşısında, konusunda ondan daha güçlü olarak, şeytani insan mutluluğu içinde iyiliği betimleyecektir. Ve ondan yardım isteme, gözyaşları içinde ona yalvarma, onunla konuşmamasını sağlama gücünü taşır. Çünkü onun da kaybedecek bir bütünlüğü olmasını sağlayan içsel sürekliliğidir. Amacı dışına bir saniyelik sapma, bir düzen sakinliği, tek bir dalgın bakış, bütünün veya hatta bir parçanın bir an için bile olsa başka bir görünüşü. Ve bu. Söylendiği gibi artık hiçbir zaman kendi olmama tehlikesidir. Umutsuzluk içinde iyiliği reddettiği ve ne yaparsa yapsın artık yardım beklemediği doğrudur. Ama bu iyilik hala onu huzursuz edebilir mi? Sonucun tam bir coşkusunu bulmasına her zaman engel olunmalı mı? Kısaca onu güçsüzleştirmek mi gerekir? Yalnızca günahın sürekliliği içinde kendisidir. Günahta yaşar ve yaşadığını hisseder. Günahın sürekli içinde bulunmak onu, düşüşünün tam dibinde, sonucun şeytani takviyesiyle hala güçlendirmek değil de nedir? Ona yardım eden, evet korkunç saçmalık, yeni ayrık günah değildir. Yeni ayrık günah yalnızca günahtaki sürekliliği ifade eder ve bu öz olarak günahtır. O halde günahın sürmesi, günahın sürekli durumuna göre ayrık olarak yeni günahları göz önüne alır. Ama bu da hala günahın kendi kendine artmasıdır. Günah, durumumun içinde bilinçli kalmıştır. O halde günahın yoğunlaşma yasası, burada olduğu gibi her yerde, her zaman daha fazla bir bilince doğru giden içsel bir devinimi işaret eder. Günahkârlığından umutsuzluğa düşmenin günahı Günah umutsuzluktur ve günahın yoğunluğunu artıran şey günahından umutsuzluğa düşmenin günahıdır. Günahından umutsuzluğa düşmek günahın kendi sonucu içine kapandığını veya tutunmak istediğini ifade eder. İyilikle olan ilişkisini tamamen reddeder. Bazen başka bir ses duyma zayıflığından korkar. Hayır! yalnızca kendi beni içine kapanmaya, yalnızca kendisiyle ilgilenmeye, kendini fazladan bir bölmenin içine kapamaya ve nihayet iyiliğin her sürprizine veya izlenmesine karşı umutsuzluk aracılığıyla günahından emin olmaya karar vermiştir. Arkasındaki tüm köprüleri attığının ve böylece iyiliğin ondan uzak olması gibi kendisinin de iyilikten uzak olduğunun bilincindedir. Öyle ki bir zayıflık anında istese de iyiliğe geri dönmesi onun için olanaksızdır. Günah işlemek iyilikten kopmaktır. Ama günahtan umutsuzluğa düşmek ikinci bir kopuştur ve günahtan bir meyveden olduğu gibi son şeytani güçleri çıkarır. Bu durumda kendi sonucu içinde ele alınan cehennemin bu sertleşmesi veya katılaşması içinde sadece pişmanlık ve bağışlama adını alan her şeyi faydasız ve verimsiz olarak ele almaya değil, aynı zamanda onlarda bir tehlikeyi görmeye mecbur kalınmaktadır. Bu tehlikeye karşı iyi insanın günah eğilimine karşı yaptığı gibi silahlanılmaktadır. Bu anlamda Fistu, umutsuzluğa düşen bir şeytandan daha kötü felaket yoktur derken haklıdır. Daha kötü felaket yoktur çünkü buradaki umutsuzluk kulağını pişmanlığa ve bağışlamaya veren bir zayıflıktan başka bir şey değildir. Umutsuzluğa düşüldüğü zaman günahın ulaştığı güç, yoğunluğunu belirlemek için ilk derecede iyilikle olan bağın koparıldığı ve ikinci derecede pişmanlıkla olan bağın koparıldığı söylenebilir. Günahtan umutsuzluğa düşmek, gitgide daha çok düşerek tutunmaya çalışmaktır. Baloncunun safra atarak yükselmesi, Tüm iyiliği arttırmaya can atan umutsuz kişi, safr'a atıldığı zaman yükselen şeyin safr'a olduğunu anlamadan yükseldiğini zannederken düşer ve aynı zamanda gitgide hafiflediği de doğrudur. Kendi kendine olan günah, umutsuzluğun savaşı mıdır? Ama güçler tükendiğinde başka bir güç yükselmesi, kendi üzerinde yeni bir şeytani sıkılaştırma gereğidir ve bu günahın umutsuzluğudur. Tabi biz günahın içine batıran şeytansallaşlığın gelişimi ve ilerleyişidir. Zarların sonsuzluk için atıldığını ve her pişmanlık ve bağışlama önerisine kulakların kapatılacağı söylenmekte, günaha bir içerik bir yarar sağlamaya, ondan bir umutsuzluğu yaşamak için bir nedenin kalmadığını, ben fikrinin bile onun için bir hiç olduğunu bildiğinden kendi yokluğunun oyununa gelmemektedir. Bu, Mahbet'in kralı öldürdükten sonra ve günahından umutsuzluğa düşmüş durumda büyük bir psikolog derinliğiyle söylediği şeylerdir. Ölümlülükte hiçbir şey önemli değildir. Her şey yalnızca süs eşyasıdır. Artık ün ve lütuf yok olmuştur. Bu dizelerin ustalığı son sözcüklerin ikili etkisinden yatmaktadır. Günahla yani günahtan umutsuzluğa düşerek aynı zamanda lütuftan ve kendinden sonsuz bir uzaklığa gitmiştir. Beni tüm bencilliği tutku halinde doruk noktasına ulaşmaktadır. İşte kral olmuştur ve buna rağmen günahtan ve pişmanlık gerçeğinden yani lütuftan umutsuzluğa düşerek benini kaybetmiştir. Kendiliğinden benini koruyamadığı için lütfu kavramaktan ve tutku içinde beninden zevk almaktan çok uzaktadır. Yaşamda eğer gerçekten orada günahın umutsuzluğuna rastlanılıyorsa, her şeye rağmen insanların bu şekilde adlandırdıkları bir durum vardır. Genelde yaşam hakkında yanlış bir görüşe sahip olunur. Çünkü dünya bize sadece şaşkınlık Hafiflik, saf aptallık sunduğu için biraz daha derin olan her oluşum bizi coşturur ve önünde şapkamızı çıkartır. İster kendisi ve işaret ettiği şey hakkındaki bilgisizlikten olsun, ister ikiyüzlülükle cilalanmış olsun, ister kurnazlık ve yanıltıcı alışkanlık sayesinde olsun, günahın umutsuzluğu, iyi olmanın parlaklığını vermekten çekinmez.'' Bu durumda doğal olarak, burada günahını çoktan içten bir şeymiş gibi ele alan derin bir yapının işaretini görmek isteriz. Örneğin bir insan bir günaha yönelmiş, sonra uzun süre kötülük eğilimine direnmiş ve sonunda yenmiştir. Şimdi günaha teslim olursa, onun içine alan boğuculuk her zaman günahın işlemenin üzüntüsü değildir. Çok farklı bir şeyden kaynaklanabilir. Tanrı'nın takdirine karşı bir kızgınlık da olabilir, sanki bu takdir onun düşmesine neden olmuştur. Onu bu kadar acımasız değerlendirmemelidir, çünkü çok uzun süre iyi biriydi. Ama kapalı gözlerle bu üzüntüyü kabul etmek, tüm tutkuyla ikilemi çiğneyip geçmek, gevşekçe akıl yürütmek değil midir? Bu ikilem, bazen tutkulu insanın delirme noktasına kadar söylediğini zannettiği şeyin, daha sonra tersini söylediğini fark edebilmesine yol açan yazgının ifadesidir. Bu insan belki de kendini umutsuzluğa kaptıran düşüşünün işkencesiyle, gitgide daha güçlü sözcüklerle karşı karşıya gelecektir. ''Kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim'' der. Tüm bunlar içinde bulunan tüm iyiliği, yapısının tüm güzel niteliğini size göstermek içindir. Oysa bu yalnızca bir aldatmacadır. Betimlememde böyle bir durumda genelde duyulan sözcüklerden biri olan hiçbir zaman kendimi affetmeyeceğimi bilerek kullandım. Bu söz aslında sizi hemen ben diyalektiği içinde dengeye getirir. Hiçbir zaman kendini affetmeyecek. Ama Tanrı bunu yapmak isterse hala kendisini affetmeme kötülüğünü kendine yapar mı? Gerçekte günahtan kaynaklanan umutsuzluğu özellikle bu şekilde günah işlemiş olmaktan dolayı kendini hiçbir zaman affetmeyeceğini, söylediği zaman Tanrı'ya kendini affetmesi için yalvaran arçak gönüllü pişmanlığın hemen hemen zıttı olan sözler, kendini ele vererek aşırı öfkeli ifadeler kullandığı zaman üzerinde en ufak bir biçimde düşünmeden bu umutsuzluğu, İyiliği o kadar az belirtir ki, aksine yoğunluğu içine dalınmış olmaktan kaynaklanan günahı daha yoğun biçimde belirtir. Aslında kötülük eğilimine karşı iyi durduğu zamandadır ki, kendisi hakkında gerçekte olduğundan daha iyi olduğu değerlendirmesini yapar. Kendinden duyar hale gelmiştir ve gururu, şimdi geçmişin tamamen bitmiş olmasıyla ilgilidir. Ama yeniden düşüşü, bu geçmişe birdenbire tüm güncelliğini verir. Gururu için dayanılmaz olan anımsatma. Bu nedenle oluşan derin üzüntü vesaireleri tabii ki bu kadar uzun süre kötülük eğilimine karşı çıkmasına yardım ettiği için, Tanrı'ya teşekkür etmek. Tanrı'ya ve kendine, karşı bu yardımın hak ettiğinden fazla olduğunu itiraf etmek ve daha önce içinde bulunduğu durumun anısı ile küçülmek yerine, ben aşkının ve gururun gizlenmesinden başka bir şey olmayan Tanrı'ya sırtını dönen üzüntüdür. Her yerde olduğu gibi burada da eğitici eski metinler derinlikle, deneyimle, bilgiyle doludur. Bu metinler Tanrı'nın bazen müminleri alçak gönüllü yapmak ve iyilik içinde güçlendirmek için, onların yanlış bir adım atmalarına ve bazı kötülük eğilimlerine kapılmalarına izin verdiğini öğretmektedir. Düşünün ve iyilik içindeki gelişimlerin belki de çok önemli olan zıtlığı o kadar çok alçalma ile doludur ki ve kendine özdeş olduğunu saptamak o kadar büyük bir acıdır. İnsan ne kadar yükselirse günah işlendiği zaman o kadar acı çeker ve virajı alamamakla o kadar çok tehlikeli olur ki, en ufak dikkatsizliğin bile tehlikesi vardır. Belki de acıdan en koyu üzüntünün içine batacaktır. Ve bir şaşkın, sanki bu iyilikmiş gibi ahlaksal derinliğine, iyiliğin kendi üzerindeki tüm gücüne hayran olmaya hazır olacaktır. Ve zavallı karısı. Günahın bu kadar acı verdiği ve Tanrı'dan çekinen, ciddi böyle bir kocanın yanında kendini küçükmüş hissedecektir. Belki de hiçbir zaman kendimi affetmeyeceğim. Sanki daha önceki günahlarından dolayı kendini affetmiş gibi. Tam bir küfür. Bunun yerine belki de aldatıcı önermelere tutunmakta, belki de yalnızca Tanrı'nın onu hiçbir zaman affetmeyeceğini söylemektedir. Yazık. Burada bile hala yalnızca kendini aldatıyor. Acısı, kaygısı, umutsuzluğu. Yalın bencillik, Günah dehşetinin bazen bir kişiyi korku yoluyla günaha sokması gibi, çünkü bu dehşet günahsız olmak, kendinden gurur duymak isteyen ben sevgisidir ve avunma onun en küçük gereksinimidir. Ve bu nedenle ruh yöneticilerinin yönettiği devasa dozlar, kötülüğü daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramaz. Günahların affedilmesi konusunda umutsuzluğa düşmenin günahı, günah eğilimi, Burada ben bilinci, İsa'yı tanımakla daha büyük bir güce ulaşır. Burada ben, İsa'nın karşısındadır. Sonsuz benim varlığını bilmeyen insandan ve biraz sonsuzluk izi taşıyan bir benim bilincindeki insandan, insanların ölçüsünü kendi içinde taşıyan ve kendinin insansal bir fikriyle dolu bene bağlandıklarını göstermiştir. Bunlar günah tanımının temelini oluşturan Tanrı karşısında benle karşılaşır. İşte şimdi İsa'nın karşısındaki ben, burada bile umutsuzca kendi olmak istemeyen veya kendi olmak isteyen bir ben. Günahların affedilmesi konusunda umutsuzluğa düşmeyi, aslında umutsuzluğun formüllerinden birine veya ötekine bağlamak gerekir. Zayıflığın umutsuzluğu ve meydan okuma umutsuzluğu, birincisi günah eğilimi aracılığıyla inanma yürekliliğini göstermez ve ikincisi inanmayı reddeder. Ama buradaki zayıflık ve meydan okuma genelde oldukları şeyin tam zıttıdır. Kendi olunmanın istenmediği umutsuzluk, alışkanlık zayıflığından ileri gelir. Ama burada bunun zıttı söz konusudur. Normal olarak zayıflık şudur. Kendi olunmanın istendiği umutsuzluk, alışkanlığa meydan okumaktır. Ama burada tersi söz konusudur. Umutsuzlukla kendi olmayı isteyerek, bağışlamanın eksik olacağı noktaya kadar günahkar olmayı isteyerek güçsüz olunur. İsa karşısındaki bir ben, Tanrı'nın verdiği büyük bir ayrıcalıkla yüksek bir güce ulaşan bir bendir. Bu büyük ayrıcalığı, Tanrı insan için doğmayı, insan olmayı, acı çekmeyi, ölmeyi isterken vermiştir. Tanrı fikri geliştiği zaman, benim gelişimi üzerine olan önceki formülümüz, burada da aynısı olarak karşımıza çıkar. İsa fikri ne kadar gelişirse ben o kadar büyür. Niteliği ölçüsüne bağlıdır. İsa'yı ölçü olarak veren Tanrı, bize açıkça bir ben'in devasa gerçeğinin nereye gittiğini göstermiştir. Çünkü Tanrı'nın insanın ölçüsü ve amacı olması ancak İsa ile mümkündür. Ama ben'in yoğunluğu ile birlikte günahın yoğunluğu da artar. Günahın yoğunluğunun artışı başka bir yolla da kanıtlanabilir. Önce günahın umutsuzluk olduğu görülmüştü ve yoğunluğu, günahın umutsuzluğuyla artıyordu. Ama Tanrı günahlarımızı bağışlayarak uzlaşmayı sunmaktadır. Buna rağmen, günahkar umutsuzluğa düşer ve umutsuzluğun ifadesi de derinleşir. Ve işte, Tanrı ile temas içindedir. Ama bunun nedeni Tanrı'dan hala uzakta olması ve yanlışlığının içine daha fazla dalmasıdır. Günahlarının bağışlanacağı konusunda umutsuzluğa düşen günahkar, Tanrı'yı sanki çok yakından sarmak ister gibidir. Ama hayır, günahlar affedilmedi. Bu olanaksızdır dediği zaman, bir diyalog havası sezinleriz. Göğüs göğüse bir savaşım var diyebiliriz. Bununla birlikte, bu şekilde konuşmak ve anlaşılmak için insanın yapısını değiştiren bir adımı daha atarak Tanrı'dan uzaklaşması gerekir. Bu şekilde yakın savaşmak için uzakta olması gerekir. Tinsel Dünya'nın tuhaf akustiği ve uzaklıkları düzenleyen yasaların acayipliği böyledir. Tanrı'ya mümkün olan en büyük uzaklıkta insan, hayır dediğini ona duyurabilir. Buna rağmen Tanrı da bir tür yiğit ölümü arzu eder. İnsan ancak Tanrı'dan en uzak noktada olarak bu kadar içli-dışlı olabilir ve bu içli-dışlılık ancak uzaklaşmaktan doğabilir. Tanrı'nın yakınında içli-dışlı olunamaz ve öyle olunursa bu, ondan uzakta olunduğunun işaretidir. İnsanın Tanrı karşısındaki güçsüzlüğü budur. Dünyanın büyükleriyle içli-dışlılık sizi onlardan uzağa fırlatılmak tehlikesini getirir. Ama ancak, ondan uzaklaştırılarak Tanrı ile içli-dışlı olunabilir. İnsanlar özellikle ahlakın yok edilmesinden ve ve ancak ender olarak hiçbir zaman kutsal bir ahlaksal söz dinlememekten beri, genelde yalnızca bu günahın affetme ile ilgili umutsuzluk yanlış bir görünüşe sahiptir. Egemen metafiziksel estetik size itibar gösterir ve onun için günahların affedilmesi üzerindeki umutsuzluğunuz derin bir yapının işaretidir. Bu, sanki bir çocuğun muzipliklerinde bir derinlik işareti görmek gibidir. Diğer taraftan insanın Tanrı ile ilişkisinde tek düzenleyici olan zorunlusun yok edildiğinden beri dinsel alanda büyük bir düzensizlik hüküm sürmektedir. Bu zorunlusunun dinin her olgusunun içine sokulması gerekir. Bunun yerine fantazi egemen olduğundan Tanrı önünde önemliliği oynamak, Tanrı fikrinden insansal önemliliğin bir çeşnilenmesi olarak yararlanılmıştır. Önemin muhalefete yerleşme ile elde ettiği politikada olduğu gibi ve sonunda kuşkusuz her şeye rağmen karşı çıkılacak bir şeyi bulabilmek için bir yönetimin var olması isteniyor. Aynı şekilde sadece muhalif olmanın daha fazla önemiyle şişmek için sonunda tanrı yok edilmek istenmeyecektir ve eskiden dinsiz ayaklanmanın olayları olarak dehşetle karşılanan her şey şimdi çok üstün ve derinlik işareti olarak görülmektedir. Eskiden açıkça hiçbir romantizm gölgesi olmadan inanmalısın derdik. Şimdi inanmayabilmek dahiliktir ve derinliktir. Günahların bağışlanacağına inanmak zorundasın. Ve bu metnin tek yorumu olarak eskiden şu ekleniyordu. İnanamazsan başına bir felaket gelecek. Çünkü zorunlu olunan şey yapılan şeydir. Bugün buna inanmayabilmek dahiliktir ve derinliktir. Hıristiyanlık için çok hoş bir sonuç. Hristiyanlık susturulsaydı insanlar kendileriyle çok mu daha dolu olacaklardı? Kuşkusuz hayır. Paganizmde hiçbir zaman dolu olmadıkları gibi her yerde Hristiyanlığı başka bir biçimde kötüye kullanamadıkları zaman kullanımları en kötü saygısızlığa dönüşmektedir. Aslında paganların geleneklerinde olmayan küfrün Hristiyanların ağızlarına bu denli yakışması ne kadar ilginçtir ve Paganların bir tür korkuyla, bir gizem kaygısıyla Tanrı'nın ismini çoğu zaman törenle ağızlarına almalarına karşın, Hristiyanlarda adının her gün en sık kullanılan sözcüğü olması ve karşılaştırmasız en boş sözcük olması ve en az özenle kullanılması ne kadar ilginçtir. Çünkü apaçıklığı içinde, seçkin insanların yaptıkları gibi saklamak yerine ortaya çıkmanın sakınımsızlığı, beceriksizliği bu zavallı Tanrı şimdi herkesce bilinmektedir. Aynı zamanda bazen kiliseye gitmek Tanrı'ya verilen göze çarpıcı bir hizmet midir? Bu hizmet aynı zamanda papazın övgülerini kazanmaktır. Bu papaz Tanrı'ya eşiğinden içeri adım atma onurunu hiçbir zaman vermeyen kişilere dokunaklı sözler söyleyerek ziyaretinizle onurlandırdığınızdan dolayı Tanrı adınıza teşekkür eder ve sizi dindar bir insan unvanıyla süsler. Günahların affedilmesi konusunda umutsuzluğa düşmenin günahı skandaldır. Burada Museviler günahları affetmek için isteyen İsa'ya kırılmakta çok haklıdırlar. Bir insanın günahlarını bağışlamak istemesine kızmamak için mümin olunmadığı zaman bu durumda söz konusu olan insanın tanrısallığına inanmaktır, ne kadar daha fazla bayağılık gerektirir. Bu nedenle inanamamayı yüceltemem. İnsan aklı için bu saf bir olanaksızlıktır. Çünkü buna inanılması gerekir. Bir pagan doğal olarak bu günahı işleyemez. Günahın gerçek fikrine de sahip olabilseydi, Tanrı fikri olmadığından bunu bile yapamaz, günahının umutsuzluğundan öteye gidemezdi ve dahası ve insansal düşünceyle akla verilecek tüm ayrıcılık buradadır. Geniş anlamıyla dünyadan kendinden değil de gerçekte günahından umutsuz olmayı başarabilen pagan takdir edilmelidir. Girişim, başarıya ulaşmak için zihnin ve etik verilenin derinliğine talep eder. Hiçbir insan insan olarak daha ileri gidemez. Ve bir insanın bu derinliğe ulaştığı çok ender görülür ama Hristiyanlık ile birlikte her şey değişmiştir. Çünkü Hristiyan olarak günahların bağışlandığına inanmak zorundasınız. Hiçbir zaman diyalektiğin dışına çıkmayan günahın, umutsuzluğunun burada inanca yönelen bir devinim olduğu anlaşıldığına dikkat edilmelidir. Çünkü bu diyalektikler vardır. Bu kitap, umutsuzluğu yalnızca bir hastalık değerlendirmesine rağmen, umutsuzluğun aynı zamanda inancın ilk unsuru olması nedeniyle bu, hiç unutulmaması gereken bir olgudur. Buna karşın günahın umutsuzluğu sırtını inanca, Tanrı'ya çevirirse bu umutsuzluk yeni bir günahtır. Tinsel yaşamda her şey diyalektiktir. Bu şekilde skandal, ortadan kaldırılan bir olabilirlik olarak pekala inancın bir unsurudur. Ama skandal sırtını inanca çevirirse günah haline gelir. Hatta Hristiyanlığa kızmadığı için bir kişiye sitem bile edilebilir. Ama bu sitemi kaldırmak, günah eğiliminden bir iyilik gibi söz etmektir. Ve diğer taraftan günah eğiliminin günah olduğunu kabul etmek gerekir. Ama bu son durumda Hristiyanlığın içinde bulunduğu durum nedir? Bu durumdaki Hristiyanlık temelde hala durumunu tam olarak bilmeme noktasında günahların affedilmesinden umutsuzluğa düşmektir. Günah bilincinde bile ulaşılamamıştır. Yalnızca daha önce paganizmin bildiği günah tipi bilinmektedir. Pagan ile bir güven duygusu içinde yaşamak paganizmi aşmaktır ve insanlarımız güven duygularının günahları affedilmesi bilincinden başka bir şey olmadığından övünç duyacak kadar ileri gitmektedirler. Papazlar müminlerdeki bu kanıyı güçlendiriyorlar. Bugünün Hristiyanlarının esas mutsuzluğunun nedeni Hristiyanlığın insan tanrı dogmasının içinde vazedilme ve yerinden vazedilme zorunluluğuyla dinsizleştirilmesidir. Ve panteist bir karşılığın tanrı ile insan arasındaki farklılığın yerine geçmesidir. Dünyada hiçbir doktrin Hristiyanlık kadar tanrıyı ve insanı birbirine yaklaştırmamıştır. Hiçbiri de buna muktedir değildir. Kişisel olarak yalnızca Tanrı'nın buna gücü vardır. İnsanların tüm yaratıları yalnızca bir düş, geçici bir yanılsamadır. Ama hiçbir doktrin Tanrı'nın kendisini insan haline getirmesinden, eylemini sanki Tanrı ve insan tekmiş gibi din dışılaştırılmasından beri küfürlerin en korkuncuna, bu kadar özenle kendini koruyamamıştır. Hiçbir doktrin savunmasını skandal olan Hristiyanlık kadar kendini koruyamamıştır. Yazık bu cansız çenesi düşüklere, hafif bu düşünürlere, yazık dal kavuk ve çırak bozuntularına. Yaşamdan düzen isteniyor mu? Ve bu düzen düzensizliğin bir tanrısı olmayan tanrının istediği şey değil mi? Özellikle her insandan yalnız bir kişi oluşturulmasına dikkat edilsin. İnsanların Aristoteles'in hayvansal bir kategori olarak adlandırdığı şeyin içinde toplanmalarına izin verildiği andan itibaren yığın oluşur. Daha sonra bu soyutlamanın bir şey olarak ele alındığı andan itibaren yığını kutsallaştırmak çok az zaman yeterlidir. O halde insan tanrı dogmasını doğrulamak için felsefeye geliniyor. Birçok ülkede yığının kralları, basının papazları etkilemesi gibi sonunda insanların tümünün Tanrı'yı etkilediğini keşfediyoruz. Ve insanı Tanrı ile özleştirerek şu insan Tanrı doktrini diye adlandırılan şeye varırız. Birçok filozofun neslin bireye üstünlüğü doktrinini yaymaya çalıştıktan sonra bu doktrinin ayakla, ayak takımını yüceltmeye ölçüsünde küçülünce bu doktrinden vazgeçmeleri kendiliğinden olmaktadır. Ama bu filozoflar bu doktrinin kendilerinin olduğunu unutuyorlar ve seçkinler bu doktrini benimsediği zaman daha hatalı olmayacağını ve filozoflardan oluşmuş topluluğun bu doktrini cisimleşmesi olduğunu görmüyorlar. Kısaca insan tanrı dogması Hristiyanlığımızı saygısızlaştırmaktadır. Sanki Tanrı çok güçsüzdür. Sanki fazla ödün verdiği için nankörlüğe maruz kalan iyi yürekli insanın akıbetine uğramış gibidir. İnsan Tanrı dogmasını Tanrı yaratmıştır. Ve işte insanlarımız ilişkileri küstahça ters yüz ederek Tanrı ile akrabalık ilişkisi kuruyorlar. Böylece Tanrı'nın verdiği ödün günümüzde liberal bir belgenin ihsanı ile hemen hemen aynı anlamdadır. Ve bunda bayağı zorlanmıştının ne olduğu çok iyi bilinmektedir. Sanki Tanrı sıkıntıdadır. Ve kurnazlar ona, bu senin hatan. İnsanlara neden bu kadar iyisin? Demekte haklı olacaklardır. Yoksa Tanrı ve insan arasındaki bu eşitliği kim düşünecekti? Ve bu eşitliği ileri sürmek küstahlığını kim gösterebilecekti? Ama bunu ilan eden sensin. Ve şimdi ektiğini biçiyorsun. Bununla birlikte Hristiyanlık başından beri güvencelerini almıştır. Kategorisi, bireyin de kategorisi olan günah doktrininden yola çıkmaktadır. Günah hiçbir zaman spekülatif bir düşünce değildir. Birey aslında her zaman kavramın altındadır. Bir birey değil, yalnızca onun kavramı düşünülür. İşte bu nedenle din bilginlerimiz neslin bireye üstünlüğü, doktrinini içine üşüşmekteler. Çünkü kavramın gerçek karşısında güçsüzlüğünü onlara itiraf ettirmek, onlardan çok fazla istemek demektir. O halde tikel bir bireyin düşünülememesi gibi bireysel bir günahkar düşünülemez. Günah pekala düşünülebilir ama ayrık olarak bir günahkar düşünülemez. Ama günahı düşünmekle yetinilirse, günahtan tüm gerçekçiliği alan bir olgu çıkar. Çünkü gerçek olan sizin ve benim günahkar olmamızdır. Gerçek, genelde günahkarlık değildir. Günahkarın yani bireyin öne çıkarılmasıdır. Birey açısından spekülasyon, tutarlı olmak için bir birey olma yani düşünülemeyen şeyi olma olgusuna olabildiğince küçümseme ile yaklaşmak zorundadır. Spekülasyon bu olguyla meşgul olmak için ona şöyle söylemelidir. Senin bireyselliğinle neden zaman kaybedeyim? Bu nedenle onu unutmaya çalış. Bir birey olmak hiçbir şeydir. Ama düşün ve böylece tüm insanlık olacaksın. Cogito ergo sum. Yani düşünüyorum o halde varım. Ama ya bu yalan olsaydı? Ve aksine birey, bireysel varoluş en üst olay olsaydı? Ama spekülasyon kendi kendisiyle çelişmemek için şunu eklemek zorundadır. Tikel bir günahkar olmak yerine günahı düşünmeye koyulmak gerekmiyor mu ve sonrası rastlantısal olarak günahı düşünerek kişileştirilmiş günah haline gelmiyor muyuz? Kokito ergo somsun. Muhteşem buluş. Her şeye rağmen bu şekilde günahı, saf günahı cisimleştirme tehlikesine girilmiyor. Bu saf günah düşünmeye izin vermez. Din, bilginlerimizin bize bırakmaları gereken nokta budur. Çünkü aslında günah kavramın güçsüzlüğüdür. Ama bu tartışmayı daha fazla uzatmamak için tamamen farklı esas zorluğa geçelim. Spekülasyon günah konusunda her zaman spekülasyonun zıttını amaçlayan ve ters yönde gelişen türe biliminin bertaraf edilemediğini unutmaktır. Çünkü töre bilim gerçeğin soyutlamasını yapmak yerine bizi gerçeğin içine batırır ve filozoflarımızca çok küçümsenmiş veya ihmal edilmiş bu kategoriyi birey aracılığıyla gerçekleştirmek onun gözünde vardır. Günah bireyle ilgilidir. Bu günahkar kendisi olduğu zaman, bireysel bir günahkar olmak için hiçbir şey değilmiş gibi yapmak hafifliktir ve yeni bir günahtır. Burada Hristiyanlık felsefeye giden yolu bir haç işaretiyle tıkamaktadır. Felsefenin bir yelkenliğinin ters rüzgarda ilerlemesinin olanaksızlığı gibi zorluktan kaçması olanaksızdır. Günahın gerçekçiliği bireydeki, sizdeki, bendeki gerçekliktir. Hegel'in Tanrı bilimi her zaman bireye sırtını çevirmeye zorlanmakla günahtan ancak gelişi güzel biçimde söz edilebilir. Günahın diyalektiği, spekülasyonun diyalektiğine taban tabana zıt yollar izler. Oysa Hristiyanlık buradan, günah doğmasından, yeni bireyden yola çıkar. Bize boşuna insan Tanrı'yı, insanın ve Tanrı'nın benzerliğini öğretir şen ve saygısız içli dışlılık olan her şeyden daha az nefret etmez. Çoğu zaman insanlarda ortak bulunmasına rağmen günahın, mezarlıktaki ölülerin bir kulüp oluşturmamaları gibi, herkese ortak bir kavram, grup, kulüp veya topluluk içinde toplamadığını görmemekten dolayı, insan türünün günahı, fikri kötüye kullanılmıştır. Aksine günah insanları bireyler halinde dağıtır ve herkesi günahkar olarak ayrı tutar. Bu dağıtım diğer taraftan varoluşun mükemmelliği ile uyum içindedir ve bu mükemmelliğe ereklilik aracılığıyla yönelir. Bu çok iyi görülmediği için düşen insan türünün blok olarak İsa tarafından kurtarılması istenmiştir. Böylece Tanrı yeni bir soyutlama olarak görülmüştür. Bu soyutlamanın da insan türüyle akraba olduğu ileri sürülmüştür. Yalnızca insansal küstahlığa hizmet eden ikiyüzlü bir maske. Çünkü bireyin kendini tanrı ile akraba olarak hissetmemesi için, aynı zamanda bunun ağırlığını korku ve titreme olarak hissetmesi gerekir. Bu akrabalığın ona eski bir buluş olan günah eğiliminin olası kaynağını buldurması gerekir. Bu, birey için bir muhteşem akrabalığa değen insanlık türünün toptan kurtuluşu ise her şey çok kolaylaşır ve temelde din dışı bir oluşuma döner. Bu durumda artık taşıdığı bu şey, küçültmesinin onu yükselttiği kadar ezdiği Tanrı'nın devasa ağırlığı değildir. Bireyi yalnızca bu soyutlamaya katılmakla her şeyi formalitesiz kazandığını tasarımlar. Her şeye rağmen insanlık, tek hayvanın her zaman türden daha az değer taşıdığı hayvanlıktan başka bir şeydir. İnsan diğer türlerden, genelde söz edilen üstünlüklerden dolayı farklı değildir. Aslında bireyin yapısının tikerin tür üzerindeki üstünlüğü ile farklıdır. Ve bu tam da diyalektiktir bireyin günahkar olduğunu buna karşın mükemmelliğin tek başına yaşamak, tek olmak olduğunu gösterir. Tanrı ve İsa günah doğmasıyla, günahkarın yalnızlığı dolayısıyla her zaman ve bir kraldan yüz kez daha iyi bir şekilde halka, insanlara, yığma ve vesairelere daha özgür bir belgenin gereği olan her şeye karşı tedbirlerini almışlardır. Bu soyutlamalar dizisi hiçbir şekilde Tanrı için değildir. Oğlunda cisimleşmiş Tanrı için yalnızca bireyler günahlar vardır. Bununla birlikte Tanrı bir bakışla tüm insanlığı kucaklayabilir ve hatta ayrıca kötülere karşı tüm tedbirlerini alabilir. Tanrı her bakımdan düzenin bir dostudur ve bu amaçla vardır ve her yerde, her zaman kitaplarda Tanrı'nın nitelikleri olarak belirtilen ve insanların bazen belirsizce düşündükleri ve hiçbir zaman sürekli kafalarında tutmadıkları her yerdedir. Kavramı altında bireyselliğin indirgenemez bir gerçek olarak bulunduğu insanın kavramı gibi değildir. Hayır, Tanrı kavramı her şeyi kucaklar, yoksa Tanrı kavramı olamazdı. Çünkü Tanrı bundan bir özetle sıyrılmaz gerçeği tüm bireysel veya tikel olanı anlar. Ona göre bir birey, kavramın altında değildir. Günahın, bireysel günahın, benim, sizin günahınızın doktrini, yığını dönüşsüz dağıtan doktrin, Tanrı ve insan arasındaki yapı farkını hiçbir zaman yapılamadığı kadar kesinlikle derinleştirmiştir. Ve güç için yalnızca Tanrı vardır. Günah Tanrı'nın karşısında değil midir? Hiçbir şey insanı Tanrı'dan, her insanın olduğu günahkar olma olgusu kadar ayırt edemez. Çelişkileri koruyan, yani onları tutan, yatışmasını engelleyen şey açıkça budur ve bu konumu sonucunda iki rengi bir araya getirince zıttıkların daha iyi ortaya çıkması farkı daha da fazla ortaya çıkarır. Günah ne inkar ne de ideal olarak Tanrı'ya uymayan insanın tek niteliğidir. Tanrı'nın günah işlemediğini söylemek bir küfürdür. İnsan olan, bu günahkarın yapısı Tanrı'dan çok büyük bir uçurumla ayrılır. Ve aynı uçurum, Tanrı günahları affettiği zaman karşılık olarak Tanrı'yı insandan ayırır. Çünkü ters yönde bir tür özümseme olan aracılığıyla Tanrısallığı insana aktarabiliyorsa, bir nokta, tek bir nokta günahların affedilmesi sonsuza kadar Tanrı'dan ayrı tutulacaktır. Bu aynı doğmanın istediği ve bize Tanrı ile insanın benzerliğini öğreten skandal üst noktasına burada ulaşılacaktır. Ama her şeyden önce öznerliğin, bireyin ortaya çıkması skandal aracılığıyladır. Kuşkusuz baştan çıkarmaya dayalı skandal, flütçüleri olmayan bir flüt konseri kadar düşünülmesi olanaksızdır. Ama filozof bile bana aşktan da daha fazla skandal kavramının gerçek dışılığını ve skandalın ancak birinin varlığı baştan çıkmak için her bir bireyin varlığı söz konusu olduğu zaman gerçek hale geldiğini itiraf edecektir. O halde skandal bireye bağlıdır. Hristiyanlık buradan yola çıkmaktadır. Her insandan bir birey dikel bir günahkar oluşturmaktadır ve daha sonra gök ile yer arasında skandal olasılığı adına ne varsa toplanmaktadır. Bu durumda her birimize inanmamamız için komit komut verir. Yani şunu söyler, baştan çık veya inan. Başka hiçbir sözcük yok, her şey budur. Tanrı göklerde şöyle söylüyor, şimdi konuştum, sonsuzlukta bundan yeniden söz edeceğiz. O zamana kadar istediğini yapabilirsin ama kıyamet günü seni bekliyor. Bir yargı. Aa evet, bir asker veya denizci ayaklanmasında, deneyim yoluyla suçluların sayısının fazla olması durumunda onları cezalandırmanın söz konusu olmadığını biliriz. Ama bir okur kitlesi, değerli ve saygın, elit ya da halk söz konusuysa, İncil ve kurtuluş kadar güvenilir gazetelerin yazdığına göre suç niteliği ortadan kalkmakla kalmaz. Tanrı istenci de işin içine girer. Neden bu yön değiştirme? Çünkü yargı fikri yalnızca bireyle, bireyle uygundur. Kitleler yargılanamaz. Onları katledebiliriz. Onları pohpohlayabiliriz. Kısaca yığıma birçok biçimde bir hayvan gibi davranabiliriz. Ama insanları hayvanlar gibi yargılamak olanaksızdır. Çünkü hayvanlar yargılanamaz. Sayıları ne olursa olsun insanları tek tek yargılamayan bir yargı yalnızca güldürü ve yalandır çok sayıda suçlu ile girişim uygulanamazdır. Aynı zamanda yargılanamayacak kadar çok sayıda olmaları, tek tek yargı önüne çıkarılmamaları, bunun gücümüzün dışında olması, böyle bir yargıyı düşlememizin boşluğu hissetmemize, yol açtığı için her şeyi kendi haline bırakırız. Bu nedenle onları yargılamaktan vazgeçmememiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle Tanrı yargıçtır. Çünkü kitleyi göz önünde bulundurmaz ve yalnızca bireyleri tanır. Tüm aydınlığı ile Tanrı'ya insansal biçimler ve duygular affetmeyi yakışıksız bulan çağımız, buna rağmen Tanrı'yı bir yargıç, basit bir sulh yargıcı veya bu kadar geniş bir dava ile bunalmış bir askeri yargıç olarak görmeyi yakışıksız bulmaktadır. Aynı zamanda sonsuzluğun içinde olmak, birleşmek ve papazların vaazlarından emin olmak yeterlidir. Ve başka türlü konuşmaya cesaret eden kişi, hem yaşamını üzüntüyle ve korkutucu ve titretici sorumluluk ile yükleyecek ve hem de diğerlerinin yaşamını izleyecek kadar budala bir kişi varsa olsun. Güvenliğimiz için onu bir çılgın olarak ilan edelim veya gerekirse öldürelim. Yeter ki çok sayıda olalım. O zaman bu haksızlık olmaz. Aptallık veya modası geçmiş eksiklik, çok sayıda kişinin... Haksızlık yapabileceğine inanmaktır. Yaptığı şey Tanrı'nın istencidir. Bu bilgelik, deney bize, çünkü nihayet toy saflar değiliz, havaya değil ağırlıklı insanlar olarak konuşuyoruz. Buraya kadar tüm insanların, imparatorların, kralların ve bakanların bilgeliğin önünde eğildiklerini göstermektedir. Buraya kadar tüm yatırımlarımızı iktidara tırmandıran bu bilgeliktir. Şimdi onun önünde eğilme sırası Tanrı'dadır. Yalnızca çok sayıda olmak bizi sonsuzluğun yargısına karşı güvende tutacaktır. Yalnızca sonsuzluğun içinde birey haline geliniyorsa, tabii ki çok sayıda olacağız. Ama daha sonra önceden birey olduk ve Tanrı karşısında birey olmayı sürdürüyoruz. Hatta aynalı dolabın içine kapanmış insan, her birimizin saydamlığı içinde Tanrı karşısında olduğundan daha az rahatsız olacaktır. Bilinç budur, her şeyi düzenleyen O'dur. Öyle ki hatalarımızın ardından hemen bir tutanak düzenlenir ve bunun redaktörü suçlunun kendisidir. Ama sonsuzluk bilinçleri gözden geçirdiği zaman bu tutanak ancak sonsuzluğun ışığında okunabilir. Aslında sonsuzluğun içine girerek işlenmiş veya unutulmuş en ufak günahlarımızın titiz bir listesini taşıyan ve hazırlayan bizleriz. Bu durumda bir çocuk sonsuzluktaki adaleti verebilir. Gerçekte en ufak sözlerimize kadar her şey kaydedildiği için, bir üçüncü kişi için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Buradan sonsuza giden yol üzerindeki suçlu, trenin hızıyla cinayet yerinden veya cinayetinden kaçan katille aynı yazgıyı taşır. Ne yazık ki, katili götüren yol boyunca gelecek istasyonda onun yakalanması emrini aktaran telgraf teli vardır. Garda, vagonundan indiğinde tutukludur. Bu şekilde sonunu kendi taşımıştır. O halde skandal hataların bağışlanacağından umutsuzluğa düşmektir ve skandal günahı daha yukarıda bir dereceye çıkarır. Skandalı gerçekten günah gibi sayma yoksunluğu nedeniyle genelde skandal unutulur ve onun hakkında bir sözcük söylemek yerine günahın söz konusu olmadığı her yerde günahlardan söz edilir. Skandalın günahı daha üst bir dereceye taşıdığı daha az söz konusu edilir. Niçin? Çünkü Hristiyanlığın aksi, günah inancın değil, erdemin zıttı olarak görülür. Hristiyanlığın olumlu bir biçimde terk edilmesi Hristiyanlığı reddetmenin günahı Bu kutsal ruha karşı işlenen günahtır. Burada ben umutsuzluğun en yüksek derecesine ulaşmaktadır. Yalnızca Hristiyanlığı kendinden uzağa fırlatmaktadır. Hristiyanlığı yalan ve masal olarak değerlendirmektedir. Bu, benim sahip olmak zorunda kaldığı, kendinin canavarca umutsuzlaşmış fikridir. Günah, içinde insanın taktik değiştirdiği ve Tanrı ile arasındaki bir savaş olarak yorumlandığı zaman, günahın gücünün eksilişi ortaya çıkar. Gücünün artışı, savunmadan saldırıya geçmesidir. Önce günah umutsuzluktur ve gizlenerek savaşılır. Daha sonra ikinci bir umutsuzluk gelir. Günahından umutsuzluğa düşülür. Burada hala gizlenerek veya geri çekilme bölgelerinde saklanarak ama her zaman geri çekilerek savaşılır. Daha sonra taktik değişikliği. Gitgide kendi içine dalmasına ve böylece kendinden uzaklaşmasına rağmen günahın yaklaştığı ve gitgide kendisi haline geldiği söylenebilir. Günahların affedilmesinden umutsuzluğa düşmek, tanrısal bağışın armağanı karşısında olumlu bir davranıştır. Bu artık tamamen geri çekilme veya savunma içindeki bir günah değildir. Ama Hristiyanlığı masal ve yalan olarak fırlatıp atmak saldırıdır. Bundan önceki tüm taktik, özet olarak üstünlüğü rakibe veriyordu. Şimdi saldıran günahın kendisidir. Kutsal ruha karşı olan günah, skandalın olumlu biçimidir. Tanrı'nın insansal içli-dışlılığa karşı skandalın olabilirliğini, kendini koruyan garanti şeklinde tutma koşuluyla Hristiyanlığın dogması, insanla Tanrı dogmasıdır. Tanrı ile insan arasındaki bağlılık akrabalıktır. Skandalın olabilirliği tüm Hristiyanlığın diyalektik kaynağıdır. Skandalsız Hristiyanlık paganizmin altında kalır ve bir paganın Hristiyanlığı saçma sapan şeyler olarak değerlendirmesine neden olacak boş düşleri benimser. İnsanın Tanrı'yı İsa'ya yakınlaştırmasının gücüne, gözü pekliliğine, umuduna sahip olacak kadar Tanrı'ya yakın olmasını hangi insan kafası düşünebilirdi? Ve böylece, Dolambaçsız, eksiksiz, özgürce ele alındığında Hristiyanlık, paganizmin adını alan bu tanrısallığın, şiiri insanın deliliği olarak kabul edilirse, bu durumda bir tanrının bunaklığının bir buluşudur. Böyle bir dogma yalnızca aklını yitirmiş bir tanrının düşüncesi olabilir. Hala aklını yitirmemiş bir insan bu sonuca varacaktır. Eğer, İnsan içtenlikle cisimleşmiş Tanrı'nın arkadaşı olmak zorundaysa bu Tanrı, Shakespeare'in Prens Henry'sinin bir benzeri olacaktır. Tanrı ve insan sonsuz bir yapı farkının ayırdığı iki yapıdır. Bunu hesaba katmayan her doktrin insan için bir delilik, Tanrı'ya karşı saygısızlıktır. Paganizmde Tanrı'yı insana getiren insandır. Hristiyanlıkta insan olan Tanrı'dır. Ama Tanrı bununla birlikte bağışının, acımasının bu sonsuz iyiliğine koyamamaksızın elde edebileceği bir koşul, tek bir koşul olarak ortaya koyar. Bu koşulu koymak zorunda kalan İsa'nın özüntüsünün nedeni budur. Bir hizmetkarın giysileriyle alçalabilir, işkenceye ve ölüme dayanabilir, Hepimizi kendisine dönmeye, yaşamımızı adamaya çağırabilir ama skandala karşı çıkamaz. Olasılığını yok edemez. Ey biricik davranış ve aşkının şifresi çözülemeyen biricik üzüntüsü! Tanrı'nın bu güçsüzlüğü, hatta bu aşk eyleminin bizim için tam zıttına, en uç sefaletimize dönmemesini istemiştir. Çünkü insan için en kötü olan, günahtan da daha kötüsü olan, İsa'ya kızmak ve skandalın içinde ayak diremektir. Ve aşk olan İsa'nın bile engel olamadığı şey budur. Bize şunu söylüyor, bana hiç kızmayan insanlar mutludur. Çünkü daha fazlasını yapamaz. Bu durumda yapabileceği şey, gücünün yettiği şey, aşkıyla bir insanın mutsuzluğunu, hiç kimsenin bunu kendi mutsuzluğu değilmiş gibi yapmayı başaramamasıdır. Ey aşkın kavranamaz çelişkisi! Onun bu aşk eylemini bitirmemesinin katılığına sahip olmasına engel olan bu aşkın kendisidir. Yazık! Buna rağmen bir insanı başka türlü olmadığı şekilde mutsuz ediyor. Ama bundan insan olarak söz edelim. Her şeyin aşkla feda edildiği bu sevme gereksinimini hiçbir zaman hissetmemiş olan bu ruhun, hiçbir zaman feda edememiş olan ruhun yoksulluğu ama aşkının bu fedakarlığı bile ona bir başkasının sevilen bir varlığın en korkunç mutsuzluğunun olanağı keşfettirirse bu ruh ne yapacaktır veya bu durumda aşk onda enerjisini kaybedecek ve güçlü bir yaşamdan melankolinin sessiz kuşkularına düşecektir ve bu ruh aşktan uzaklaşarak hayal meyal gördüğü eylemi yüklemeye cesaret etmeyerek, eylemekten değil, eleyebilme korkusundan batacaktır. Çünkü bir ağırlık kaldıracın ucundaysa ve onu başka bir kaldıraçla kaldırmak gerekirse, bu ağırlığın sonsuzca daha ağır çekmesi gibi her eylem diyalektik hale gelerek sonsuzca daha ağır çekecektir. Ve bu diyalektik, aşkla karmaşıklığı Aşkın sevilen için yapmaya ittiği şeyi, sevilen için hissedilen kaygıyı karşılık olarak salık vermiyor göründüğü zaman ağırlığı sonsuzlaşır veya aşk kazanacaktır ve bu insan aşk aracılığıyla eylemeye cesaret edecektir. Ama sevme coşkusu içinde özellikle aşk tamamen fedakarlık ise her zaman coşkulu kalacaktır. Derin hüzünü eylemin bu olabilirliği olacaktır. Aynı zamanda aşkın bu eylemi, fedakarlığı ancak gözyaşlarıyla yapacaktır. Çünkü her zaman içselliğin tarihinin bir resmi olarak adlandırdığım şeyin üstünde olabilirin uğursuz gölgesi yüzer. Ve bununla birlikte bu baskın gölge olmadan eylemi, gerçek aşkın eylemi olacak mıydı? ''Okur dostum. Yaşamda ne zaman yapabileceğini bilmiyorum ama şimdi beynini zorla. Tüm aldatıcı görünüşlerden kurtul. Bir kez dobra dobra ilerle. İçine kadar tüm duygunu soy. Genelde okuru kitabından ayıran bütün surları yık ve Shakespeare oku. Seni titreten çelişkileri göreceksin.'' Ama gerçek çelişkilerin, dinsel çelişkilerin karşısında Shakespeare bile kaygıyla geri çekilmiş görünüyor. Kendilerini ifade etmek için belki de ancak tanrıların lisanını hoş görüyorlar. İnsanın yoksun bırakıldığı lisan, çünkü biz Grey'in çok iyi söylediği gibi, insanlar bize konuşmayı, tanrılarsa susmayı öğretiyorlar. Tanrı ile insan arasındaki bu sonsuz yapı farkı, işte hiçbir şeyin olabilirliğini bertaraf edemeyeceği skandal. Tanrı aşkla kendini insan yapıyor ve bize şöyle diyor İnsan olmanın ne olduğunu görün ama şunu da ekliyor dikkat edin aynı zamanda ben tanrıyım ve benden hiç rahatsız olmayanlar ne kadar mutlu ve insan alçak gönüllü bir hizmetkarın dış görünüşüne bürünüyorsa bunun nedeni bu alçak gönüllü görünümünün hepimizin durumunu göstermesi hiç kimsenin kendine ona yaklaşmadan ayrık tutulduğuna inanmaması ve bunun için saygınlığa gereksinim olmadığına inanması içindir. Aslında Tanrı alçak gönüllü olandır. Şöyle diyor, Bana doğru görününüz ve insanın ne olduğuna iyice inanınız ama aynı zamanda dikkatli olun, aynı zamanda Tanrıyım ve benden hiç rahatsız olmayanlar çok mutludur. Ya da tersine, Babamla ben bir bütünüz ve bununla birlikte ben bu yoksul, bu alçak gönüllü, bu insan şiddetine terk edilmiş kimsesiz insanım ve benden rahatsız olmayanlara ne mutlu. Ve yoksul bir insan olan ben, aracılığımla sağırlar duyuruyor, körler görüyorlar ve sakatlar yürüyorlar ve cüzdanlılar iyileşiyor ve ölüler dinliyorlar. Evet, benden hiç rahatsız olmayanlar çok mutludur. Bu nedenle İsa'nın bu sözünün, İsa'nın son yemeğinin sözleri olan herkes kendini incelesin. Sözü kadar olmasa da çok fazla önemi vardır. Çünkü bunlar İsa'nın kendi sözcükleridir ve özellikle biz Hristiyanlara aralıksız bunları belirtmek, yinelemek ve her birimize tekrar tekrar söylemek düşer. Bunların söylenmediği her yerde en azından Hristiyanlığa özgü anlatımın düşüncelerini hiç sızmadığı her yerde Hristiyanlık sadece saygısızlıktır. Çünkü ona geçidi açacak ve insanlara gelenin kim olduğunu anlatacak, ne muhafızları ne de hizmet, hizmetkarları olmadığı için İsa bu dünyadan alçakgönüllü bir hizmetkar olarak geçmiştir. Ama skandalın tehlikesi onu koruyordu ve onunla ve en sevdiği ve kendisine en yakın olanlar arasında büyük bir uçurum oluşturarak onu koruyordu. Aslında hiç baştan çıkmayan kişinin inancı bir tapmadır ama inancı ortaya çıkaran hayran olmak aynı zamanda mümin ile tanrı arasındaki yapı farkının sonsuz bir uçurum olduğunu gösterir. Çünkü inancın içinde günah, eğilim tehlikesi, diyalektik güç olarak bulunur. Ve hemen hemen hiçbir Hristiyan bu sözcükleri söylemez, defalarca bu kadar içsel olan bir vurgu ile bizim skandalla karşı tedbir almamızı söyleyen ve yaşamının sonlarına doğru havarilerine onun için her şeylerini bırakan ve başından beri sadık yoldaşları olan havarilerine bunları tekrar eden kişinin İsa olduğunu gerçekten unuttukları için mi bunları söylemiyorlar? Veya bunun nedeni sessizliklerinin İsa'nın bu uyarılarını abartılı biçimde korkutucu bulmaları mıdır? Çünkü sayısız deney en ufak bir skandal fikrine hiçbir zaman sahip olmadan İsa'ya inanılabileceğini gösteriyor. Ama bu skandalın sözde Hristiyanlar arasında ayıklama yapacağı zamanla ortaya çıkması gereken bir yanlışlık değil midir? Burada gözlemciler için ufak bir sorun var. Öğreten ve yazan buradaki ve başka yerdeki tüm papazların inançlı Hristiyanlar olduklarını kabul edelim. O halde günümüzde tamamen doğal olan şu duanın hiç duyulmaması ve okunmaması nasıl mümkün oluyor? Tanrım hiçbir zaman kimseden Hristiyanlığın zekasını istemediğim için sana şükrediyorum. Bunu isteseydin mutsuzların en mutsuzu olurdum. Onu anlamaya ne kadar çalışırsam onu o kadar anlaşılmaz buluyorum. Ve yalnızca skandalın olabilirliğini keşfediyorum. Bu nedenle bendeki Hristiyanlığı geliştirmen için sana yalvarıyorum. Bu dua ortodoksluğun ta kendisi ve bunu söyleyen dudakların samimi olduğunu varsayarak, bu dua günümüzün tüm tanrı bilimi için günahsız bir ironiye sahip olacaktır. Ama bu dünyada inanç var mıdır? Ama burada söz konusu olan skandal çok daha olumludur. Çünkü Hristiyanlığı masal ve yalan olarak değerlendirmek, İsa'yı da aynı şekilde değerlendirmek demektir. Bu tür günah eğilimini gözler önüne sermek için farklı biçimlerini gözden geçirmek doğru olacaktır. İlki olarak her zaman, paradokstan kaynaklandığına göre, yani İsa'dan, bu durumda Hristiyanlığı tanımladığımız her defa skandalı tekrar buluyoruz ki bu İsa'yı telaffuz etmeden, kafamızda İsa'yı hazır tutmadan yapılamaz. İnsansal olarak günah eyleminin en masumu, alt derecesi, İsa'nın sorusunu belirsiz olarak bırakmaktır. Bu, karar verme yetkisinin olmadığı sonucuna varmaktır. İnanılmadığını ama yargılanmaktan kaçınıldığını söylemektir. Bu da ötekileri gibi bir skandaldır. Çoğu kez gözden kaçar. Hristiyansal buyruğun zorundasını tamamen unutulmuştur. Böylece İsa'yı kayıtsızlığın içinde bırakma eğilimi görülmez. Bununla birlikte Hristiyanlık olan bu mesaj bizim için yalnızca İsa konusunda bir karara varmanın buyruksal ödevini gösterebilir. Eğer bunu bilirsen her konuda hiçbir fikrinin olmaması skandaldır. Bununla birlikte Hristiyanlığın bilinen vasatlıkla öğretildiği, bizimki gibi bir zamanda bu buyruğu bazı kayıtlarla anlamak gerekir. Çünkü kuşkusuz, ne kadar çok insan bu buyruğun hiçbir sözcüğünü duymadan Hristiyanlığın öğretildiğine tanık olmuştur. Ama daha sonra onun hakkında fikri olmadığını öne sürerek bu günah eğilimidir. Aslında bu, İsa'nın tanrısallığını yatsımak, herkesin bir kanı taşıması hakkını almaktır. İsa'nın telaffuz edilmediği İsa konusunda ne evet ne hayır dememek şeklinde yanıt vermek faydasızdır. Bu durumda size İsa hakkında bir kanıya sahip olmak zorunda olup olmadığınızı bilmek konusunun sizin için önemli olup olmadığı sorulacaktır. Ve yanıt hayırsa kendi tuzağınıza düşmüş olacaksınız. Ve yanıt evetse Hristiyanlık yine de sizi suçlayacaktır. Çünkü hepinizin bu konuda ve aynı zamanda İsa üzerine bir kanınızın olmaması gerekir ve hiç kimse İsa'nın yaşamını önemsiz bir merak olarak değerlendirme yüzsüzlüğünü göstermemelidir. Tanrı cisimleştirdiği ve insan haline getirdiği zaman bu küstah bir sözcüye göre, Tanrı'nın varlığından ayrılamayan bu can sıkıntısından kurtulmak için yaratılan bir fantazi, bir buluş değildir. Kısaca bu, bunun içine serüven koymak için değildir. Hayır, Tanrı'nın bu eylemi, bu olgu yaşamın gerçeğidir. Ve bu gerçeğin gerçeği, Herkesin bu konuda bir kanısının olmasının buyruksal bir ödev olmasıdır. Bir hükümdar bir taşra şehrinden geçerken bir memurun kendini onu selamlamakla yükümlü görmemesi hükümdar için bir hakarettir. Ama kralın şehre gelişini bile bilmiyor görünen, başkalarına benzemeyeni oynayan ve böylece majestelerine ve yasasına aldırmayan bir memur hakkında o ne düşünecektir? Tanrı'nın insan olmak hoşuna gittiği ve birinin şunu demeyi uygun gördüğü zaman durum aynıdır. Evet, bu bir kanıya sahip olmayı düşünmediğim bir nokta. Böylece temelde meydan okunan bir şeyden, Aristokrat olarak söz ediliyor. Böylece dürüst olmak istenen bu yükseklikte sadece Tanrı'ya meydan okunmuştur. Olumsuz olan günah eğiliminin ikinci biçimi bir ızdıraptır. Kendini yaşamın çalkantılarının içine atarak tüm bu İsa sorununu askıda bırakmanın dışında, İsa'yı unutmanın olanaksızlığı kuşkusuz çok iyi hissettirir. Ama inanmada daha az yetersiz olunmaz her zaman aynı ve tek noktada, paradoksta ayakta direnir. Bu da Hristiyanlığı onurlandırmaktır. İsa hakkında ne düşünüyorsun? Sorusunun aslında denek taşı olduğunu söylemektir. Günah eğiliminde bu şekilde direnen insan yaşamını bir gölge gibi geçirir. Bu yaşam kendini tüketir. Çünkü her zaman özünde aynı sorun etrafında döner ve gerçek dışı yaşamı Hristiyanlığın tüm derin özünü çok iyi ifade eder. Günah eğiliminin son biçimi bu son bölümü anlattığı olumlu biçimidir. Hristiyanlığı masal ve yalan olarak değerlendirir. İsa'yı dekostelerin ve akılcıların modası ile yatıştır. Bu durumda ya İsa artık bir birey değildir ama yalnızca insansal bir görüntüsü vardır ya da sadece bir insandır, bir bireydir, böylece dekosterlerle birlikte gerçek iddiası olmadan şiirin ve mitin içinde kaybolur veya akılcılarla birlikte tanrısal dua olma savında bulunamayan bir gerçeğin içine dalar. İsa'nın paradoksun bu inkarı Hristiyanlığın da inkarına yol açar. Günahın, günahların affedilmesinin inkarı vesaireler. Bu günah eğiliminin bu biçimi kutsal ruha karşı günahtır. Musevilerin İsa'nın şeytanları şeytanla kovduğunu söylemesi gibi bu skandal da İsa'yı şeytanın bir buluşu haline getirmektedir. Bu günah eğilimi en üst dereceye çıkmış günahtır. Hristiyanlığa özgü biçimde günahı inancın zıtına Yerleştirememekten dolayı bu olgu görülemez. Aksine birinci kısımdan beri yani birinci kitap birinci bölümden beri umutsuzluğun hiç bulunmadığı bir benin durumunu formüle ettiğimiz zaman tüm bu kitabın temelini oluşturan çelişkiyi ortaya çıkarmış olduk. Ben kendisiyle ilişkisi içinde kendisi olmak isterken kendi saydamlığı içinde onu ortaya koyan gücün içine dalmaktadır ve birçok kez anımsattığımız gibi bu formül inancın tanımıdır.